Çocuk Kalbi Edmondo de Amesis Seslendiren Jana Toka Okula Dönüş 17 Ekim Pazartesi Bugün yine okula başlıyoruz. Tatil aylarımız bir rüya gibi geçip gitti. Annem beni Baretto Okulu 3. sınıfına kaydettirmek için götürürken bir yandan kırlarda geçirdiğim o güzel günleri düşünüyordum. Şimdi bütün sokaklar çocukların sesleriyle cıvıl cıvıldı. Okula giden cadde üstündeki kitapçı ve kırtasiyeler defter, kitap, kalem alan çocuklarla dolup taşıyordu. Okulun önü o kadar kalabalıktı ki görevliler giriş çıkışı düzenlemekte zorlanıyorlardı. Bahçe kapısından içeri girerken birisinin omzuma dokunduğunu hissettim. Dönüp baktım. Dağınık kızıl saçları ve hiç eksilmeyen neşesiyle ikinci sınıftaki öğretmenimdi. Artık seninle birlikte olamayacağız Enrico, üzgünüm, dedi. Bunu ben de biliyordum ama öğretmenimizin ağzından duyunca daha fazla üzüldüm sanki. Bu sırada kalabalık arasından ilerleyerek güçlükle içeri girdik. Aman Allah'ım bu ne kalabalık, anneler, babalar, aile büyükleri, öğrencilerden daha fazla. Bekleme salonundan merdivenlere kadar sıra uzamıştı. Üç yıldan beri her gün yürüyüp geçtiğim zemin katın salonunu hoşnutlukla seyrediyordum. Öğretmenler bir o yana bir bu yana gidip geliyorlardı. Birinci sınıftan bir öğretmen sınıfın kapısı önünde bana selam verdi. ''Merhaba Enrico, bu yıl artık birinci kata çıkacaksın. Senin buralarda gezdiğini göremeyeceğim.'' Bunu söylerken öğretmenin hüzünlendiğini gördüm. Müdürü gördüm biraz sonra. Sakalı sanki geçen yıla göre biraz daha beyazlaşmıştı. Çocuklarının kaydı yapılmadığı için itiraz eden kadınlarla doluydu çevresi. Birçok arkadaşımı daha büyümüş gördüm. Zemin katta yeni öğrencilerin sınıflara yerleştirilme işlemi tamamlanmıştı. Birinci sınıf öğrencilerinden sınıfa girmemek için inatçı bir keçi gibi direnen çocuklar gördüm. Onları zorla sınıfa sokmak gerekiyordu. Bazıları sıralarından kalkıp kaçmaya çalışıyor, bazıları da annelerinin uzaklaştığını görünce ağlamaya başlıyorlardı. Bunun üzerine anneleri onları teselli etmek için tekrar sınıflara dönüyor, öğretmenler de ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Küçük kardeşim Bayan Delkati'nin sınıfına verilmişti. Ben de birinci katta Bay Perboni'nin sınıfına verilmiştim. Saat 10'da hepimiz sınıflardaydık. Ancak okulun ilk günü ders yapmak imkansızdı. Bu yıl tam 54 kişiydik. Bunların içinden ikinci sınıf arkadaşlarım olan yaklaşık 15 kişiyi tanıyordum. Her zaman sınıf birincisi olan Derossi de buradaydı. Yaz tatilini geçirdiğim dağlar ve ormanlarla kıyaslayınca sınıf bana ne kadar küçük, ne kadar sıkıntı verici gelmişti. İkinci sınıftaki öğretmenimden ayrıldığım için de üzülüyordum. O ne kadar iyi bir insandı, ne kadar güler yüzlüydü. Boyu o kadar kısaydı ki onu sanki bir arkadaşımız gibi görürdük. Dağınık kızıl saçlarıyla artık onu göremeyeceğim için ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. Şimdiki öğretmenim iri yarı sakalsız biri. Uzun kırsaçları saçları alnının ortasında kıvrılıyor, sesi de çok kalın. Sanki yüreğimizden geçenleri okuyacakmış gibi gözlerini üzerimize dikerek teker teker bizi inceliyor. Yüzü de hiç gülmüyor. İşte ilk gün dedim kendi kendime. Tatile daha on ay var. Önümüzde uzun bir ders yılı, yoğun bir çalışma temposu ve birbirinden zor sınavlar var. İlk gün biterken okuldan çıktığımda annemi hasretle kucaklamak geldi içimden. Nedense onu çok özledim bugün. Beni almaya geldiğinde koşuk boynuna sarıldım. Annem başımı okşadı. Biraz cesaret Enrico'cuğum dedi. Seninle birlikte güzel güzel ders çalışacağız. Annemin elinden tutunca neşem yerine geldi. Eve sevinerek döndüm. Fakat daima güler yüzlü, daima iyi ve neşeli olan öğretmenim artık yok. Belki yeni öğretmenim de iyidir, onu henüz tanımıyorum. Okul bana geçen yılki kadar hoş gelmiyor. Yeni öğretmenimiz 18 Ekim Salı Yeni öğretmenimiz bu sabah kendini hepimize sevdirmeyi başardı. Sınıfa girdiğinde henüz yerine oturmuştu. Eski öğrencilerinden bazıları günaydın öğretmenim diyerek sınıfın açık kapısından onu selamlamaya başladılar. İçlerinden bazıları da onun elini öpmek için yanına kadar geliyordu. Bu manzarayı görünce biraz içim rahatladı. Demek ki eski öğrencileri onu seviyorlardı. Fakat öğrencileri neşe içinde ve büyük bir saygıyla onun elini öperken, o yine gülümsemeyen yüzüyle sadece günaydın çocuklar demekle yetindi. Yüzü pencereye dönük, gözleri karşıki evin damındaydı. Öğrencilerin bu saygı gösterisi onu sevindirecek yerde sanki üzüyor gibiydi. Sonra bize, biz yenilere dönüp uzun uzun baktı. Ayrı ayrı hepimizi dikkatle inceledi. Dil bilgisi kurallarını yazdırırken kürsüden aşağı indi. Sıraların arasında gezinmeye başladı. Küçük kabarcıklarla dolu yüzü, kıpkırmızı kesilmiş bir çocuk görünce dersi hemen kesti. Çocuğun başına ellerinin arasına aldı, ateşini kontrol etti. Neyin var diye sordu. O sırada arkadaki bir çocuğun saygısızca güldüğünü gördü. Öğretmen ona dönüp sert bir yüz ifadesiyle bakınca çocuk başını önüne eğip sustu. Monsieur Perboni saygısızlık yapan arkadaşımıza doğru yaklaştı, elini omzuna koydu. Lütfen bir daha böyle yapma dedi. Sonra tekrar derse devam etti. Dil bilgisi dersi bitmişti. Öğretmen sakin bir çehreyle bize dönüp baktı. O kalın fakat ahenkli sesiyle konuşmaya başladı. Dinleyin çocuklarım, önümüzde birlikte geçireceğimiz koca bir yıl var. Onu iyi geçirmek için hepimiz iyi olmaya çalışalım. Benim ailem yok, yalnız yaşayan bir insanım. Sizler hepiniz benim çocuklarımsınız. Geçen yıla kadar bir annem vardı fakat o da öldü bütün yalnız kaldım. Dünyada sizden başka düşüneceğim, sizden başka seveceğim kimsem yok. Sizler benim evlatlarım gibi olmalısınız. Ben sizi seveceğim çocuklarım, sizler de beni sevmelisiniz. Kimseye ceza vermek istemem. Fakat siz de bana iyi kalpli çocuklar olduğunuzu kanıtlayın. Okulumuzu bir aile ortamı haline getirelim. Ben de sizleri yetiştirerek çocuklarım gibi hepinizle gurur duyayım. Bana cevap vermenizi beklemiyorum çünkü eminim ki hepiniz içinizden evet dediniz. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Öğretmenimiz sözünü bitirdiği sırada ders dili çaldı. Hepimiz sessizce toplanıp kalktık. Derste saygısızlık yapan arkadaşımız sınıftan çıkarken öğretmenin yanına gitti. Başını önüne eğerek özür dilerim öğretmenim dedi. Öğretmenimiz de onu alnından öptü. aferin sana evladım dedi. Yüreğim ferahlamış olarak evin yolunu tuttum. Bir felaket 21 Ekim Cuma Bu yıl bir felaketle başladı. Bu sabah okula babamla birlikte gidiyorduk. Monsieur Perboni'nin söylediklerini babama anlatırken okulun kapısının önünde büyük bir kalabalık olduğunu fark ettik. Babam mutlaka kötü bir olay var dedi heyecanla. Okulun kapısından içeri zorlukla girdik. Büyük salon öğretmenlerin sınıflarına sokamadıkları çocuklarla doluydu. Öğrenci velileri de salonu doldurmuş, henüz okula alışamayan çocuklarıyla uğraşıyorlardı. Bütün gözler müdürün kapısına dikilmişti. Kimilerinin dudaklarından zavallı çocuk, zavallı robetti fısıltıları duyuluyordu. Kalabalığın içinde okul müdürümüzün saçsız başı hemen belli oluyordu. Bu arada kapıdan içeri iyi giyimli bir beyefendi girdi. İşte doktor diye mırıltılar yükseldi kalabalıktan. Babam bir öğretmenin yanına yaklaştı, affedersiniz ne olduğunu öğrenebilir miyim diye sordu. Arabanın tekerleği ayağının üzerinden geçmişte de öğretmen. Bu talihsiz kazaya uğrayan ikinci sınıftan bir öğrenciydi. Dora Grassa sokağından okula doğru gelirken annesinin elinden kurtulup yola çıkan bir çocuğu otobüsün önünden kurtarmıştı. Bu kahraman çocuk maalesef kendisini kurtaramamış, ayağı otobüsün tekerleği altında kalmıştı. Biz çocuğun başına gelenleri dinlerken bir kadın çılgın halde kalabalığı yararak büyük salona girdi. Robetti'nin annesi olduğu anlaşılıyordu. Kurtarılan çocuğun annesi olduğunu daha sonra öğrendiğim bir başka kadın hıçkırarak onun boynuna sarıldı. İkisi birlikte müdürün odasına girdiler. Arkadan Madame Robetti'nin feryatları duyuluyordu. ''Hulyocuğum, yavrum!'' diye bağırıyordu. Biraz sonra parmaklığın önünde bir ambulans durdu. Müdür bey yaralı çocuğu kollarında taşıyarak dışarı çıktı. Zavallı çocuğun yüzü sapsarıydı. Gözleri yarı kapalıydı. Başını müdürün omzuna dayamıştı. Onu görünce herkes sustu. Bayan Robetti'nin boğu kıçkırıklarından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Müdür salonda biraz bekledi ve herkese göstermek istiyormuş gibi çocuğu kaldırdı. Öğretmenlerin, anne babaların ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalıktan ''Aferin Robetti, kahraman çocuk'' sözleri yükseliyordu. Bazı öğretmenler yanından geçerken başını okşayıp yanaklarını öpüyorlardı. Robert de bir an gözlerini açtı ve ''Çantam nerede?'' diye sordu. Hıçkırıklar içinde boğulan annesi ''Ben de yavrum çantam burada.'' diyerek elindeki çantayı oğluna gösterdi. Oğlunun gözlerini açıp konuşması bayan Robetti'yi mutlu etmişti. Oğluna sevinçle bakarken gözleri parladı. Hep birlikte dışarı çıktılar. Yaralı çocuğu dikkatle arabaya yerleştirdiler. Ambulans hastaneye doğru hareket ederken biz sessizce sınıflarımıza döndük. Arkadaşlarım 25 Ekim Salı Sınıfta en çok sevdiğim arkadaşım Garoni'dir. İçimizde en büyük olan odur. Sanırım 14 yaşında var. Kocaman bir kafası, geniş omuzları var. Sürekli tebessüm eden güler yüzlü çehresine bakınca onun ne kadar iyi bir çocuk olduğu hemen anlaşılır. Geçen yıldan tanıdığım birçok arkadaşlarım var demiştim. Sevdiğim arkadaşlarımdan biri de Koretti'dir. Çünkü o her zaman hayatından memnundur. Sırtından hiç çıkarmadığı yün gömleği ve keçeden yapılmış şapkasıyla tanınır. Gençliğinde iyi bir asker olan odun tüccarı babasının üç kez madalya aldığını anlatır durur. Bir de küçük nelli var. Çok nazik ve ince ruhludur ama sırtı biraz kambur gibidir. Bir de iyi giyinen arkadaşım Votini var. Süslü kadife elbisesini herkese gösterir. Önümdeki sırada oturan küçük duvarcıyı da söylemeden geçemem. Babasının mesleği duvarcılık olduğu için ona böyle diyoruz. Elma gibi yuvarlak bir yüzü ve yaslı bir burnu var. Tavşan gibi burnunu oynatır. Bütün çocuklar eğlenmek için onun yanına giderler. O da burnunu oynatıp çocukları güldürür. Şapkasını bir top gibi yaparak cebinde taşır. Küçük duvarcının yanında karga gibi bir burnu ve minicik gözleri olan uzun boylu grafiye oturur. Kalem ve kibrit kutusu biriktirmeyi sever. Kopya çekmekte üstüne yoktur. Türlü türlü kopya usulleri bilir. Carlo Nobis ise gururlu ve kibar bir çocuktur. Herkesle arkadaşlık yapmaz. Çok sevdiğim iki arkadaşımın ortasında oturur. Bunlardan birisi Çilingir'in oğludur. Dizlerine kadar gelen eski bir ceket giyer. Daima korkak ve ürkektir. Yüzündeki ağlamaklı ifadeye bakarsanız onu hep hasta sanırsınız. Diğeri de kolu hep askıda gezen kızıl saçlı arkadaşımdır. Onun babası seyyar satıcıdır. Sol taraftaki komşum da dikkate değerdir. Boynu omuzlarına gömülmüş, ufak tefek ve tıknaz olan bu arkadaşımın adı Stardy'dir. Daima homurdanır ve hiç kimseye bir şey söylemez. Fazla zeki bir öğrenci olmasa da derslerde çok dikkatlidir. Büyük bir ciddiyetle gözlerini öğretmene diker ve hiç kıpırdamadan dersi dinler. Öğretmen ders anlatırken ona bir şey söylerseniz sizi hiç duymaz. Konuşmakta ısrar ederseniz ayağıyla bir tekme atar yine dönüp tek kelime konuşmaz. Onun yanında sert bakışlı, asık suratlı Franti oturur. Başka bir okuldan kovulup buraya gelmiş. Anlayacağınız yaramaz bir çocuktur. Bunlardan başka tüylü şapkalarıyla gezen ve hep aynı elbiseleri giyen iki kardeş daha var. İkisinin her şeyi birbirine çok benzer. Hepsinden nazik ve zeki olan hiç şüphesiz Derosidir. Onun bu yılda sınıf birincisi olacağına inanıyorum. Öğretmenlerimiz de onun başarısını takdir ederler. Derslerde her şeyi önce ona sorarlar. Bunların içinde en sevdiğim arkadaşım Çilingir'in oğlu Kederli Prekosidir. Babasının bazen onu dövdüğünü söylüyorlar. Zavallı çocuk çok çekingendir. Birisine bir şey soracağı zaman veya yanlışlıkla birine çarptığı zaman hemen affedersiniz der. Fakat yine de Büyük Garoni hepsinin içinde en iyisidir. Güzel bir davranış 26 Ekim Çarşamba Bu sabah Garoni'yi biraz daha iyi anladık. Okulun kapısından içeri girdiğimde geçen yılki öğretmenimle karşılaştım. O beni lafa tutunca sınıfa girmekte biraz geciktim. Koşarak yukarı çıktım, sınıfın kapısını açık görünce rahatladım. Monsieur Perboni henüz gelmemişti, içeri girip yerime oturdum. Arka tarafta 3-4 çocuğun bir kolu sakat olan zavallı Krosi'yi rahatsız ettiklerini gördüm. Sırtına cetvelle vuruyorlar, başına kestane kabukları atıyorlar, sakat maymun diyerek alay ediyorlardı. Birisi de onun taklidini yaparak aklınca diğerlerini güldürüyordu. Kızıl saçlı zavallı Krosi ise sırasında sessizce oturuyor, kendini rahat bırakmaları için yalvaran gözlerle onlara bakıyordu. Çocukların verdiği rahatsızlık gittikçe artmıştı. Krosi öfkelenmeye başladı. Yüzü kıpkırmızı kesildi ve öfkeden titremeye başladı. Bu kötü oyuna Franti de katıldı ve elinde sepet taşıyormuş gibi yaparak savallı çocuğun annesini taklit etmeye başladı. Kadıncağız herhalde hasta olacak ki Krosi'yi almaya gelmiyordu. Franti'nin yaptığı taklide bütün sınıf gülmeye başladı. Çok sinirlenen Krosi kendini kaybederek elindeki kalemi Franti'ye doğru fırlattı. Franti onu görüp kapıya doğru kaçtı. Tam o sırada öğretmenimiz sınıfın kapısından içeri girdi. Ve Croce'nin fırlattığı kalem onun göğsüne isabet etti. Öğrencilerin hepsi sessizce yerlerine oturdu. Herkes korkmuştu. Monsieur Perboni masasına gitti ve öfkeli bir şekilde sordu. Kalemi kim attı öyle? Sınıftan çıt çıkmıyordu. Monsieur Perboni bu kez daha sert sordu. ''Kim attı o kalemi?'' Krosi'ye acıdığı için Garoni hemen ayağa kalktı ve ''Ben attım efendim.'' dedi. Öğretmen hepimizin yüzüne tek tek baktı. ''Hayır, senin attığını sanmıyorum.'' dedi. Sonra sesini biraz yumuşattı. ''Kim attıysa doğru söylesin, cezalandırmayacağım.'' Bunu duyunca Krosi ayağa kalktı ve ağlamaklı bir sesle ''Ben attım öğretmenim.'' dedi. ''Fakat benimle alay ettiler, kızdırdılar beni.'' Ben de bir anda öfkelenip kalemi fırlattım. O sırada siz içeri girdiniz. Monsieur Perboni, Krosi'nin anlattıklarını dinleyince sinirlendi. Peki sen oturabilirsin dedi. Sonra sınıfa döndü. Arkadaşınıza bunu yapanlar kimler? Onlar ayağa kalksın. Dört çocuk başları önlerinde ayağa kalktılar. Hiçbirinden ses çıkmıyordu. Öğretmenimiz onlara bakarak konuşmaya başladı. Size hiçbir zararı dokunmayan bu arkadaşınızla alay ettiniz. Kendini savunamayan bu zavallı çocuğun üzerine hücum ettiniz. Böyle davranmakla insanlığınızı zedelediniz. Yaptığınız çok kötü ve utanılacak bir davranıştır. Monsieur Perbonin sustuğunda sınıfta büyük bir sessizlik oldu. Sanki herkes nefes alıp vermekten bile çekiniyordu. Öğretmenimiz bir süre sınıfta hiç konuşmadan dolaştı. Sonra tekrar dört yaramaz öğrenciye döndü. ''Şimdi oturun, sizi affediyorum. Arkadaşlarınızın önünde azarlanmak sizin için yeterli bir cezadır.'' dedi. ''Ancak'' diye devam etti. ''Benim affetmem önemli değil. Bakalım arkadaşınız sizi affedecek mi?'' ''Hepiniz arkadaşınızdan özür dileyin bakalım. Belki o da sizi affeder.'' Hepsi teker teker Kroosy'den özür dilediler ve bir daha asla böyle davranmayacaklarına söz verdiler. Kroosy çok sevinmişti. ''Tabii ki affettim biz arkadaşız.'' dedi gülümseyerek. Birinci sınıftaki öğretmenim 27 Ekim Perşembe Birinci sınıftaki öğretmenim sözünü tuttu ve bugün bizi görmeye geldi. Biz de annemle birlikte fakir bir kadına yardım götürmek için evden çıkmak üzereydik. Bir yıldır hiç uğramamıştı. Geldiğine çok sevindik doğrusu. Ufak tefek çıtı pıtı bir kadındır. Kendisine hiç yakışmayan yeşil kadife kenarlı şapkasıyla gezer. Zevksiz bir şekilde giyinir. Artık birer birer at düşmeye başlayan saçlarına da pek özen göstermez. Sabah kalktığında eliyle şöyle bir düzeltir o kadar. Üstüne üstlük sağlığına da pek dikkat etmiyor galiba. Yüzünü biraz daha sararmış gördüm bugün. Öksürüğü de sürekli hale gelmiş. Annem üzülmüştü. Sağlığınıza yeteri kadar dikkat etmiyorsunuz dedi. Öğretmenimin neşeli yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirdi. Aman ne önemi var canım diye geçiştirdi. Derslerinizde kendinizi çok yoruyorsunuz diye ekledi annem. ''Öğrencilerinizle kendinizden daha fazla ilgileniyorsunuz.'' Evet, annem haklıydı. Sınıfta öğretmenimizin sesi çok yüksek çıkardı. Öğrencilerin dikkati dağılmasın diye hiç susmaz ve bir dakika bile oturmazdı. Dersleri çok hareketli geçerdi. Bize geleceğinden emindim. Çünkü eski öğrencilerini hiç unutmaz, hepsinin oturdukları evleri bilirdi. Sınav zamanları iyi not almamız için bizimle tek tek ilgilenir, derslerimizi kontrol ederdi. Şimdi liseye, üniversiteye giden eski öğrencileri hala onun ziyaretine gelirler. Bugün de eski öğrencileriyle bir resim sergisine gitmiş ve oradan koşup bize gelmişti. Her hafta perşembe günü öğrencilerini böyle kültürel faaliyetlere götürürdü. Konferanslar, paneller, tiyatrolar, müzeler ve daha neler neler. Öğrencilerinin geniş bir kültüre sahip ahlaklı insanlar olmalarını isterdi. Zavallı öğretmenim ne kadar yıpranmış, ne kadar zayıflamış. İşte yerinde duramadı. 15-20 dakika oturup aceleyle kalktı. Yapması gereken önemli işleri olduğunu söyledi. Öğrencilerinden biri kızamık çıkartmış, onu ziyarete gidecekmiş. Giderken dönüp bana baktı. Peki hala Enrico eski öğretmenini hala seviyor musun? dedi. ''Evet öğretmenim dedim, sizi çok seviyorum.'' Bunu duyunca sevindi sanki, yüzü güldü, gözleri parladı. Yanaklarımı öptükten sonra elini sallayarak kapıya yöneldi. Dışarı çıkarken ''Hoşça kal Enrico, beni unutma.'' diye seslendi. ''Güle güle benim sevgili öğretmenim, sizi asla unutmayacağım. Büyüdüğüm zaman da sizi hatırlayacağım ve ziyaretinize geleceğim. Ne zaman bir okulun yanından geçsem sizi hatırlayacağım.'' Sizin yanınızda geçen o güzel iki yılımı hatırlayacağım. Sizden ne kadar çok şey öğrendim ben o sınıfta, ne kadar yorgun olsanız da öğrencilerinize bir şeyler öğretmek için nasıl sabırla ders anlattığınızı hatırlayacağım. Bize bakarken gözlerinizin nasıl sevgiyle parladığını hatırlayacağım. Derslerimizde başarılı olunca bizimle birlikte sevindiğinizi, başımıza bir şey geldiğinde bizimle birlikte üzüldüğünüzü hiç unutmayacağım sevgili öğretmenim. Tavan Arasında Bir Çocuk 28 Ekim Cuma Dün annem ve kız kardeşim Silvia ile birlikte yiyecek yardımında bulunmak için gazetelerde bahsedilen yoksul kadının evine gittik. Silvia kadının adını ve adresini küçük bir kağıda not etmişti. Sonra sonra adresi bulduk. Yüksek bir binanın en üst katında oturuyordu. Yardım için hazırladığımız giysi paketini ben taşıyordum. Binanın en üst katında koridor boyunca birkaç kapı vardı. Adresteki numaraya bakıp aradığımız yeri bulduk. Koridorun sonundaki kapının önünde durduk. Verilen adres burasıydı. Annem kapıya eliyle iki kez vurdu. Sarışın zayıfça bir hanım çıktı karşımıza. Başındaki mavi örtüsüne rağmen henüz genç olduğu anlaşılıyordu. Gazetelerde sözü edilen hanım siz misiniz diye sordu annem. Evet benim dedi kapıyı açan kadın. Utangaç bir hali vardı. Annem hemen konuya girdi. Peki öyleyse size biraz giyecek topladık elimizden geldiğince lütfen kabul edin. Savallı kadın ne kadar sevindi bir bilseniz. O kadar çok teşekkür etti ki hiç bitmeyecek sandım. Bu sırada karanlık ve çıplak odanın bir köşesinde diz çökmüş bir çocuğa gözlerim takıldı. Arkası bize dönüktü. Sandalyenin üzerine defterini kitabını açmış ders çalışıyordu. Birdenbire bu kızıl saçlı çocuğun kim olduğunu tanıdım. Sırtındaki eski ceketi, askıdaki koluyla bu benim sınıf arkadaşım Crossy'di. Kadıncağız getirdiğimiz giysileri incelerken anneme çocuğu işaret ettim. Kulağına eğilerek ''Anne bu çocuk benim sınıf arkadaşım Crossy'' dedim. ''Annem sakın ona seslenme. Belki senden utanır, üzülür sonra.'' dedi. Tam bu sırada Krosi bize doğru dönüverdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım tutuldu sanki. Krosi beni görünce gülümsedi. Ayağa kalkıp yanıma geldi. Ben de ona doğru bir iki adım attım. Birbirimize sarıldık. Bir şey dememe fırsat kalmadan annesi konuşmaya başladı. ''Görüyorsunuz ya çocuğumla yalnızım. Kocam altı yıldır yurt dışında çalışıyor.'' Ben de yalnızlıktan bunaldım. Sıkıntıdan hastalık sahibi oldum. Pazarda sebze meyve satarak birkaç kuruş kazanıyorum. Artık onu da yapamaz oldum. Evimizde ne varsa satmaya başladım. Zavallı krosyenin üzerinde ders çalışacağı bir masa bile kalmadı. Elektriğimizi de kestiler. Talihsiz oğlum mum ışığında ders çalışmak zorunda kalıyor. Böyle giderse küçük yaşta gözleri bozulacak. Oysa ne kadar çalışkandır benim oğlum. Derslerini, okulunu çok sever. Annem çantasında ne kadar para varsa çıkartıp kadına verdi. Gözleri dolmuştu. Annem kadınla vedalaşırken ben de Krosi'ye tekrar sarıldım. Odadan çıktığımızda annem ağlıyordu. ''Zavallı kadıncağız, zavallı Krosi'' dedi. Sonra bana döndü. ''Gördün mü arkadaşının yaşadığı şartları? Senin her şeyin varken ders çalışmaktan kaçınıyorsun.'' Halbuki arkadaşın o soğuk ve karanlık evde ne kadar istekli çalışıyor. Küçük yaşta sabırlı olmayı öğrenmiş, sabırlı olan şükretmeyi de bilir. Senin de sahip olduğun her şey için şükretmen gerekmez mi? Sadece Allah'a şükürler olsun demekle olmaz. Şükür sahip olduklarının hakkını vermekle olur. Madem bu kadar iyi bir ortamda yaşıyorsun, derslerine çok çalışmalı, başarılı olmalısın. Annem söylediklerinde haklıydı. Bugün iyi bir ders almıştım. Ders her zaman okulda olmuyordu. Hayatta her zaman yeni bir derse karşılaşıyorduk. Dikkatli olmalı ve bu fırsatları kaçırmamalıyım. Annem bugün olanları babama da anlatmış olacak ki sabah okula giderken babamın yazdığı şu mektubu masamda buldum. Babamın Mektubu Okul 28 Ekim Cuma Evet Enrico'cuğum, annenin dediği gibi ders çalışmak sana biraz zor geliyor. Henüz benim istediğim gibi güler yüzlü ve kendinden emin bir tavırla okula gitmiyorsun. Fakat şunu iyi düşün ki okula gitmemiş olsan günlerin ne kadar boş ve sıkıcı geçerdi. Birkaç hafta sonra mutlaka sıkılır ve kendiliğinden okula gitmek isterdin. Şimdi bütün çocuklar okula gidiyorlar Enrico'cuğum. Gözleri görmeyen ve kulakları işitmeyen özürlü çocukların bile büyük bir istekle okula gittiklerini aklından çıkartma. Seninle birlikte bütün ülkemizde her sabah milyonlarca öğrencinin okullarına koştuğunu gözünün önüne getir. Yeni bilgiler öğrenmek ve kendilerini yetiştirmek isteyen bu gençler arasında sen niye en arkada kalasın ki? Biraz daha geniş bir çerçevede düşünmek istersen bütün dünyayı gözünün önüne getir. Dünyanın dört bir köşesinde çocuklar sabah kalkıp her türlü şartlar altında okullarına gidiyorlar. Rusya'da karlara bata çıka, soğuk demeden okuluna gitmeye çalışan çocukları, Arabistan'da güneşin yakıcı sıcağı altında okula gidip ter döken çocukları düşün. Her ülkede çocuklar kitaplarını ve defterlerini alıyorlar, okulun yolunu tutuyorlar. Hepsi farklı dillerde konuşuyorlar ama hepsinin amacı aynı, hepsinin duyguları aynı. Büyüyünce hem kendisine, hem kendi toplumuna ve hem de bütün insanlığa faydalı bir kişi olmak. Dünya üzerinde yaşayan çeşitli milletlerin hepsinde aynı hareketlilik var. Şimdi çocuksun belki fakat yıllar çabucak geçecek ve sen büyük olacaksın. Bu kez çocuklara sen yol göstereceksin. Dünyadaki çocukların bu bitmeyen koşturması insanlığın ümidini geleceğe taşır. Bu manzarayı aklının bir köşesinde her zaman taşı. Şunu bil ki bu hareketlilik durursa insanlık vahşetin pençesine düşer. Çocukların öğrenme aşkıyla okullarına koşması dünyanın ümidi ve şerefidir. Sen dünyadaki büyük bilgi ordusunun küçük bir askerisin. Kitaplar senin silahın, sınıflar bölüğündür. Düşmanın cehalet, savaş yeri bütün dünyadır. Kazanacağın zaferse insanlığın uygarlığı olacaktır. Şimdi ayağa kalk kendine güvenin tam olsun. Hiçbir engel seni yıldırmasın. Hiçbir zaman korkak bir asker olmayan Rikocuğum. Seni Seven Ve Sana Güvenen Baban Küçük Baca Temizleyicisi 1 Kasım Salı Dün Akşam Üzeri Kız Kardeşim Silvia'nın Okuduğu Kızlar Kısmına Gittim. 700 Kız Öğrenci Okuyor Burada. Ben Vardığımda Zil Çalmıştı. Kızlar Sınıflarından Çıkmaya Başlamıştı. Okulun Karşısındaki Sokağın Köşesinde Baca Temizleyicisi Bir Çocuk Gördüm. Bir kolunu duvara dayamış, başını da koluna yaslamıştı. Çok üzüntülü bir hali vardı. Ara sıra içini çekiyor, kirli elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Küçük baca temizleyicisinin üstü başı, yüzü gözü simsiyahtı. İkinci veya üçüncü sınıftan birkaç kız yanına yaklaşıp neden ağladığını sordular. Cevap vermedi. Hıçkırıkları çoğaldı, sesli bir şekilde ağlamaya başladı. Kızlardan birisi ısrar etti. Neyin var söylesene niye ağlıyorsun? Baca temizleyicisi küçük çocuk başını kaldırdı. Kirli yanaklarından süzülen yaşlar yüzüne çok sevimli bir görüntü vermişti. Paralarım düşmüş dedi. Sabahtan beri baca temizleyerek 30 soldi kazanmıştım. Hepsini cebime koydum ama cebimdeki delikten düşmüşler. Ustam beni döver, gündeliğimi de vermez. Eve ekmek parası götüremezsem annem de bana kızar. Daha fazla konuşamadı zavallı çocuk. Başını koluna dayayıp ağlamaya devam etti. Küçük kızlar birbirlerinin yüzüne baktılar. Küçük baca temizleyicisinin anlattıkları hepsini üzmüştü. Şapkasında mavi tüy bulunan büyükçe bir kız cebinden üç soldi çıkarttı. Benim cebimde sadece üç soldi var dedi. Çocuğun çevresini saran kızlara seslendi. Hadi bakalım kızlar pamuk eller cebe. Şu çalışkan çocuğun üzüntüsünü giderelim. Kırmızı entareli bir kız, bende de iki var, eder beş soldi. Otuz soldiyi aramızda kolayca toplayabiliriz, dedi. Kızlar birbirine seslenerek yardım çağrısında bulunuyordu. Amelia, Louise, Anna, haydi herkes yanında ne kadar varsa versin. Büyüğünden küçüğüne bütün kızlar cebindeki harçlıkları mavi tüylü şapkası olan küçük kıza ulaştırdı. Paralar geldikçe mavi tüylü kız yüksek sesle kaç para toplandığını söylüyordu. Beş, yedi, on beş, haydi yarıyı geçtik az kaldı. Bu sırada paraları sayan kızdan daha büyük genç bir kız geldi. Ne olduğunu öğrenince tam on soldi verdi. Bütün kızlar genç bir öğretmeni andıran iyi kalpli büyük kıza teşekkür edip onu alkışladı. Yirmi beş soldi toplanmıştı. Beş soldiye daha ihtiyaç vardı. Bakın dördüncü sınıf kızları geçiyor dedi içlerinden biri. Onlarda para vardır. Kızlar kalabalığı merak edip geldiler. Onlara da çocuğun hikayesi kısaca anlatıldı. Bir soldi bir soldi daha derken gereken para kısa sürede toplandı. Bu arada parası olmayan küçük kızlar ellerindeki çiçekleri, ceplerindeki kalem ve silgileri hediye ediyorlardı. Mavi tüylü şapkası olan büyük kız paraları tekrar saydı. Otuz soldiği çoktan geçmişti. Saçları kurdelalı, renkli renkli elbiseler giyinmiş kızlar çemberinin içinde kalan küçük baca temizleyicisi şaşkınlık halindeydi. Ağlamayı kesmişti. Gözlerinden şimdi mutluluk taşıyordu. Kısa sürede bu kadar parayı toplayıp veren iyi kalpli kız öğrencilere ne diyeceğini bilemiyordu. Küçük kızlardan biri müdür geliyor diye bağırdı. Bütün kızlar serçe kuşları gibi cıvıldayarak dört bir yana dağıldı. Baca temizleyicisi küçük çocuk sokağın ortasında yapayalnız kalmıştı. Avuçları para ve çiçek doluydu. Aceleyle uzaklaşan kızların attıkları çiçeklerle etrafı çevrilmişti. Avucundaki paraları dikkatle cebine koydu. Yerdeki çiçekleri topladı ve kucağında bir demet yaptı. Baca temizlemek için kullandığı aletlerini topladı, ıslık çalarak oradan uzaklaştı. Yürürken her halinden mutluluk okunuyordu. Arkadaşım Garoni 4 Kasım Cuma Tatilimiz iki gündü sadece ama arkadaşım Garoni'yi sanki uzun zamandır görmemiş gibi özlemiştim. Artık onu yakından tanıyorum ve tanıdıkça daha çok seviyorum. İçimizde en büyük ve en güçlü olan o. Ancak bu gücünü zayıflara karşı hiç kullanmaz. Onu sınıfımızda kötü çocuklardan başka herkes sever çünkü Garoni onların kimseye kötülük yapmasına izin vermez. Onlardan biri küçüklere el kaldıracağı zaman hemen karşısında Garoni'yi bulur. Onu görünce hiçbir şey yapamaz, yüzüne bakıp sırıtarak ortalıktan kaybolur. Garoni'nin babası trenlerde makinisttir. Demir yollarında çalışır. Garoni bir rahatsızlıktan dolayı okula iki yıl geç başlamış. Bu yüzden sınıfın en büyüğü ve en güçlüsüdür. Tek eliyle sınıftaki sıraları kaldırabiliyor. Buna rağmen o çok iyi kalpli bir çocuktur. Çantasında ve ceplerinde ne varsa arkadaşlarıyla paylaşır. Kalem, silgi, defter ne isterseniz hemen verir. Herkes onunla oturmak ister. Ders esnasında hiç konuşmaz ve gürültü yapmaz. Kendisine dar gelen sırasında hep yan oturmak zorunda kalır. En arkada oturmasına rağmen sınıfa girince ilk göze çarpan o olur. Onun yüzüne baktığımda gözleriyle sanki Enrico biz dostuz dostuz değil mi der gibi gülümser. Garoni'nin dış görünüşü biraz komiktir aslında. Ceketinin ve pantolonunun kolları kısadır. Elbisesi uzun boyuna ve iri vücuduna dar gelir. Boynundaki kravatı ip gibi boynundan aşağı sarkar. Ayakkabıları da kocamandır. Bütün bunlara rağmen onu bir defa görmek, sevmek için yeterlidir. Geçen yıl kıra giderken bulduğu Sedef saplı bir çakısı var ki onu çok sever. Canı sıkıldığında hep çakısıyla meşguldür. Ağaç parçaları bulur, çakısıyla türlü şeyler yapar. Bir keresinde yine ağaç yontarken elini derinden kesmişti. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Uzun süre eli sarılı gezdi. Garani çok yardımsever bir çocuktur. Biri kendisinden yardım isteyince mutlu olur. Geçen gün defter parası olmadığı için ağlayan bir çocuğa cebinden iki solde çıkartıp verdi. Kendisiyle şakalaşılmasına hiç kızmaz ama bir şey anlatırken sözünün kesilmesine çok kızar. Hele birisi ona söylediklerin doğru değil derse vay haline. Yumruğunu sıraya bir indirir ki söylediklerinin yalan olmadığına hemen inandırır. Garoni bugünlerde çok meşgul. Çiçeklerle süslü bir kağıdın başına oturmuş, mektup yazıyor. Dediğine göre tam 8 sayfa yazacakmış. Annesinin doğum gününde ona vermek istiyor. Annelerle ilgili şiirler de yazacakmış. Annesi de Garoni gibi iri yarı ve sevimli bir kadındır. Okul çıkışında sık sık oğlunu almaya gelir. Öğretmenimiz de Garoni'yi çok sever. Yanından geçerken hep yanağına eliyle makas atar. Kısacası arkadaşım Garoni'yi çok seviyorum. Sabah sınıfa girdiğimde onun kocaman eliyle tokalaşmaktan çok hoşlanıyorum. Hiç şüphem yok ki o da bütün arkadaşlarını çok seviyor. Hatta arkadaşları için canını bile tehlikeye atmaktan çekinmez o. Konuştuğunda sesi biraz kaba çıkar ama öyle yumuşaktır ki onun iyi bir kalpten çıktığından emin olursunuz. Gözlerine bakınca ne kadar asil ve yardımsever bir kalbe sahip olduğunu da anlarsınız. Kömür İşçisiyle Beyefendi 7 Kasım Pazartesi Carlo Nobis dün sabah sınıfın en küçüklerinden biri olan Betty ile kavga etmiş. Haksız olduğunu kendisi de bildiği halde diyecek bir söz bulamayınca Betty'ye ''Senin baban fakir bir dilencidir.'' demiş. Bu hakaret karşısında Betty'nin yüzü kıpkırmızı kesilmiş, gözleri yaşlarla dolmuş. Garoni orada olsaydı Carlo Nobis bunu Betty'ye asla söyleyemezdi. Carlo Nobis'in babası zengindir. Bu yüzden Carlo Nobis de çok kibirli ve gururlu bir çocuktur. Herkese tepeden bakar. İyi giyimli olan babası Bay Nobis, ara sıra oğlunu okuldan almaya gelir. Fakat gördüğüm kadarıyla kibar ve nazik bir insandır. Oğlu gibi biri değil. eve gittiğinde Carlo Nobis'in söylediklerini babasına anlatmış. Fakir bir kömürcü olan babası oğluna ve kendisine hakaret edilmesine çok içerlemiş. Sabahleyin Betty ile birlikte okula gelmiş. Öğretmene şikayet ediyordu. Ufak tefek bir adam olan Betty'nin babası öğretmenle konuşurken sınıftan çıt çıkmıyordu. Bu sabah Carlo'nun babası da oğlunu okula getirmiş, kapının önünde paltosunu çıkartmasına yardım ediyordu. Konuşma sırasında kendi isminin geçtiğini duyunca Bay Nobis içeri girdi. Öğretmene yaklaştı. Afedersiniz dedi. İsmimin geçtiğini duyunca konuşmanıza kulak kabartmak zorunda kaldım. Neler olduğunu öğrenebilir miyim? Öğretmenimiz Bay Perboni, Betty'nin kömür işçisi olan babasını göstererek, Bu bey oğlunuzdan şikayetçi dedi. Oğlunuz onun çocuğuyla tartışmış ve senin baban fakir bir dilencidir diyerek hakaret etmiş. Bunu duyunca Carlo'nun babasının kaşları çatıldı. Yüzündeki ifade birden değişti. Kızgın bir şekilde oğluna döndü. Carlo sen gerçekten böyle mi söyledin dedi. Herkes olayı bildiği için Carlo inkar edemedi. Başını öne eğdi ve hiçbir şey söylemedi. Bunun üzerine babası Carlo'nun kolundan tuttu, Betty'nin yanına getirdi. Hemen arkadaşından özür dile ve seni affetmesini iste dedi. Betty'nin kömürcü babası araya girdi. Hayır hayır buna gerek yok diyerek engel olmak istedi. Vinobiz Betty'nin kömür içisi olan babasına elini uzattı. Bayım lütfen elinizi sıkmama izin verin dedi. Sonra tekrar oğluna döndü. Hadi arkadaşından özür dile şimdi. Ve babamın elini sıkmaktan gurur duyduğu baban hakkında söylediğim çirkin sözler için beni affet diye söyle bakalım. Beti'nin babası yine engel olmaya çalıştıysa da Carlo'nun babası ısrarla onun elini sıkıyordu. Bunun üzerine kömürcü de oğlunun kolundan tuttu ve Carlo'ya doğru itti. Git arkadaşına sarıl dedi. Carlo başı öne eğik bir şekilde babasının söylediklerini tekrar etti ve Betty'den özür diledi. Herkesin önünde yaşadığı bu durumdan çok utandığı sesinden de belli oluyordu. Tam bir beyefendi olan Bay Nobis bu kez öğretmene döndü. Lütfen onların aynı sırada oturmalarına izin verin dedi. Öğretmenimiz bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Carlo Nobis ile Betty aynı sıraya oturduklarında Betty'nin kömür işçisi olan babası duygulanmıştı. Birkaç saniye sessizlik oldu. Herkesin gözü yan yana oturan Karlo ile Betty'deydi. Betty'nin babası sevgi dolu bakışlarla Carlo'ya baktı. Sonra yanına yaklaşıp başını okşadı. Bir şey söylemek istedi ama sonra vazgeçti. Sessizce sınıftan çıkarken yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Her ikisinin de babası sınıftan çıkınca öğretmenimiz bize döndü. Bu gördüğünüz olayı hayatınız boyunca unutmayın çocuklar dedi. Bu yılın en güzel dersi belki de budur. Kız Kardeşimin Öğretmeni 10 Kasım Perşembe Bayan Delkati kız kardeşimin hasta olduğunu öğrenince bugün bize ziyarete geldi. Kendisi kız kardeşimin öğretmenidir. Kömürcünün oğlu olan arkadaşım Beti, geçen yıl onun öğrencisiydi. Oğlunun en uslu öğrenci seçilmesine sevinen annesinin teşekkür etmek için nasıl bir çuvala kömür doldurarak getirdiğini anlatıp bizi güldürdü. Zavallı kadın hediyesinin kabul edilmesi için yalvaracakmış neredeyse. Bir defasında da başka bir öğrencinin annesi kendisine bir demet çiçek yollamış. Bayan Delcati çiçekleri kucağına alıp koklarken araya sıkıştırılmış bir zarf görmüş. Merakla açmış bir de ne görsün zarfın içi para dolu. Bayan Delkati'nin anlattıklarını zevkle dinliyorduk. Öyle güzel anlatıyordu ki, kardeşimle ben ne söyleyecek diye ağzının içine bakıyorduk. Birinci sınıf öğrencilerine katlanan o sabırlı öğretmenlere hayranlık duyuyorum. Öğrencilerin dişleri yaşlılar gibi eksiktir. R ve S seslerini çıkartmakta güçlük çekerler. Kiminin öksürüğü, kiminin hıçkırığı tutar. Kimi mendilini evde unuttuğu için sümüğünü çeker durur. Su içmek veya çişe gitmek için izin isteyenler, evini özleyip ağlayanlar. Bir sınıfta elli çocuk, hepsinin dünyadan haberi yok, hepsi okuma yazma öğrenecek. Küçük alışkanlıklarını sınıfta da sürdürmek isterler. Ceplerinde akide şekeri, düğme, misket, gazoz kapağı, renkli taş gibi ufak tefek şeyler taşırlar. İlk haftalarda derste pek dikkat etmezler. Pencereden bir arı veya böcek girse hepsi ayağa fırlar. Öğretmenler küçükleri annelik babalık yapmak zorundadır. Kesilmiş parmaklarını pansuman yapıp sararlar. Paltosunu giyemeyenlere yardım ederler. Sınıfta unutulan eşyanın sahibini ararlar. Buna rağmen şikayete gelen anneler vardır. Çocuğumun defteri kaybolmuş. Oğlum merdivenden düşmüş. Neden çocuğum hala okumaya geçemedi? Gibi. Kardeşimin öğretmeni Bayan Delkati annelerden daha sabırlıdır. Öğrencilerine dayak attığı görülmemiştir. Yaramazlık yapana bağırır, azarlar fakat kötü bir söz söylemez, hakaret etmez. Ceza olarak çocuklarını döven ve onları aç bırakan zalim anne babalar olduğunu duyunca çok üzülür. Gözyaşlarını göstermemek için arkasını döner. Çocuklar sizi sever değil mi Bayan Delkate? diye sordu annem. Çoğu sever dedi kız kardeşimin öğretmeni. Sevgi ve bağlılık biraz da aileden kaynaklanır. Çocuk ailede sevilmeyi ve sevmeyi öğrenmişse öğretmenini de seviyor. Bazı öğrenciler yıl sonu gelip de tatile başlayınca öğretmenini unutur. Sokakta rastlarsınız, şimdi koşup beni kucaklayacak dersiniz ama o başını çevirip tanımazdan gelir. Bir sene emek verdiğim, kendi çocuğum gibi sevdiğim bir öğrencinin nankörlük yapması beni çok üzer. Yatakta yatan kardeşimin başını okşadı. ''Sen öyle yapmayacaksın, öğretmenini unutmayacaksın değil mi güzelim?'' dedi. Babamın Mektubu Annenin Değeri 10 Kasım Perşembe Kardeşinin öğretmeni Bayan Delkati'nin yanında annene karşı saygısızlık ettiğin için sana çok kırıldım oğlum. Söylediğin sorumsuzca sözler yüreğime bıçak gibi saplandı. Annene yaptığın saygısızlığı görünce birkaç yıl önce hastalandığın günleri hatırladım. Sen küçüktün, hatırlamazsın ama ben iyi hatırlıyorum. Annen seni kaybetme korkusuyla deliye dönmüştü. Başında geçirdiği uykusuz geceleri, Allah'ım çocuğumu bana bağışla diye ettiği duaları hatırlarım. Nefesini dinlerken, ateşini ölçerken döktüğü gözyaşlarını hatırlarım. Bunları hatırlayınca senden utandım. Seni bir anlık acıdan kurtarmak için canını feda etmeye hazır olan anneni, mutluluğun için dilencilik etmeyi bile göze alacak olan anneni üzdün. Onu küçük düşürdün. Hayatın boyunca her insan gibi belki sen de acı günler geçireceksin. Bunların en acısı anneni kaybettiğin gün olacak. Şunu hiç unutma. İleride tecrübeli ve güçlü bir erkek olduğun zaman bile annenin şefkatli kollarına ihtiyaç duyacaksın. Güzel sesini duymak isteyeceksin. Ne kadar büyük ve güçlü olursan ol. <gülüyor> ne kadar büyük ve güçlü olursan ol, hayatta bazen kendini korumasız ve zavallı bir çocuk gibi hissedeceksin. İşte o zaman ona çektirdiğin acıları hatırlayacaksın. Keşke yapmasaydım diye pişmanlık duyacaksın. Annenin kalbini kırdığın zaman huzur bulacağını zannetme. Vicdanın bir an olsun seni rahat bırakmayacaktır. Annenin o üzgün yüzü gözlerinin önünden gitmeyecek, acı çekeceksin. Sevgilerin en kutsalı anne sevgisidir. Herkesin hakkı ödenir ama anneninki asla ödenmez. Anneye nankörlük eden ve o kutsal sevgiyi ayaklar altına alan zavallılara yazıklar olsun. Annesine karşı saygı duyan bir insan serseri de olsa kalbinde hala şerefli bir köşe kalmış demektir. Bir daha sana hayatını feda etmiş olan insana karşı ağzından kötü bir söz çıkmasın. Eğer anneni üzmeye devam edersen benim sevgimi de kaybedersin. Misafir öğretmenin yanında annene o yakışıksız sözleri söylediğin halde seni azarlayıp küçük düşürmedim. Halbuki isteseydim, kulağından tuttuğum gibi seni annenin ayakları önüne atar, ondan özür dilemek zorunda bırakırdım. ''Oğlum, seni sevdiğimi bilirsin. Hayatımın en değerli ümidisin. Lütfen ümidimi boşa çıkarma. O yakışıksız sözleri anneni üzmek maksadıyla söylediğine inanmıyorum. Annene karşı saygısızlık ettiğini görmektense ölmeyi tercih ederim. Bunu bil. Şimdi kırılan kalbi onarmak ve yeniden kazanmak da sana düşüyor.'' Ondan özür dile ve seni alnından öpmesini iste ki bu leke silinsin. Bir süre benden uzak dur, beni kucaklama. Çünkü şu anda kalbimde sana verilebilecek sıcak duygular yok. Annenin kalbini kırdınsa beni de üzdün demektir. Baban Arkadaşım Koretti 13 Kasım Pazar Babamın yazdığı mektubu okuyunca çok üzüldüm. Ağlayarak anneme koştum. Sarıldım, elini öptüm, af diledim. Anne yüreği merhamet doludur. Daha fazla dayanamadı. Beni kucaklayıp bağrına bastı. Annemin yanaklarından öptüm. Anneciğim beni affettiğini babama da söyler misin dedim. Gülümsedi. Söylerim dedi. Hadi şimdi git arkadaşlarınla oyna. Dışarı çıktım. Kimsecikler yoktu. Can sıkıntısından ne yapacağımı bilemiyordum. Çarşıda biraz dolaşacağım. Belki bir arkadaşımı rastlarım dedim içimden. Giderken yolda kapıcının büyük oğluyla karşılaştım. Çarşıya yaklaştığım sırada birinin adımı seslendiğini duydum. Baktım, sınıf arkadaşım kahverengi gömleği ve kedi postu şapkasıyla oduncunun oğlu Koretti. Bir odun deposunun önündeydi. Sırtında koca bir yük odun taşıyordu. Sırtındaki odunları yere indirip koşarak yanıma geldi, boynuma sarıldı. ''Şu işi bitireyim, bol bol konuşuruz.'' dedi. Deponun önünde üzeri odun yüklü bir araba duruyordu. Arabadaki adam bir küfeye odun dolduruyor, Koretti'ni sırtına yüklüyordu. O da bunları götürüp deponun bir köşesine istif ediyordu. ''Ne yapıyorsun böyle Allah aşkına Koretti?'' dedim. ''Görmüyor musun? Ders çalışıyorum.'' dedi. Bunu söylerken çok ciddiydi. Ben şaka yaptığını zannederek güldüm. Küfedeki odunları yere boşaltırken fiil çekimi özneye ve zamana göre değişir. ''Özne bazen gizli olur.'' diyordu. Ezberlediği şeyler yarın göreceğimiz dil bilgisi konusuydu. Boş küfeyle arabaya giderken nesne alan fiillere geçişli fiiller denir diyordu. Ben kendisini hayret dolu bakışlarla izlerken ne bakıyorsun zamanımı değerlendiriyorum işte dedi ve devam etti. Babam yanında çalışan adamla bir eve odun götürdü. Annem de hasta iş bana kaldı hem odun taşıyorum hem de yarınki derse ezberliyorum. Şu fiiller konusu da amma zormuş, hep karıştırıyorum, bir türlü kafama girmiyor. Son odun küfesini sırtına alırken arabacıya seslendi. Babam akşam eve dönerken paranı verir, haydi güle güle. Küfeyi boşaltırken yardım etmek istedim, kabul etmedi. Olmaz dedi, sana göre değil, ellerine odun kıymığı batar senin. Odunları köşeye istif ettikten sonra yere dökülen kabukları ve dalları süpürmeye başladı. Bir yandan da benimle sohbet ediyordu. Bugün doğru dürüst zaman bulup ders çalışamadım. Tam ödevimi yazmaya başlamıştım ki biri odun almaya geldi. O gittikten sonra odun arabası geldi. Bu sabah iki eve odun götürdüm, ellerim şişti. İyi ki bu ellerle resim yapmak zorunda kalmıyorum. Onu dinledikçe hayranlığım artıyordu. Merakla sordum. Ödevini yazarken biri geldi demiştin. Peki nerede yazıyorsun? Güldü. Burada değil herhalde dedi. Gel sana göstereyim çalıştığım yeri. Deponun arka tarafında bir odaya girdik. Burası hem mutfağımız hem de yemek odamız dedi Koretti. Yemek masasının üzerinde kitaplar ve defterler vardı. Bir defter açık duruyordu. İkinci sorunun cevabı yarım kalmıştı dedi Koretti. Evet, deriyle yapılan şeyler. Ayakkabı, kemer, tabanca ve bıçak kılıfı. Bunlara bir de çanta ekledim mi tamamdır. Tam o sırada dışarıdan bir kadın sesi duyuldu. İçeride kimse yok mu? Çıra almak için gelmişti kadın. Geliyorum efendim diyerek dışarı koştu bizimki. Çıraları tartıp kadına verdi, parasını aldı, satış defterine işledi. Odadan içeri girerken Koretti bağırdı. Eyvah çaydanlık taşmış. Ocağı kapatırken annemin çayı dedi. Soğumadan götüreyim. Sen de gel annemle tanışırsın. Deponun bitişiğindeki bir kapıdan yukarı çıktık. Küçük bir odaya girdik. Koretti'nin annesi başında beyaz bir tülbent kocaman bir yatakta yatıyordu. Çayını getirdim anneciğim dedi Koretti. Bu da okuldan arkadaşım. Çok memnun oldum yavrucuğum dedi kadın. Yeniden doğrulmaya çalıştı. Hasta ziyaretine gelmek büyük inceliktir. Koretti annesinin yastığını ve çarşafını düzeltti. Haplardan iki tane içtin mi anneciğim? İçtim yavrum. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Araba geldi. Odunları indirip yerine yerleştirdim. İşim bitince eczaneye gidip yeni ilaçlarını alacağım. Saat 4'te ocağa etli çorba koyacağım. Yağcı kadın gelince 8 soldilik yağ alacağım. Gördüğün gibi her şey yolunda. Sen rahatına bak, üzülme tamam mı? Teşekkür ederim oğlum. Bütün işler sana kaldığı için üzülüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Birkaç güne kalmaz ayağa kalkarım. Kadın bana bir şeker ikram etti. Koretti de babasının savaş madalyasıyla çektirdiği askerlik resmini gösterdi. Babasının yüzü tıpkı oğluna benziyordu. Aynı parlak gözler, aynı mutlu gülümseme. Mutfağa döndüğümüz zaman Koretti tekrar masanın başına oturdu. Hatırladım dedi, deriden atlara eğer ve dizginde yapılır. Açık duran defterine bunları da ilave etti. Gerisini akşam tamamlarım deyip defteri kapattı. Bana döndü. Dersini erkenden yapıp gezmeye çıkabildiğin için çok şanslısın dedi. Tekrar dışarı çıktık. Koretti deponun ortasında duran odunları testereyle ikiye bölmeye başladı. Bu da benim jimnastiğim dedi. Kollar yana, kollar aşağı pek benzemiyor ama yine de jimnastik sayılır. Babam geldiği zaman ona işin bittiğini göstermek istiyorum. Buna çok sevinecek. Odun kesme işi bitmek üzereyken bir araba gelip deponun önünde durdu. Koretti koşup arabacıyla bir şeyler konuştu sonra bana döndü. ''Artık seninle sohbet edemeyeceğim kusura bakma'' dedi. ''Yarına kadar hoşça kal. Git pazarda dilediğin gibi dolaş şanslı çocuk.'' Koretti arabaya doğru koştu. Arabacının doldurup hazır ettiği odun küfesini sırtına yükledi. Arabayla depo arasında gidip gelmeye başladı. ''Şanslı çocuk'' demişti bana Koretti. Hayır arkadaşım, hayır. Şanslı olan sensin. Okulda ve işinde benden daha fazla çalıştığın, annene ve babana benden daha çok faydalı olduğun için sen daha şanslısın ve daha soylusun. Okul Müdürümüz 17 Kasım Perşembe Koretti bu sabah çok sevinçliydi. Çünkü aylık sınavımızı yapmak için onun ikinci sınıftaki öğretmeni Bay Koatti gelmişti. Kara sakal derlerdi bütün öğrenciler ona. Lakabından da anlaşılacağı gibi Bay kapkara ve gür bir sakalı vardı. Kıvırcık saçlı, çatık kaşlı, orta boylu, iri yarı bir adamdı. Soru kağıtlarını dağıtırken kopya çekmeye kalkışanı ensesinden yakaladığım gibi disiplin kuruluna götürürüm, eşek sudan gelinceye kadar da dayak atarım diye bağırdı kalın sesiyle. Onu tanımayan öğrencilerin korkudan ödü patladı. Aslında Bay Sakal, göründüğü gibi sert bir adam değildi. Öğrencilerini dövdüğünü gören hiç olmamıştır. Gür sesiyle onlara bağırır, tehditler savurur, bir yandan da sakalın altından gülümserdi. Okulumuzda sekiz öğretmen ve iki yardımcı öğretmen vardır. Dört A sınıfının öğretmeni Topal'dır. Yaz-kış boynunda koca bir yün atkıyla dolaşır. İlk öğretmenlik yıllarını tavanından ve duvarlarından sular damlayan eski bir köy okulunda geçirmiş. Ve burada bazı hastalıklara yakalanmış. 4 D sınıfının öğretmeni beyaz saçlı, yaşlı bir adamdır. Bizim okula gelmeden önce Körler Okulu'nda öğretmenlik yapmış. Avukat lakabı ile çağrılan bir öğretmen var. Hukuk fakültesinde yardım ettiği için ona bu ismi takmışlar. Çok kibar, iyi giyimli, gözlüklü bir adamdır. Güzel yazı yazma konusunda bir de kitap yazmış. Beden eğitimi öğretmenimiz askerlikten yeni geldi. Garibaldi'nin ordusunda subaylık yapmış. Alnında Milazo Savaşı'ndan aldığı bir kılıç darbesinin izi var. Müdürümüz uzun boylu, çıplak kafalı, uzun sakallı bir adamdır. Altın çerçeveli bir gözlük takar. Hep siyah elbise giyer. Ceketinin bütün düğmelerini ilikler. Yüzü hiç gülmez ama öğrencilerine karşı çok iyi davranır. Öğretmenler tarafından ceza verilmesi için odasına götürülen çocukları önce azarlar, sonra yaptığı davranışın yanlış olduğuna dair birçok sebep sıralar. Aynı kabahati bir daha yapmamaları için onlardan söz alır. O kadar içten ve o kadar babacan konuşur ki çocuklar gerçekten yaptıklarından pişmanlık duymuş ve yüzleri kızarmış bir şekilde odadan çıkarlar. Müdürümüz okula bütün öğretmenlerden önce gelir. Çocuklarını okula getiren anne babalarla görüşür, onlara okul hakkında bilgi verir. Akşamları öğretmenlerden sonra çıkar. Son defa okulun çevresini dolaşır, oyuna dalan çocukları evlerine gönderir. Yollarda oyalanmamalarını söyler. Annem müdürün hiç gülme işinin sebebini anlattı. Oğlu askere gittikten iki ay sonra ölüm haberi gelmiş. Adamcağız o günden sonra hiç gülmemiş. O felaketten sonra öğretmenlik yapmak da istememiş. İstifa dilekçesini yazmış ama öğrencileri çok sevdiği için işleme koymamış. Dilekçe hala çekmecesinde bekliyormuş. Oğlunun resmi de hep masanın üstünde duruyormuş. Geçen gün babam okul bahçesini ağaçlandırma konusunda görüşmek için müdüre gitmiş. Ancak müdür bu meseleyi artık yeni müdürle görüşürsünüz demiş. Babama istifa dilekçesini göstermiş ve işleme koyacağını söylemiş. Babam gitmeniz anne babaları ve öğrencileri çok üzecek demiş. O sırada bir adam içeri girmiş. Mahalleye yeni taşındığını ve çocuğunu kaydettireceğini söylemiş. Çocuğu da yanındaymış. Müdür çocuğu görünce çok şaşırmış. Bir çocuğa bir de masanın üstündeki resme bakmış. Çocuk tıpkı ölen oğluna benziyormuş. Çocuğu yanına çağırmış, başını okşayıp yanağından öpmüş. Demek artık bizim öğrencimiz olacaksın, pekala hemen kaydını yapalım demiş. Kaydı yaptıktan sonra babayla oğlunu uğurlamış. Gitmek istemeniz ne kadar kötü, bizi çok üzecek diye tekrarlamış babam. Bunun üzerine müdür uykudan uyanır gibi silkelenerek dilekçeyi yırtmış. ''Peki öyleyse kalıyorum.'' demiş. Neli'nin Koruyucusu 23 Kasım Çarşamba Dün askerlerin geçişini izleyenler arasında Neli de vardı. Zavallı küçük, kambur, insana acıma duygusu veren bir duruşla sanki ben hiçbir zaman asker olamayacağım diye düşünüyordu. Zavallıcık çok iyi çalışkan fakat o kadar sıska ve renksiz ki hemen soluğu kesiliyor. Hep siyah uzun bir önlük giyer. Annesi siyahlar giyinen, sarışın ufak tefek bir kadın. Okulun dağılma saatinde kalabalık içinde itilip hırpalanmasın diye onu almaya gelir. Çocuğunu o kadar okşar ki görülmeye değer. İlk günlerde öğrenciler talihsiz kambur Neli ile eğlenirler ve çantayla sırtına vururlardı. Fakat o hiç darılmaz, annesine de bir şey söylemezdi. Arkadaşlarının kendisini rahatsız ettiğini, annesinin öğrenip üzülmesini istemezdi. Neli ile eğlendiklerinde zavallıcık başını çekmecesine dayar ve sessizce ağlardı. Bir gün Garoni işe karışarak öğrencilere dedi ki, Neli’ye dokunanın başı benimle derde girer. Ona öyle bir tokat yapıştırırım ki durduğu yerde üç defa döner. Bu sözlere kulak asmayan Franti Neli’ye dokundu. Fakat Garoni'nin eli onu hemen buldu. Öyle bir tokat yedi ki topaç gibi yerinde döndü. Bundan sonra Nelly'ye artık kimse takılmadı. Öğretmen Garoni ve Nelly'yi aynı sıraya oturturdu. Onlar artık iki dost olmuştu. Nelly Garoni'ye son derece bağlandı. Sınıfa girer girmez gözleri onu arar, ona alasmalık demeden gitmez, Garoni de öyle davranır. Neli sıranın altına kalem veya kitap düşürdüğü zaman arkadaşı eğilip yorulmasın diye Garoni hemen onları alırdı. Çantasını düzeltmesi, paltosunu giymesi için de ona yardım eder. Bunun için Neli onu çok sever, gözünü ondan ayırmaz. Öğretmen Garoni hakkında övücü sözler söyledikçe kendisini övüyorlarmış gibi sevinir. Öyle umuyorum ki Neli sonunda her şeyi arkadaşlarının takılmalarını, kendisine yapılan kaba davranışları ve Garoni'nin kendisini koruyuşunu annesine anlatmıştır. Bu sabah bakın ne oldu. Öğretmen ders programını götürmek üzere beni müdürün yanına gönderdi. Ben oradayken içeri giren Neli'nin ufak tefek sarışın annesi müdüre sordu. Oğlumun sınıfında Garoni adında bir çocuk var mı? Evet bayan. Acaba onu bir dakika çağırabilir misiniz? Kendisine bir şey söyleyeceğim. Müdür dili çalarak Hademe'yi çağırdı, Garoni'yi getirmesini söyledi. Bir dakika sonra Garoni müdür tarafından çağrılmış olmasının derin şaşkınlığı içinde içeri girdi. Neli'nin annesi onu görünce hemen koşup kucakladı ve birkaç defa alnından öptü. ''Garoni sen misin? Oğlumun arkadaşı, benim zavallı yavrumun koruyucusu sen misin temiz yürekli çocuk?'' dedi. Sonra aceleyle çantasını ve ceplerini karıştırıp uygun bir şey bulamayınca ucunda bir küçük altın kolye olan zinciri boynundan çıkartıp Garoni'nin boynuna taktı. ''Bu küçük armağanı al sevgili çocuğum'' dedi. Senin için dua eden ve sana teşekkür eden bir annenin elinden bunu hatıra olarak al ve asla çıkarma. Sınıfın Birincisi 25 Kasım Cuma Bütün kalpleri Garoni kazandığı gibi herkesin saygınlığını da Derosi kazanır. Birincilik armağına her yıl olduğu gibi bu yılda onun olacak. Onunla kimse yarışamaz. Her yönden üstünlüğüyle tanınmıştır. Matematikte birinci, dil bilgisinde, yazıda, resimde hepsinde birincidir. Her şeyi şaşılacak bir kolaylıkla anlar, her şeyi aklında tutar. Öğrenmek onun için sanki bir oyundur. Öğretmen dün onu tekrar övdü. Sizin büyük yetenekleriniz var, onları boş yere harcamayın diyordu. Derosi uzun boylu, kumral saçlı, güzel bir çocuktu. Son derece çeviktir, bir elini dayayarak sıranın üzerinden atlayabilir. Şimdiden kılıç kullanmasını biliyor. 12 yaşındadır. Hep altın yaldızlı düğmesi olan mavi bir elbise giyer. Daima neşeli ve canlıdır. Herkesle iyi geçinir ve elinden gelen yardımı sınavlarda arkadaşlarından esirgemez. Hiç kimse bugüne kadar onunla alay etmeye veya ona kötü bir söz söylemeye cesaret edememiştir. Ona ters bakan yalnız Nobis ve Franti'dir. Votini'ye gelince onu açıkça belirtir. Fakat Derosi bunları görmezlikten gelir. Ödevleri toplamak için sıraları dolaştığında herkes ona gülümser ve sevgisini gösterir. Evde kendisine armağan edilmiş olan renkli dergileri, resimleri ve türlü eşyaları arkadaşlarına verir. Küçük Kalabriyalı için Karyanın küçük bir haritasını bile yaptı. Her alanda ondan aşağı olduğunu görüp de kıskanmamak olmuyor. Votini gibi ben de onu kıskanıyorum. Bazen evde ödevlerimi yaparken Derosin'in şu anda hem de yanlışsız bitirmiş olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra hemen hemen bir öfke ve acı duyarım. Ama sınıfa girip de onu her türlü güçlüyü yener durumda görünce, öğretmenin sorularına verdiği yanıtları açık ve duru anlattıklarını işitince, bütün acılık ve kızgınlık duyguları kalbimden silinir. Bu kötü duygulardan dolayı kendimden utanırım. Bütün okullara onunla birlikte gitmek ve her zaman onun yanında olmak isterdim. Çünkü onun varlığı, onun sesi, bana çalışma isteği neşe ve haz veriyor. Öğretmenin temize çekmek üzere Derossi'ye verdiği Lombardiyalı Küçük Gözcü adındaki aylık öyküyü yarın bize okuyacak. Sabahleyin bu kahramanlık olayını temize çekerken Derossi'nin gözleri nemleniyor ve dudakları titriyordu. Ben onun güzel ve derin yüzüne bakarken içimden şöyle diyesim geliyordu. Derosi sen benden çok değerlisin. Sana saygı ve içten bir sevgi duyan küçük Enrico'ya bakarak sen olgun bir adam gibisin. Fakirler 29 Kasım Salı Bu sabah okuldan gelirken önümde yürüyordun. Dizlerinin üzerinde zayıf bir çocuk bulunan fakir bir kadın, Yanından geçerken senden sadaka istedi. Onu gördün ve cebinde para olduğu halde bir şey vermedin. Dinle yavrum. Elini uzatan yoksulun önünden ve hele çocuğuna beş on kuruş istemek için elini uzatan bir annenin yanından ilgisiz geçmeye alışma. Bu küçücük yavrunun aç olabileceğini, zavallı annenin çektiği acıları düşünüver. Annen bir gün ''Enrico sana verecek ekmeğim yok'' demek zorunda kalırsa... Onun ne kadar üzüleceğini düşün. Bir yoksula sadaka verdiğimde Allah sana ve çocuklarına sağlık versin diye dua eder. Bu sözlerin bana ne kadar dokunduğunu ve bu zavallıya karşı nasıl bir gönül borcu duyduğumu anlatamam. O duanın sevdiklerimi koruyacağını sanır ve kendi kendime bu fakir verdiğimden daha çoğunu bana geri verdi diyerek evime daha mutlu dönerim. Dinle beni Enrico'cuğum. Dayanacak hiçbir yeri kalmamış bir yaşlının, ekmeksiz bir annenin veya annesiz bir çocuğun eline bırakmak için küçük kesende her zaman biraz para olsun. Fakirler çocukların sadakasını severler. Çünkü bu sadaka onları küçük düşürmez. Her şeyi istemeleri bakımından çocuklar onlara benzer. Dikkat etmişsindir ki dilenciler çoğunlukla okulların çevresinde olurlar. Yetişkin bir insanın sadakası bir hayır işidir. Çocuğun Çocuğunkisi ise hayır işi olmakla beraber bir sevgi göstergesidir. Anlıyor musun oğlum? Çocuğun elinden sadakayla birlikte sanki bir çiçekle düşüyormuş gibidir. Düşün ki sen hiçbir şeyden yoksun değilsin. Onlarsa her şeyden yoksun. Sen mutluluk peşinde koşarken onların en büyük isteği ölmemektir. Zengin konakların arasında bunca arabaların, bunca kadifeler giymiş çocukların geçtiği sokaklarda yiyecekleri olmayan kadınlar ve çocuklar da var. Bunları düşünmek bile içimize korku salıyor. Yiyecek bir şeyi olmamak ha? Aman Allah'ım! Senin gibi iyi ve akıllı olan çocukların büyük bir şehrin ortasında çöldeki vahşi ve aç hayvanlar gibi dolaşması ne kadar acı değil mi? Dilenen bir annenin önünden avcuna 5-10 kuruş koymadan hiçbir zaman geçme Enrico'cuğum. Annen. İş adamı Garofi 1 Aralık Perşembe Babam her tatil günü arkadaşlarımdan birini evimize çağırmamı veya onlardan birine gitmemi, böylece yavaş yavaş dost edinmemi istiyor. Pazar günü her zaman iyi giyinen Derossi'yi çok kıskanan Votini ile gezmeye gideceğim. Bugün baykuş burunlu, uzun boylu, sıska ve ufak, kurnaz gözleriyle durmadan çevresini araştıran Garofi bize geldi. Bir bakkalın oğlu olan Garofi çok tuhaf bir yaratıktır. Durmadan cebindeki parayı saymakta ve parmakla hesap yapmakta ustadır. Çarpım tablosuna başvurmadan istediğiniz çarpımları çabucak yapar, hesabını çok iyi bilir ve daha şimdiden okulun tasarruf sandığında defteri vardır. Sıranın altına cebinden ufak bir para düşse onu bir hafta arar. Derossi'nin dediğine göre tıpkı bir saksağan gibi bulduğu her şeyi toplar. Eski kalem uçları, eski posta pulları, mum parçaları, iğneler ve bunun gibi ne varsa hepsi. İki yıldan beri de posta pulu topluyor. Büyük albümünde bütün ülkelerin yüzlerce pulu var. Albüm dolunca onu hiç kuşkusuz hemen bir kitapçıya satacaktır. Kitapçı bu arada Garofi'ye parasız defter verir. Çünkü kitapçıya birçok çocuk götürür. Okulda hep alışverişle uğraşır, satış yapar. Piyango düzenler, karşılıklı eşya değiştirir. Bazen alışverişten pişman olur, verdiğini geri ister. 100 kuruşa sattığını 50 kuruşa tekrar alır. Oynadığı oyunları hiç kaybetmez. Tütüncülere eski gazeteler satar. Bütün yaptığı bu işler küçük bir cep defterinde yazılıdır. Onun sayfaları toplamalar ve çıkarmalarla doludur. Okulda matematikten başka ders çalışmaz. Bu dersten madalya almak ister ama bu ancak küçük kukla tiyatrosuna parasız girebilmek içindir. Bu Garofi hoşuma gidiyor ve beni eğlendiriyor. Dirhemler ve terazilerle ticaret oyunu oynadık. O her şeyin kaç kuruş ettiğini bilir. Dirhemleri tanır ve bir bakkal kadar çabucak kağıttan külahlar yapar. Okuldan ayrılınca hoşuna gidecek bir ticaret kolunda dükkan açacağını söyler. Kendisine armağan ettiğim yabancı posta pulları onu çok sevindirmişti. Her birinin koleksiyonundaki değerini doğru olarak biliyordu. Babam gazete okuyormuş gibi yaparak onun söylediklerinin hepsini dinliyor ve çok eğleniyordu. Garofi'nin cepleri siyah bir torba içine konulmuş ticaret eşyasıyla her zaman doludur. Onun daima büyük tüccarlar gibi düşünceli ve uğraşır bir durumu vardır. Fakat Candan sevdiği pul koleksiyonu onun en değer verdiği şeydir. Büyük paralar kazanacakmış gibi daima koleksiyonundan söz eder. Arkadaşları ona eli sıkı ve aldığı malları çok pahalıya satan biri gözüyle bakarlar. Ben pek bir şey diyemeyeceğim onu severim çünkü bana çok şey öğretir ve bende büyük adam etkisi yapar. Odun tüccarının oğlu Koretti. Kesin bir dille diyorum ki Garofi annesinin yaşamını kurtaracağını bilse bile pullarını vermez. Babam böyle düşünmüyor. Bir yargıya varabilmek için acele etmemeli diyor. Evet o ticareti seviyor fakat bu temiz bir kalp taşımayı önlemez ki. Kendini beğenmiştik. 5 Aralık Pazartesi Dün Votini ile Rivoli Caddesi'nde gezmeye gittik. Dora Grosso sokağından geçerken Star diye rastladık. Kendisini gördüğümüzün farkında değildi. Bir kitapçı vitrinle o kadar dalmıştı ki yanından geçsek yine göremezdi. Gözlerini kapağı açık duran renkli atlastan ayıramıyordu. Kim bilir belki de ona sahip olmayı çok istiyordu. ''Kolay gelsin Stardy'' dedim. ''Tebrik ederim sokakta bile ders çalışıyorsun.'' Koca köylü ters ters baktı. ''Dalga geçme benimle süt çocuğu'' dedi. Şaka yaptığımı anlayınca güldü, eliyle selam verdi. Voteni çok şık giyinmişti. Bunun bir çocuk için gereğinden şık olduğunu söylemeliyim. Ayağında kırmızı deri çizmeler, başında beyaz keçe bir şapka, sırtında ipek şeritli bir ceket vardı. Ceketin düğmeleri açıktı. Yeleğinin cebinden gümüş bir saat zinciri sallanıyordu. Çalımından durulmuyordu. Fakat böbürlenip övünmesi bu kez başını derde soktu. Çocuk başını öne eğmiş duruyor ve yorgun görünüyordu. Gezinerek gazla okuyan bir adam bizden tarafa baktı. Çocuğun babası olmalıydı. Çocuk sıranın ortasında oturduğu için biz iki başa oturduk. Votini çok şık olduğunu çocuğa göstermek için bahane arıyordu. Ayağını kaldırarak benden tarafa seslendi. ''Subay çizmemi beğendin mi?'' Votini'nin maksadını anladığım için konuyu değiştirmek istedim ama o sorusunu tekrarladı. Güzel dedim güzel sana çok yakışmış. Çocuk hiç oralı olmadı. Votini pes etmek niyetinde değildi. Ayağını indirip ceketinin şeritlerini gösterdi. Bu ipek şeritlerin yerine gümüş düğmeler taktırmak istiyorum ne dersin? Bilmem dedim şeritler de güzel duruyor bence gerek yok. Votini göz ucuyla çocuğu izliyordu. Çocuk ipek şeritlere de bakmadı. Çocuğun kayıtsızlığı hoşuma gitmişti. Votini bu sefer beyaz şapkasını çıkardı, elinin üstünde döndürmeye başladı. Çocuk şapkaya da bakmadı. Votini burnundan soluyordu. Ben kıs kıs gülüyordum. Votini cebinden saatini çıkarttı, göstere göstere bana doğru uzattı. Sence bu saat kaç para eder dedi. Bilmem, kabı altın suyuna batırılmış galiba. Ne münasebet gerçek altın o. Gerçek altın olamaz. içinde gümüş karışığı da vardır. Votini saatini çocuğun gözüne doğru yaklaştırdı. Hey arkadaş sen söyle bu saat altın mı değil mi dedi. Bilmem ki dedi çocuk. Votini iyice kızmıştı. Şu havalara bak dönüp bakmıyor bile dedi. Çocuğun babası Votini'nin sözlerini duymuş olacak ki gazeteyi indirip bize doğru yürüdü. Votini'nin kulağına eğildi alçak bir sesle. Kusura bakmayın çocuk kör dedi. Votini dehşetle irkildi. Ayağa kalkıp çocuğun yüzüne baktı. Gözleri taş gibi donuk ve ifadesizdi. Belki kendisine bakıldığının bile farkında değildi. Votini utancından kıpkırmızı kesildi. Bakışlarını yere indirdi. Sonra çocuğa döndü. Özür dilerim arkadaşım dedi. Bilmiyordum. Önemi yok dedi çocuk. Votini eve dönünceye kadar hiç konuşmadı. Çok üzülmüştü. Gösterişi seven bir çocuktu belki ama kötü kalpli biri değildi. İlk Kar 10 Aralık Cumartesi Rivoli Caddesi'ndeki gezintilerimize elveda. Çocukların dostu olan kar işte geldi. Dün akşamdan beri durmadan Yasemin çiçekleri gibi büyük parçalar halinde yağıyor. Bu sabah okulda karların camlara çarparak saçaklara birikmesini izlemek çok güzeldi. Öğretmen de ellerini ovuşturarak bakıyordu. Biz ise kar topu yapacağımızı, yerlerin buz tutacağını ve sonra evde yakılacak ateşi düşünerek seviniyorduk. Her zamanki gibi derslerine dalmış olan Star başka herkes sevinçten yerinde duramıyordu. Okuldan çıktığımız zaman ortalığı bir bayram havası kaplamıştı. Herkes bağırarak sokakta yuvarlanıyor, karı avuçluyor ve suya atılmış ufak köpekler gibi bata çıka karın içinde yürüyordu. Dışarıda bekleyen ana babaların şemsiyeleri bembeyazdı. Belediye memurunun kasketi de karla kaplıydı. Bizim çantalarımız da kısa zamanda bembeyaz oldu. Hiç yüzü gülmeyen solgun yüzlü öğrenciler bile sevinç içindeydi. O minibüsün altından çocuk kurtaran zavallı Robert de bile koltuk değnekleriyle sıçrıyordu. Hayatında elini kara sürmemiş olan Kalabriyalı, kardan bir top yaparak sanki şeftaliymiş gibi yiyordu. Gezginci Manav kadının oğlu Crossi çantasına kar dolduruyordu. Babam küçük duvarcıyı yarın için bizim eve çağırdı. Oysa ki onun ağzı karla doluydu. Zavallı ağzındakini ne tükürebiliyordu ne de yutmaya cesareti vardı. Karşılık vermek sizin bize baka kalmıştı. Onun bu durumu bizi gülmekten kırdı geçirdi. Bayan öğretmenler de okuldan çıkarken gülüyorlardı. Birinci sınıftaki zavallı bayan öğretmenim karlara bata çıka aceleyle yürüyor, yeşil örtüsüyle yüzünü siper alarak öksürüyordu. Bu arada bitişiğimizdeki kızlar okulun yüzlerce öğrencisi de bu beyaz halanın üstünde çığlık atarak koşuyorlardı. Öğretmenler ve belediye memurları evinize hadi evinize diye bağırıyorlar bir yandan da kışı bayram gibi karşılayan bu yavruların durumuna seviniyorlardı. Babam kış için seviniyorsunuz dedi fakat giyeceği ayakkabısı ve ateşi olmayan çocuklar da var. Soğuktan morarmış elleriyle okullarını ısıtacak odunları uzun yoldan taşıyıp köylere inen binlerce çocuk da var. Öğretmen ve öğrencilerin içinde dumandan nefes alamadıkları, titreştikleri mağara gibi karlara gömülü yüzlerce okul var. Oradaki çocuklar uzaktaki küçük evlerinin üstüne durmadan yağan ve yığılan bu beyaz kar parçalarına çığlardan korkarak ürpertiyle bakarlar. Kışı bayram yapın çocuklarım çok güzel. Fakat kışın kendilerine yoksulluk ve ölüm getirdiği binlerce çocuğu da düşünün. Küçük Duvarcı 11 Aralık Pazar Babasının elbisesinden yapılma, üzerinde kireç ve alçı izleri bulunan bir ceket giymiş olduğu halde küçük duvarcı bugün geldi. Babam onun gelmesini benden çok istiyordu. Bu gelişi bizi çok sevindirdi. İçeri girer girmez, karla örtülü yamalı kasketini çıkartarak cebine koydu. Sonra yorgun işçilerin ağır aksak yürüyüşüyle basık burunlu, elma gibi yuvarlak yüzünü öteye beriye çevirerek ilerledi. Yemek salonunda çevresine bir göz attı, sonra küçük tahtalarla oynamaya başladık. Büyük bir el tarafından yapılmış gibi ayakta duran kuleler ve köprüler kurmakta bu küçük duvarcının eşsiz bir ustalığı vardı. Bütün bunları o bir küçük adam ağır başlılığıyla yapar. Bir kuleyi yapıp ötekine başlarken bana ailesinden söz açtı. Annesi babası ve kendisi bir tavan arasında oturuyorlarmış. Babası okuma yazma öğrenmek için akşam derslerine gidermiş. Anne ve babasının onu çok sevdikleri giyiminden belli. Elbisesi fakirce fakat onu soğuktan koruyacak kadar kalın. Düzgün bağlanmış kravatı annesinin elinden çıktığı belli. Babasının hemen bir dev kadar iri olduğunu söyledi. Kapılardan zorla geçermiş fakat iyi adammış ve oğlunu tavşan burunlu diye çağırırmış. Kendisi babasının tam tersidir, kısa boyludur. Saat dörtte kahvaltı ettik. Mindere oturarak etle ekmek yedik. Kalktığımızda bilmem ne için babam küçük duvarcının ceketinden sedirde kalan kireç izini silmemi istemedi. Elimden tutarak önledi. Sonradan kendisi gizlice sildi. Oynarken duvarcı ceketinin bir düğmesini kaybetmişti. Annemin onu diktiğini görünce kıpkırmızı olmuş. Şaşırmış ve nefesini tutarak anneme büyük bir duyarlılıkla bakmaya koyulmuştu. Bakması için ona bir karikatür albümü vermiştim. Farkında olmayarak resimlerdeki tuhaf yüzleri o kadar ustaca benzetiyordu ki babam bile gülmeye başladı. Küçük duvarcı bizimle beraber geçirdiği bugünden dolayı o kadar sevinmişti ki giderken şapkasını bile başına koymayı unuttu. Öyle sanıyorum ki bana sevgisini göstermek için olacak merdivenin alt basamağında bir daha tavşan gibi burnunu oynattı. Onun adı Antonio Rabucco'dur. Sekiz yaşında ve sekiz aylıktır. O günün akşamı yazım masamın üstünde babamın yazmış olduğu şu mektubu buldum. Arkadaşın orada bulunduğu zaman minderini niçin silmeni istemediğimi biliyor musun oğlum? Çünkü onun gözü önünde temizlemek kirlettiğinden dolayı onu kınamak gibi olacaktır. Böyle davranmaksa hiç de iyi kaçmaz. Şunu da unutma ki isteyerek yapmamış babasının çalışarak beyazlattığı elbiseyle kirletmişti. Çalışmanın işaretleri kir değildir. Bunlar kireç, vernik, toz ve daha bilmem neler olabilir. Fakat pislik olamaz. Çalışmak hiçbir zaman kirletmez. İşten gelen bir işçiye sakın pis deme. Elbisesinde çalışmasının izleri var demelisin. Bunu aklında tut ve küçük duvarcıyı sev. Çünkü o senin arkadaşın. Aynı zamanda bir işçinin oğludur. 1. Kartopu 16 Aralık Cuma Kar hiç durmadan yağmaya devam ediyor. Bugün okul çıkışında kar yüzünden üzüntü verici bir kaza yaşandı. Okuldan yeni çıkmış bir grup çocuk taş gibi sert ve ağır kar topları yaparak birbirlerini atmaya başladılar. Kaldırımın üzeri çok kalabalıktı. Oradan geçen bir adam sanki olacakları tahmin etmiş gibi ''Yeter artık çocuklar kimseye zarar vermeden şu oyunu bitirin'' diye seslendi. Tam bu sırada sokağın diğer tarafından acı bir feryat duyuldu. Kasketi yere düşmüş yaşlı bir adam iki elini yüzüne kapamış kıvranıyor, yanındaki çocuk da koşun yardım edin diye bağırıyordu. Her taraftan koştular, adamcağızın gözünün üstüne kartopu gelmişti. Bütün öğrenciler sürü halinde kaçışıyorlardı. Ben babamın girdiği bir kitap evinin önünde duruyordum. Arkadaşlarımdan birkaçının koşarak geldiklerini ve durup vitrine bakıyormuş gibi yaptıklarını gördüm. Cebinde bir parça ekmekle Garoni, küçük duvarcık korette ve pulcu Garofi oradaydılar. Halk ihtiyarın çevresine toplanmıştı. Bir polis ve yolcular oraya buraya koşarak soruyorlardı. Kimdir bunu kim yaptı söyleyin. Karla ıslanıp ıslanmadığını anlamak için... Çocukların ellerine bakıyorlardı. Garofi benim yanımdaydı. Onun titrediğini ve kar gibi beyaz kesildiğini gördüm. Kim yaptı, bu topu kim yaptı diye bağırışlar devam ediyordu. Garoni'nin Garofi'ye usulca hadi git kar topu atanın kendin olduğunu söyle, eğer başka birisini tutarlarsa bu bir alçaklık olur dediğini duydum. Garofi bir yaprak gibi titriyor fakat ben bilerek yapmadım ki diyordu. ''Bunun önemi yok, sen ödevini yap yeter.'' ''Cesaret edemiyorum.'' diyordu. ''Korkma, ben seninle geleceğim.'' Polis ve diğer adamlar gittikçe yükselen bir sesle ''Kim yaptı bunu?'' diye bağırıyorlardı. Haydutlar gözlüğünün camını kar topuyla kırarak adamcağızın gözünü kör ettiler, diyordu. Garofi bu sözleri duyunca yere yuvarlanacak gibi oldu. Garoni ona kesin bir dille ''Gel'' dedi. ''Seni ben savunacağım.'' Bir hastayı taşıyormuş gibi kolundan tutarak yardım etti. Garofi görülünce yapanın o olduğu anlaşılmıştı. Birkaç kişi yumruklarını kaldırmış yürüyorlardı. Garoni öne atılarak bir çocuğa karşı on kişi mi geliyorsunuz diye bağırdı. Yumruklar hemen indi. Bir polis Garofi'nin elini tuttu ve kalabalığın arasından çekerek yaralıyı taşıdıkları pastacı dükkanına götürdü. Yaralıyı görünce hemen tanıdım. Bizim apartmanın dördüncü katında ile birlikte oturan ihtiyar memurdu. Gözlerini mendille örtmüş bir sandalye dirseğine dayanmış duruyordu. Garofi korkusundan bitkin bir halde hıçkırıyor, ben bilerek yapmadım ki diyordu. Birkaç kişi ayağına kapan da af dile diye bağırarak onu yere attı. Bu sırada iki kuvvetli kol Garofi'yi ayağa kaldırdı. Yüksek sesle hayır baylar dedi. Bu olanları görmüş ve duymuş olan müdürümüzdü. Madem ki suçunu söylemek yürekliğini gösterdi, hiç kimsenin ona kaba davranmaya hakkı yok. Herkes sustu. Müdür Garofi'ye döndü. Şimdi amcadan özür dile bakalım dedi. Garofi hıçkırarak ağlayarak ihtiyarın ellerini öpüyordu. Adamcağız da yaptığına üzülen çocuğun başını okşadı. Üzülme yavrum önemli bir şey yok. Hadi şimdi evine git dedi. Babam beni kalabalığın arasından çekip çıkardı. Yolda giderken bana, Enrico sen de aynı durumda olsan suçunu itiraf etme cesaretini gösterecek miydin diye sordu. Hiç düşünmeden evet dedim. Bana temiz kalpli ve namuslu bir çocuğa yakışır şekilde söz ver dedi babam. Size söz veriyorum sevgili babacığım. Öğretmenler 17 Aralık Cumartesi Garofi bugün korku içinde öğretmenden işiteceği azarı bekliyordu. Fakat Bay Perboni derse gelmedi. Yardımcı öğretmen de ortalarda gözükmedi. Öğretmenlerin en yaşlısı olan Bayan Kromi derse geldi. İki büyük çocuk annesi olan Bayan Kromi çocuklarından biri hasta olduğundan dolayı üzgün görünüyordu. Sınıfa girdiği zaman öğrenciler gürültü yapmaya başlamıştı. Ağır bir sesle bize, ''Benim ağırmış saçlarıma saygı duyun lütfen. Ben yalnız bir öğretmen değil bir anneyim de.'' dedi. Artık kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Saygı nedir bilmeyen Franti bile onunla gizliden alay etmekle yetindi. Annem der ki onun bu utangaç duruşu ve duyulmayacak kadar ince sesiyle hiç bağırmadan çocukları yönetmesi anlaşılır gibi değil doğrusu. En haşarı öğrencileri bile bir parmak işaretiyle susturmasını bilir ve sınıfı bir mabet gibi sessizdir. Çok hoşuma giden bir bayan öğretmen daha var ki birinci sınıfın üç numaralı dersanesindedir. Pembe yüzlü genç bir kadın olup yanaklarının ortasında iki küçük çukur var. Kırmızı tüylü bir şapka giyer, her zaman neşeli görünür. Sınıfı da hep neşeli bir halde tutar. Daima gülümser, sesi o kadar güzeldir ki bağırdığında insan şarkı söylüyor sanır. Sessizlik sağlamak için cetveliyle durmadan masasına, arada bir de hafifçe çocukların eline vurur. Öğrenciler okuldan çıkınca onları sıraya koymak, birinin yakasını düzeltmek, ötekinin paltosunu kapatmak için arkalarından koşar. Kavga etmemeleri için sokağa kadar onları izler. Ana babalarına onları evde cezalandırmamaları için ricada bulunur. Öksürenler için yanında haplar taşır, üşüyenlere atkısını verir. Manto ve atkısından çekerek onu öpmek isteyen küçükler tarafından durmadan saldırıya uğrar. Gönüllerini hoş etmek için onlara yakınlık gösterir. Güzel gülümseyişi yanaklarındaki gamzeleri ortaya çıkartır. Bu hoş bayan öğretmen aynı zamanda resim öğretmenidir. Bütün gün çalışarak annesini ve kardeşini geçindirir. Yaralının yanında 18 Aralık Pazar Kar topuyla yaralanan yaşlı memurun yeğeni sözünü ettiğim kırmızı tüylü şapka giyen bayan öğretmenin sınıfında bulunuyor. Bugün onu kendisini oğlu gibi yetiştiren amcasının evinde gördük. Derslerimi henüz bitirmiştim ki babam hadi gözüne kar topu gelen komşumuzu görmek için yukarı çıkalım dedi. İhtiyarın yattığı oda biraz karanlıktı. Yastıklara dayanarak yatakta oturuyordu. Karısı başucunda duruyor ve odanın bir köşesinde küçük yeğeni oynuyordu. İhtiyarın gözü sarılıydı. Babamı görünce sevindi. Oturduk, bize iyi olduğunu, gözünün kör olmadığını, birkaç güne kadar tamamen iyileşeceğini anlattı. Bu kötü bir rastlantıydı. O zavallı çocuğun yaşadığı korkuya çok üzüldüm diye ekledi. Sonra kendisine bakan doktoru gözlediğini söyledi. Tam bu sırada kapının çalındığını duyan işi işte odur dedi. Kapı açıldı. Bilin bakalım gelen kimdi? Uzun paltosuna bürünmüş Garofi. Eşiğin üstünde başı öne eğik duruyor, içeri girmeye cesaret edemiyordu. İhtiyar kim o diye sordu. Babam, size kartopu atan çocuk dedi. İhtiyar elini Garofi'ye uzattı. Gel yavrucuğum sen gel. ''Yaralının durumunu öğrenmeye mi geldin sen?'' dedi. ''Şimdi daha iyiyim. Merak etme. Hemen hemen tamamıyla iyileştim.'' Garofi ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Şaşkın bir halde yatağa yaklaştı. İhtiyar çocuğu okşadı fakat onun sanki dili tutulmuştu. Konuşamıyordu. ''Yaşlı adam nihayet geldiğin için teşekkür ederim. Annene babana üzülecek bir şey olmadığını söylersin.'' dedi. Garofi bir türlü söylemeye cesaret edemediği bir şey varmış gibi kımıldamadan duruyordu. Ne istiyorsun bana söyleyecek bir şeyin mi var dedi ihtiyar. Hayır ben diyebildi. Öyleyse güle güle yavrucuğum kalbin rahat olarak gidebilirsin. Garofi kapıya yöneldi fakat yanına gelince durdu. Dikkatle kendisine bakan ihtiyarın yeğenine dönerek birden paltosunun altından bir şey çıkarttı ve aceleyle çocuğun eline tutuşturdu. Bu senin için diyerek şimşek gibi gitti. Çocuk paketi amcasına getirdi. Üzerinde bunu size armağan ediyorum yazan paket açıldığında herkes şaşkınlığa uğradı. Bu zavallı Garofi'nin o ünlü albümü posta pulu koleksiyonuydu. Hep sözüne ettiği o kadar umut bağladığı kendisine nice yorgunluğa mal olan biricik hazinesini onlara hediye olarak getirmişti. Zavallı çocuk bağışlanmasını sağlamak için adeta hayatının yarısını vermiş oluyordu. İrade 28 Aralık Çarşamba Eminim ki sınıf arkadaşlarım arasında küçük Floransa'nın yaptıklarını tekrarlama cesareti gösterecek olan ancak Stardy'dir. Bu sabah okulda iki mutlu olay, iki mutlu kişi vardı. Garofi sevinçten çılgın bir halde çünkü albümünü geri verdiler hem de üç aydan beri istediği Guatemala Cumhuriyeti'nin üç bulu eklenmiş olarak. Stardy ise ikincilik ödülünü aldı. Böylece Derosiden sonra sınıfın ikincisi oldu. Buna herkes şaştı. Ekim ayında babası onu okula getirerek hepimizin önünde Allah size dayanma gücü versin çünkü benim oğlumun anlama yeteneği oldukça azdır dediği düşünülürse bu sonucu kim bekleyebilirdi ki? O zamandan beri bütün öğrenciler ona odun kafalı diyordu. Fakat Stardy içinden ya ölürüm ya başarırım diyordu. O artık gece gündüz evinde okulda gezerken görülmemiş bir dayanma ve katlanma gücüyle durmadan, yumruklarını sıkarak, çevresine bakılmadan çalışmaya koyuldu. Kendisiyle alay edenlere aldırmadan, çalışmasını önleyenleri tekmeleyerek bütün sınıfın kalın kafalı dediği bu çocuk herkesin önüne geçti. Matematikten bir kelime anlamaz, yazılı ödevlerini saçmalıklarla doldurur ve en kolay şeyleri aklında tutamazken, şimdi problemler çözüyor, yalnızsız yazıyor, dersleri en ufak bir hata yapmadan ezberliyordu. Zaten bodur görünüşü, omuzları arasına yerleşmiş dört köşe kafası, kocaman elleri ve sert sesi, onun çelik bir iradesi olduğunu göstermeye yeterdi. Yırtık gazete parçaları ve tiyatro ilanlarından bile bir şeyler öğrenmeye çabalardı. Biraz parası birikince hemen bir kitap alırdı. Daha şimdiden küçük bir kitaplığı var. Sevinçli bir zamanında evine gittiğimizde kitaplığını bana göstereceğini ağzından kaçırdı. Kimseyle konuşmaz, kimseyle oynamaz, sırasının üzerinde çenesini yumruğuna dayalı tutar öğretmeni dinlerdi. Kim bilir zavallı Stardy ne kadar çalışmak zorunda kalmıştı. Bu sabah öğretmen keyifsiz ve sabırsız günlerinden birinde olduğu halde madalyayı ona verirken ''Aferin Stardy, sabırla her konuda başarı kazanılır, seni kutlarım'' dedi. Stardy başarısından dolayı asla böbürlenmemişti, hatta gülmedi bile. Sırasına döndüğünde çenesini yeniden iki yumruğunun üstüne dayadı ve daha derin bir dikkatle dersi izlemeye koyuldu. En hoş olay okuldan çıktığımızda oldu. İri yüzü ve gür bir sesi olan, kendisi gibi bodur ve dolgunca bir adam olan babası onu beklemeye gelmişti. Oğlunun madalya getireceğini ummadığı için ona inanmak istemiyordu. İnanması için öğretmenin tanıklık etmesi lazımdı. Öğretmenin övücü, yüceltici sözlerine karşılık şimdi kahkahayla gülüyordu. Oğlunun ensesine hafif bir tokat vurarak, Aferin be benim koca kafalım diyor yüzünde şaşkın bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Orada bulunanların hepsi gülümsüyordu. Yalnız Stardi sakin görünüyordu ve daha şimdiden dudaklarında yarınki dersinin mırıltıları vardı. Öğretmenin Değeri 31 Aralık Cumartesi. İnanıyorum ki arkadaşın Stardi öğretmeninden hiçbir zaman şikayet etmez. Öfkeli bir ifadeyle Öğretmen keyifsiz ve sabırsız günlerinden birindeydi diyorsun. Biraz düşün ki sen de ne kadar çok sabırsızlanıyorsun. Hem de kime karşı, anne babana karşı ki onları üzmek çok büyük suçtur. Öğretmenin sabrı taştığında pek çok kez haklı olabilir. Uzun yıllardan beri çocuklar için yoruluyor. İçlerinde kendisini seven saygılı davranan birkaç öğrencisi olsa bile Çoğu onun iyi niyetini kötüye kullanan ve çektiği sıkıntıları düşünmeyen değer bilmezlerden başka bir şey değil. Ne yazık ki siz ona hoşnutluktan çok sıkıntı veriyorsunuz. Onun yerinde dünyanın en sabırlı biri bile olsa yine kendisini öfkeye kaptırırdı. Bilir misin öğretmenin hasta olduğu halde kaç derse gelmiş, ayağa kalkamayacak kadar hasta olmadıkça okuldaki görevinin başında olmuştur. Acı çekerken sabırsızlık göstermesi olağan değil midir? Hele acı çektiğini bildiğiniz halde kendisini üzmenizi görmek baban için ne büyük acıdır. Öğretmene saygı besle ve onu sev oğlum. Çünkü baban da onu seviyor ve ona saygı duyuyor. Çünkü kendisini unutacak olan bu kadar çocuğun mutluluğu için yaşamını harcıyor. Onu sev çünkü o senin zekanı açıyor ve ruhunu yüceltiyor. İleride sen büyüdüğün zaman, o ve ben artık dünyada bulunmadığımız zaman onun anısı benimkinin yanında aklına gelecek ve kuşkusuz 30 yıl sonra bile onun iyi yüzünün bugün kavrayamadığın değerli ve yorgun anlamı sana üzüntü verecek. Onu sevmediğin belki kendisini üzdüğün için utanacaksın ve acı duyacaksın. Öğretmenini sev çünkü o ülkenin her yanına dağılmış 50 bin öğretmenden oluşan büyük ilk öğretim topluluğunun bir parçasıdır. Onlar seninle birlikte büyüyen binlerce çocuğun ruhuna ışık tutmaktadır. Değerleri iyi anlaşılmamış olan bu fikir yapıcıları ülkemize bugünkünden daha iyi yeni kuşaklar hazırlamaktadır. Sana iyilik yapanlara, hele bunlar arasında aileden sonra birinci sırada gelen öğretmenine saygı beslemezsen, bana karşı beslediğin sevgiyi yapmacık bulacağım. Öğretmenini benim kardeşimmiş gibi sev. Seni okşadığı zaman da, azarladığı zaman da, haklı olduğu, haksız göründüğü zaman da sev. Neşeli ve sevimli olduğu zaman da sev onu. Fakat kederli olduğu zaman daha da çok sev. Öğretmen adını her zaman saygılı bir dille söyle. Baba kelimesinden sonra bir insanın diğer bir insana söyleyebildiği, en yüce, en kutsal ve en tatlı isim budur. Baba Yardımcı Öğretmen 4 Ocak Çarşamba Babamın hakkı var. Öğretmenimizin huysuzluğunun nedeni hasta olmasıydı. İşte üç günden beri yerine o tüysüz çok genç görünen yardımcı öğretmen geliyor. Fakat bu sabah peş peşe aksiliklerle karşılaştı. İlk iki gün onun yumuşaklığından yararlanan öğrenciler sınıfta çok gürültü ettiler. Yardımcı öğretmenin direnme gücü yoktu ve ceza vermeyerek ''Rica ediyorum lütfen susun'' demekle yetiniyordu. Ama öğrenciler bu sabah sınırı aştı. O kadar gürültü yaptılar ki artık onun sesi duyulmuyordu. Öğretmen boşuna rica ediyor ve yalvarıyordu. Müdür iki kez kapının eşiğinde göründü ve sınıfa baktı. O gider gitmez gürültü yine bir çırpıda olduğu gibi başlıyordu. Garoni ve Derosin'in arkadaşlarına dönerek yaptıklarının ayıp olduğunu, uslu oturmalarını söylemek ister gibi işaret etmeleri boşunaydı. Kimse aldırış etmedi. Dirseğini çekmecesine, yumruklarını çenesine dayamış, belki ünlü kitaplığını düşünen Stardy ile posta pulu koleksiyoncusu sivri burunlu Garofi'den başka oturan kimse yoktu. Diğer öğrenciler bağırıyorlardı, gülüyorlardı Kalem uçlarını sıralarına saplayıp oynuyorlar, çorap bağlarından çıkartılmış lastiklerle birbirlerine kağıt fırlatıyorlardı. Öğretmen bazen birisinin kolunu tutarak sallıyor, bir diğerini duvara çevirerek ayağa dikiyor fakat bir türlü başa çıkamıyordu. Artık ne yapacağını şaşırmıştı. ''Neden böyle yapıyorsunuz, bana azar mı işittirmek istiyorsunuz?'' diye yakınıyordu. Sonra masanın üzerine yumruğuyla vuruyor, hırsından ağlamaklı bir sesle ''Susun, susun'' diye bağırıyordu. Bu ses insanın yüreğini burkuyor fakat gürültü durmadan artıyordu. Franti ona kağıttan bir ok attı. Kimisi kedi gibi miyavlıyor, kimisi eliyle başına vuruyordu. Her şey öylesine altüst olmuştu ki anlatması bile zor. Bu sırada Hademe birden içeri girdi öğretmene yöneldi. ''Müdür bey sizi istiyor'' dedi. Öğretmen umutsuz bir hareketle kalktı, hızla dışarı çıktı. Şimdi gürültü büsbütün artmıştı. Birdenbire Garoni yumruklarını sıkarak yerinden fırladı. Yüzü sapsarıydı ve heyecandan titreyen bir sesle bağırıyordu. Artık bu gürültüye patırtıya son verin hayvanlar. Öğretmenin iyiliğini alçakça sömürüyorsunuz. Kemiklerinizi kıracak olsaydı köpekler gibi titrerdiniz. Siz alçaklar sürüsüsünüz. İşte yemin size, öğretmen geldiğinde gürültü yapanın ya da onunla alay edenin dışarı çıktığımız zaman dişlerini kırarım. Babasının gözünün önünde de olsa söylediğimi yapacağım. Herkes sustu. Gözleri alevle doluydu Garoni'nin. Onu seyretmek ne kadar hoştu. Tıpkı kükremiş bir aslan yavrusu gibiydi. Bakışlarıyla en azalıları hızla süzdü. Hepsi başlarını eğmişti. Yardımcı öğretmen gözleri kızarmış olarak döndüğünde artık sınıfta soluk bile duyulmuyordu. Önce şaşırdı, sonra Garoni'yi henüz titrer bir halde görünce anladı. Bir kardeşe söylüyormuş gibi iyilik dolu bir sesle, teşekkür ederim Garoni, dedi. Starde'nin Kütüphanesi 6 Ocak Cuma Okulun tam karşısındaki evlerden birinde oturan Starde'ye gittim. Kütüphanesini görünce gıpta ettim doğrusu. Stardy zengin olmadığı için çok kitap alamazdı fakat okul kitaplarını ve armağan edilenleri özenle saklardı. Eline geçen parayı kitapçıya verirdi. Böylelikle küçük bir kitaplık kurmuş oldu. Babası kitaba ilgisini görünce ona cevizden küçük yeşil perdeli bir kitap dolabı almış ve bütün kitaplarını hoşuna giden renklerle ciltlemişti. Perde çekirdiğinde her renkte arkalarına yaldızlarla adları yazılmış 3 sıra kitap görünür, resimlerle süslü, öykü, şiir, gezi ve bunun gibi kitapları vardır. Stardy kitapları renklerine göre dizmeyi çok iyi bilir. Beyaz kırmızının, sarı siyahın, mavi beyazın yanında. Uzaktan bile seçilebilen bu görünüş gözü okşar. Ara sıra bu renklerin karışımını değiştirmekten de zevk duyar. Kitaplarının adlarını bir kütüphaneci gibi küçük bir deftere yazmıştır. Ciltlerini yoklayarak, tozlarını alarak, yapraklarını karıştırarak kitaplarıyla çok ilgilenir. Yaprakları üfleyerek, iri elleriyle onları ne kadar özenerek açtığını bir görseniz, kitapları daha yenidir sanırsınız. Benim kitaplarım çok kötü durumda. Satın aldığı her yeni kitap ona bayram günü yaşatır. Kitabı okşar, tozlarını siler, diğerlerinin arasına yerleştirir. Sonra her tarafına bakmak üzere tekrar alır ve değerli bir hazine gibi üzerine titreyerek saklar. Tam bir saat Stardi bana kitaplarını gösterdi. Okumaktan gözleri ağrıyordu. Babası bir ara bulunduğumuz odadan geçti, elini birkaç defa oğlunun ensesine dokundurdu. Kaba sesiyle umutlu ve anlamlı konuştu. ''Bu Tunç kafa için ne diyorsunuz? İnanıyorum ki bu koca kafa bir şeyler başaracak.'' dedi. Stardy bu sert baba okşayışı altında büyük bir av köpeği gibi gözlerini yarı kapıyordu. Bilmem ki onun artık niçin şaka yapmaktan çekiniyordum. Benden yalnız bir yaş büyük olduğuna inanamıyorum. Kapının eşiğinde hep somurtkan duran yüzüyle bana alasmadık dediği zaman büyük bir adama söylüyormuş gibi az daha saygılarımı sunarım diyecektim. Eve dönünce bunu babama anlattım. Anlayamıyorum Stardy iyi yetişmiş ve zeki bir çocuk değil diyordum. Hemen hemen aptal denecek bir yüzü var. Böyle olmakla beraber benim üzerimde neden etkisi fazla? Babam, çünkü onda karakter var dedi. Stardine'in yanından geçtiğim bir saat içinde elli kelime söylemedi. Bana bir oyuncak göstermedi. Bir kez olsun gülmedi. Bununla beraber onunla bulunmak yine de hoşuma gidiyordu. Bunu söylediğim zaman babam hemen ekledi. Çünkü ona saygı duyuyorsun. Saygı beslemeni sağlayan da onun karakterli oluşudur dedi. Demirci'nin oğlu 9 Ocak Pazartesi Doğrusu Pirekosi'ye de saygım var. Yüzü her zaman üzgün, ürkek tavırlı, masum bakışlı bu çocuk Demirci'nin oğlu Prekosi. O kadar utangaçtır ki en ufak bir hata yaptığında hemen affedersiniz diye söze başlar. Her gün rahatsız olduğu halde yine de yılmadan çalışır. Duyduğuma göre babası her zaman evine sarhoş gelirmiş ve hiç sebepsizce çocuğun kitaplarını defterlerini yere atar sonra da onu dövermiş. Zavallı çocuk yüzü mor lekelerle dolu gözleri ağlamaktan kızarmış olduğu halde okula gelir. Fakat babasından dayak yediği hiçbir zaman kendisine söyletilemez. Öğretmenimiz bir gün köşesi yanmış defterini kendisine göstererek defterinizin köşesini siz yakmadınız değil mi demişti. O da titreyen bir sesle ''Affedersiniz onu ateşe ben düşürdüm'' diye karşılık verdi. Hepimiz biliyorduk ki onu yakan babasıydı. Sarhoş olduğu için Prekosi'nin çalıştığı masaya çarpmış ve lambayı devirerek zavallı çocuğun defterini yakmıştı. Prekosi bizim oturduğumuz binanın tavan arasında oturur ve kapıcı kadın her şeyi anneme anlatır. Dil bilgisi kitabı almak için para isteyen Prekosi'yi babasının bağırarak ve tekmeleyerek merdivenlerden yuvarladığını bir gün kız kardeşim Silvia gördü. Prekosi'nin babası sürekli içer, hiç çalışmaz. Aile açlıktan ölecek durumdadır. Zavallıcık kaç kere okula aç gelmiş. Arkadaşının verdiği küçük bir dilim ekmeği ve birinci sınıftaki öğretmenin usulca uzattığı elmayı bir kenarda yemiştir. Prekosi hiçbir zaman kimseye ben açım babam yiyecek almıyor demez. Babası bazen okulun önünden geçer. Patlak gözleri, dağınık saçları ve kapkara yüzüyle korkunç görünür. Dizlerinin üzerinde sallanır bir halde oğlunu almaya gelir. Savallı çocuk sokakta babasını görünce titremeye başlar ama yine de gülerek ona koşar. Babası ise ona hiç aldırış etmez. Kim bilir neler düşünür. Savallı Prekosi Yırtılmış defterlerini kendi diker, eksik kitaplarını arkadaşlarından ödünç alarak çalışır. Gömleğinin yırtıklarını toplu iğneyle tutturur. İçinde ayaklarının oynadığı büyük ayakkabıları, parça parça olmuş pantolonu ve kolları dirseklerine kadar sıvanmış uzun etekli ceketiyle onun jimnastik yaptığını görmek insanın yüreğini sızlatır. Öğrenmek için çok okur, çok uğraşır. Eğer evinde rahat çalışabilseydi birincilerden olurdu. Pirekosi bu sabah okula geldiğinde yanağının üzerinde koca bir tırnak yarası vardı. Arkadaşları hemen etrafını sardılar. ''Bunu mutlaka baban yapmıştır. Artık bu kez saklayamazsın. Onu müdüre söyle de karakola çağırsınlar.'' diyorlardı. Fakat Pirekosi kıpkırmızı kesildi. ''Hayır hayır bu doğru değil. Babam beni hiçbir zaman dövmez.'' diye bağırırken sesi titriyordu. Oysa bütün ders süresince gözyaşları sırasının üzerine damlıyor ve birisi kendisine baktığında üzüntüsünü belli etmemek için gülümsemeye çalışıyordu. Zavallı Prekosi Yarın Derosi, Koretti ve Nelli bizim eve gelecekler. Prekosi'ye de gelmesi için söylemek istiyorum. Bizimle beraber kahvaltı eder. Ona kitaplar vereceğim. Onu neşelendirmek için evi alt üst edeceğim. Ceplerini meyvelerle dolduracağım. Bu kadar iyi kalpli ve her güçlüğe dayanan bu mert çocuğu bir kez de sevinçli ve güler yüzlü görmek istiyorum. Güzel bir ziyafet 12 Ocak Perşembe Benim için yılın en güzel perşembelerinden biri. Saat tam dörtte Derosi, Koretti ve Küçük Kambur Nelly gelmişlerdi. Prekosi'ye babası izin vermedi. Derosi ile Korette sokakta sakat kollu, kırmızı saçlı manav kadının oğlu Crossy'ye de rastlamışlardı. Kolunun altında kocaman bir lahana taşıyordu. Onu yüz kuruşa satacak ve parasıyla bir kalem alacaktı. Arkadaşlarım bunu anlatırken hala gülüyordu. Savallı küçük Crossy, Amerika'da bulunan babası bu günlerde gelebileceğini yazdığı için çok sevinçliymiş. Oh, iyi kalpli arkadaşlarımla geçirdiğim şu güzel 2 saat Derosi ile Koretti sınıfın en neşeli çocuklarıdır. Babam onları çok sevdi. Kahverengi gömleği ve kedi derisinden şapkasıyla şu Koretti afacanı el avuca sığmıyordu. Sabahleyin erkenden yarım araba odun boşaltmıştı. Böyle olduğu halde evin her yanına koşuyor, her şeye dikkatlice bakıyor ve durmadan konuşuyordu. Tıpkı bir sincap gibi çevikti ve neşe doluydu. Mutfağa girerek aşçı kadına kömür ve odunu kaça aldığını sordu ve babasının fiyatlarını bildirdi. Hep babasından, onun askerlik anılarından konuşuyor, Koretti'nin bütün davranışlarından bir soyluluk seziliyordu. Babamın dediği gibi oduncu dükkanında doğmuş ve büyümüş olsa bile Koretti'nin kalbinde yüce ve temiz duygular var. De Rossi bizi çok eğlendirdi. Coğrafya dersini bir öğretmen kadar biliyor, gözlerini kapayarak işte bakın bütün İtalya'yı görüyorum. İonye denizine kadar uzanan Apenin dağları, şurada burada akan neşeli nehirler, beyaz şehirler, körfezler, mavi koylar ve yeşil adalar.'' diyordu. Bir tanesini bile unutmayarak atlarını sanki haritada buluyormuş gibi sırayla bir solukta sayıyordu. Sarı kıvırcık saçlı başını dik tutarak gözleri kapalı bir heykel gibi duran güzel de izlemek gerçekten zevktir. Yarından sonra Kral Viktor Emanuel'in ölüm yıldönümü töreninde okuyacağı bir yazıyı bir saat içinde hemen ezberliği verdi. Neyli de siyah önlünün kenarını eliyle evirip çevirerek ona sevgi ve saygıyla bakıyor, gönül üzgünlüğünü yansıtan, içinin temizliğini belirten derin anlamlı gözleriyle gülümsüyordu. Bu ziyaret beni çok sevindirdi. Anısı benliğimde ve kalbimde sönmez kıvılcımlar bırakacak. Küçük Neli'nin ona kollarını veren iri yapılı bir arkadaşı tarafından koltuklanıp götürülmesi çok hoştu. Hem yürüyor hem de yüksek sesle gülüyordu. Yemek salonuna girdiğimde maskara kamburu canlandıran Rigoletto tablosunun orada bulunmadığına dikkat ettim. Çocuklar gelmeden önce Neli görmesin diye babam onu kaldırtmıştı. Franti okuldan kovuldu. 21 Ocak Cumartesi Aramızda sevimsiz sayılabilecek tek kişi vardı, o da Franti. Bu kötü kalpli çocuktan iğrenirim. Çocuğundan sızlanmak üzere bir baba okula gelince o çok sevinir, biri ağlasa o güler. Garoni'nin önünde titrediği halde kendini savunamayan küçük duvarcıyı döver. Sakat kollu Krosi'yi rahatsız eder. Herkesin saygı duyduğu Prakosi ile dalga geçer. Bir çocuğu kurtardığı için koltuk değneğiyle yürüyen, ikinci sınıftaki Robert diye varıncaya kadar herkesle alay eder. Hep zayıf olanları kışkırtır, iş kavgaya varınca vahşileşir ve düşmanını elinden geldiği kadar sert vuruşlarla sindirmeye çalışır. Saçlarının gizlediği dar alnında ve korkunç gözlerinde insana tiksinti veren bir şeyler vardır. Franti hiçbir şeyden çekinmez, öğretmeni küçümser, becerebildiğini umarsa çalar, sonra da inanılmaz bir yüzsüzlükle inkar eder. Hemen daima birisiyle kavgası vardır. Yanındakilere batırmak için sınıfa büyük iğneler getirir. Kendi ceketinin düğmelerini koparttığı gibi başkalarınınkini kopartmaktan da zevk duyar. Kitapları, ders ve cep defterleri mürekkep lekesiyle doludur. Pis ve yırtıktır. Cetbeli çatlak, kalemleri dişlenmiş, tırnakları kemirilmiştir. Elbisesi ise dövüşlerden kalan yırtıklarla doludur. Annesinin üzüntüden hasta olduğunu, babasının ise onu üç defa evden kovduğunu söylüyorlar. Annesi arada bir oğlunun durumunu öğrenmek için okula gelir ve daima ağlayarak döner. Franti bütün ders arkadaşlarından, okuldan ve öğretmenden nefret eder. Öğretmen kötü davranışlarını bazen görmezden gelir. O ise işi daha da azıtır. Bay Perboni onu tatlılıkla yönetmeyi denediği zaman Franti alay eder. Sert bir dille çıkıştığı zamansa yüzünü elleriyle kapıyarak ağlar gibi yapar oysaki utanmadan sırıtır. 3 gün için okuldan uzaklaştırılmış fakat okula daha saygı tanımayan birisi olarak dönmüştü. Bir gün Derosi ona "Yeter artık." demişti. "Öğretmeni çok üzüyorsun." Franti karşılık olarak elindeki çiviyi karnına batıracağını söyleyerek onu korkutmak istedi. Nihayet bu sabah uyuz bir köpek gibi okuldan kovuldu. Öğretmen Garoni'ye üzerinde çalışmak üzere bir öykü ödevi verdiği sırada Franti yere bir fişek attı. Büyük bir gürültüyle patlayan fişek sınıfı bir anda savaş alanına çevirdi. Bütün öğrenciler yerlerinden sıçradı. Öğretmen çık dışarı Franti diye bağırarak yerinden kalktı. Franti gülerek ben yapmadım dese de öğretmen derhal dışarı çık dedi. Bu kez Franti hayır çıkmıyorum yerimden bile kımıldamayacağım diye cevap vermez mi? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu kaba karşılık üzerine öğretmen soğukkanlılığını kaybederek Franti'nin üzerine atıldı ve kolundan tutup çekti. O bağırarak tepiniyor ve dişlerini sıkıyordu. Öğretmen onu sürükleyerek zorla dışarı çıkarttı. Müdürün yanına götürdü. Biraz sonra sınıfa yalnız döndü ve öfkeyle soluyarak masasına geçti. Başı ellerinin arasındaydı. Onun bu yorgun ve üzgün halini görmek hepimizi duygulandırdı. İçini çekerek, 30 yıllık bir öğretmenlik yaşamından sonra dedi. Herkes soluğunu tutmuştu. Öğretmenin elleri sinirden titriyor ve alnının ortasındaki kırışıklık bir yara gibi derinleşiyordu. Zavallı öğretmen, herkes acımış, üzülmüştü. Derosi ayağa kalktı. Üzülmeyin öğretmenim dedi. Hepimiz sizi çok seviyoruz. Bu sözler üzerine öğretmen rahatlamış göründü ve dersimize yeniden başlayalım çocuklarım diye tekrar söze döndü. Kıskançlık 25 Aralık Çarşamba Ödevlerini hazırlamakta en başarılı olan yine Derosi seçilmişti. Halbuki Votini birinciliği alacağına çok güveniyordu. Biraz kendini beğenmiş ve süsüne düşkün olsa bile Votini'yi severim. Fakat artık sıra komşum olduğu zamandan beri hoşuma gitmiyor. Çünkü Derosi'yi çok kıskanıyor. Onunla yarışmak istiyor ve çok çalışıyor. Ama Derosi her konuda Votini'ye karşı üstündür. Carlo Nobis de Derosi'yi kıskanır. Fakat kendini beğenmişliğinden dolayı kıskançlığının anlaşılmasına fırsat vermez. Votini ise kendine kötülük eder. Derosi'den daha düşük not aldığı zaman sızlanır ve öğretmenin haksızlık yaptığını iddia eder. Derosi her zamanki gibi sorulara çabuk ve doğru karşılık verdiğinde Votini başını eğer ve onu duymuyormuş gibi görünür. Gülmeye çalışır fakat gülüşleri sahtedir. Bu halini herkes bildiğinden öğretmen Derosi'yi övdüğü zaman Votini'nin kızgın yüzünü görmek için başlar ona döner ve küçük duvarcı ona bakıp tavşan gibi burnunu oynatır. Bu sabah öğretmen sınıfa girdi sınavın sonucunu bildirdi. Çocuklar birinciliği on numara alan Derosi kazandı. Votini birden boğazı yırtılacakmış gibi öksürmeye başladı. Öğretmen ona baktı, onun derdini anlamıştı. Çocuklar dedi, kıskançlık yılanının kalbinize girmesine izin vermeyin. Bu öyle zehirli bir yılandır ki zihninizi kemirir ve kalbinizi karartır. Derosi'den başka bütün öğrenciler Votini'ye baktılar. Votini cevap vermek istediyse de yapamadı. Yüzü bembeyaz oldu, taş gibi donup kaldı. Sonra Bay Perboni derse başladığında Votini bir kağıt üzerine büyük harflerle şunları yazdı. Ben kayırma ve haksızlık sayesinde birincilik kazananlara kıskanmam. Votini bu notu Derosi'ye göndermek için yazmıştı. O sırada çocukların kulaktan kulağa fısıldaştıklarını gördüm. Sonra içlerinden birinin çakısıyla kağıttan bir madalya kestiğini ve üzerine siyah bir yılan resmi yaptığını fark ettim. Votini de bunu görmüştü. Öğretmen bir an için dışarı çıktığında Derosi'nin arkadaşları kıskan çocuğa bu kağıt madalyayı törenle vermek için yerlerinden kalktılar. Bütün sınıf bu töreni görmeye hazırlanıyordu. Votini ise bütün vücuduyla titriyordu. O sırada Derosi onu bana verin diye bağırdı. Çocuklar bu isteye uydular. Daha iyi ya bu ödülü kendisine sen sunmalısın dediler. Derosi kağıttan madalyayı aldı parça parça etti. Bu sırada öğretmen sınıfa girdi ve tekrar derse başladı. Gözlerimi Votini'den ayırmıyordum. Şaşkınlıktan kıpkırmızı olmuştu. Yazdığı kağıdı yavaşça aldı ve dalgın bir halde yuvarlayarak ağzına koydu. Birkaç defa çiğnedikten sonra da sıranın altına tükürdü. Sınıftan çıktığımızda Derosi'nin önünden geçerken heyecanlanan Votini kurutma kağıdını yere düşürmüştü. Derosi eğilip kağıdı yerden aldı ve nazikçe Votini'ye uzattı. Votini kağıdı alıp çantasına koyarken Derosinin yüzüne bile bakmaya cesaret edemedi. Franti'nin annesi 28. Cumartesi Votini'yi yola getirmek kimsenin harcı değil. Sanırım imkansız bir şey bu. Dün sabah müdür bey dersinde Derozzi'ye okuma kitabındaki her nereye baksam ey Allah'ım hep seni görürüm. Dizesini ezbere bilip bilmediğini sordu. Derosi bilmem diye yanıt verince Votini hemen atıldı. Fakat söylemesine zaman kalmadı. Çünkü tam bu sırada üstü başı karla kaplı, ak saçları darmadağınlık halde Franti'nin annesi aniden sınıfa girdi. Sekiz günlük uzaklaştırma alan oğlunu önüne katmış itiyordu. Acıklı bir durum karşısındaydık. Kadıncağız diz çökerek müdürün ellerini tutuyor, yalvarıyordu. ''Lütfen müdür bey'' diyordu. ''Oğlumu yeniden okula almakla yapacağınız iyiliği benden esirgemeyin. Üç gündür onu evde saklıyorum. Babası olanlardan haber alırsa onu gerçekten öldürür. Bana acıyın. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Size yalvarırım.'' Müdür onu dışarı çıkartmak istiyor fakat o ağlayarak, yalvararak direniyordu. ''Ah eğer bu çocuğun bana verdiği üzüntüleri bilseydiniz acırdınız. Benden iyiliğinize esirgemeyin. Umarım ki değişecektir. Benim günlerim artık sayılı müdür bey. Yarı ölüyüm ben. Hiç olmazsa büsbütün ölmeden önce oğlumun değiştiğini göreyim.'' Kadıncağız hıçkırıklarını tutamadı. ''Çünkü bu benim çocuğumdur. Onu seviyor ve umutsuzluktan ölüyorum. Onu okula tekrar alın müdür bey.'' ''Yaşamı kara yazgılı bir anneye acıyın ve bir aile yıkımını önleyin.'' Savallı kadıncağız hıçkırarak ellerini yüzüne kapamıştı. Franti başını eğmiş, duygusuz duruyordu. Müdür ona baktı, bir süre düşündükten sonra ''Hadi Fıranti yerine git.'' dedi. Savallı anne rahatlamış ve müdüre teşekkür yağdırmaya başlamıştı. Kapıya doğru giderken gözlerini silerek şunları söyledi. ''Oğlum artık usludur.'' Çocuklar siz de biraz katlanmasını bilin. Teşekkür ederim müdür bey. Büyük bir iyilik yaptınız. Teşekkür ederim öğretmenim. Zavallı bir anneyi hoş görünüz. Özrümü bağışlayınız. Kapının eşiğinden oğluna yalvaran bir bakış fırlattı. Sonra sararmış ve bitkin bir halde gitti. Merdivenin altından öksürük sesleri geliyordu. Müdür gözlerini frantiye dikerek ve bir süre ayırmayarak baktı. Sonra derin bir sessizlik içinde hepimizi sarsan şu sözleri dokunaklıca söyledi. ''Franti, anneni öldürüyorsun. Bir daha arkadaşlarınla ve herkes de iyi geçin.'' Hepimiz Franti'ye döndük. O alçaksa hala sırıtıyordu. Haklı bir ödül 4 Şubat Cumartesi Bu sabah başarılı öğrencilere ödüllerini vermek üzere sınıfımıza müfettiş geldi. Siyah elbise giymiş sakallı biriydi. Çıkış saatinden biraz önce müdürle birlikte sınıfa giren müfettiş öğretmenimizin yerine oturdu. Birkaç çocuğa sorular sordu ve birincilik madalyasını de verdi. İkinci madalyayı vermeden önce kendisiyle fısıldayarak konuşan müdürü ve öğretmeni dinledi. Herkes merak içindeydi. Acaba ikincilik madalyasını kim alacak? Müfettiş biraz sonra yüksek sesle açıkladı. İkinciliği bu hafta Pietro Pirekosi kazandı. Çünkü evinde, okulda çalışıyor, derslerini iyi biliyor, güzel yazı yazıyor ve okuldaki davranışı çok iyi dedi. Bütün öğrenciler bu sonuçtan memnundular. Prekossi'ye döndüler. Prekossi kalktı, o kadar utanıyordu ki ne yapacağını bilemedi. Müfettiş, yanıma gelir misin dedi. Prekossi sırasından sıçrayarak öğretmenin masasının yanına gitti. Genel müfettiş, balmumu rengindeki bu küçük yüze rengi solmuş, üzerine uymayan, torba gibi giysiler içindeki küçük vücuda ve sıkıntı dolu bir yaşamı yansıtan bu üzgün gözlere dikkatle baktı. Madalyasını göğsüne iliştirdi ve şefkat dolu bir sesle ''Bu madalyayı senden daha çok hak eden birisi düşünülemez prekosi'' dedi. ''Hem yalnız zekan ve derslerdeki başarın için değil'' İyi kalpli, cesaretli, dürüst ve yardımsever bir çocuk olduğun için sana bu yakışır. Sonra bizlere dönerek bütün bunların ona bu hakkı kazandırdığında yanılmıyorum değil mi diye ekledi. Hep birazdan evet evet diye karşılık verdik. Pirekosi boğazında düğümlenen bir şey yutmak ister gibi bir hareketle başını bize çevirdi ve hepimizi sevgi dolu bakışlarıyla okşadı. Müfettiş yumuşak ve tatlı bir sesle, ''Hadi yerine git iyi kalpli çocuk, Allah seni korusun.'' dedi. Artık çıkış zamanı gelmişti. Bizim sınıf diğerlerinden önce çıktı. Kapının eşiğine gelmiştik ki orada Prekosi'nin babasını gördük. Demirci her zamanki gibi yine sapsarıydı. Saçları gözlerine kadar düşmüş, kasketini ters giymişti. Her zamanki gibi asık suratlıydı ve dizlerinin üzerinde güçlükle duruyordu. Öğretmen onu görmüş ve müfettişin kulağına bir şeyler söylemişti. Müfettiş prekosiyi hemen bularak elinden tuttu babasına götürdü. Çocuk titriyordu. Öğretmen ve müdür de onlara yanaştılar. Bu arada çocuklar çevrelerinde toplandı. Müfettiş çilingire babacan bir sesle ''Siz bu çocuğun babası mısınız?'' diye sordu. ''Karşılık beklemeden sizinle beraber seviniyorum. Bakın 54 çocuğun içinde ikincilik ödülünü o aldı.'' ''Kompozisyondan, matematikten ve bütün derslerden buna hak kazandı. Oğlunuz çok zeki ve çalışkan bir çocuktur. Parlak bir geleceğe koşan bu mert çocuk herkesin sevgi ve saygısına hak kazanmıştır. Bana inanın onunla övünebilirsiniz.'' sözlerini ekledi. Müfettişin bu sözlerini Demirci ağzı açık dinlemişti. Önce dikkatle müfettişe sonra öğretmene ve gözleri yerde titreyen oğluna baktı. Savallı küçüğe çektirdiği o kadar acıyı ilk kez anlıyor ve oğlunun her güçlüğe göğüs geren kahramanca direnişiyle iyiliğinin derecesini şimdi ölçebiliyordu. Birden yüzünde şaşkınlıkla karışık bir övünme duygusu, sonra kuvvetli bir acı ve sonunda içten gelen üzüntülü bir şefkat okundu. Babası birden oğlunu göğsüne çekerek kalbinin üzerinde sıktı. Hepimiz onların önünden geçtik. Ben Prekosi'yi Garoni ve Cross ile birlikte Perşembe günü bize çağırdım. Diğer arkadaşlar onu selamlıyorlardı. Kimi geçerken onu okşuyor, kimisi de madalyasına dokunuyordu. Herkes bir şey söylüyordu. Babası hıçkıran oğlunun başını göğsünün üstüne bastırmış, şaşkın bir halde bize bakıyordu. İyi bir karar. 5 Şubat Pazar Frekossi'nin madalya alması zihnimi alt üst etti. Ben daha bir tane bile kazanamadım. Epeyce zamandan beri çalışmıyorum. Kendimden memnun değilim. Öğretmenim babam ve annem de hoşnut değiller. Eğlenirken bile çok çalıştığım zamanlarda duyduğum zevki şimdi duymuyorum. O zamanlar ödevlerimi yaptıktan sonra sanki bir aydır oynamamış gibi istekle oyun oynardım. Şimdi yemek sofrasına bile eski gönül rahatlığıyla oturamıyorum. ''Ruhumun üstünde sanki bir karaltı var. İçimden bir ses böyle sürüp gitmemeli.'' diyor. Akşamüstü işçi yığınları içinde işten dönen çocukları görüyorum. Onlar adam akıllı yorulmuşlar ama hepsi de sevinçlidir. Evlerine bir an önce varmak için geniş adımlarla yürürler. Kömürden kararmış veya kireçten beyazlamış ellerini sallayarak yüksek sesle konuşur ve gülerler. Sanırım hepsi gün doğumundan geç vakitlere kadar çalışmıştır. Bütün gün damların üstünde, makinelerin arasında, ocakların karşısında, su içinde veya yer altında bir parça ekmekten başka bir şey yemeden çalışanların içinde benim yaşımda çocuklar da var. Kendimi onlarla kıyasladığımda doğrusu utanç duyuyorum. Hiçbir işim olmadığı halde günde ancak bir saat ders çalışıyorum. Kendimden memnun değilim. İyi biliyorum ki babam da memnun değil. Bana karşı somurtkan duruyor. Durumu bana söylemek istiyor, bunun için üzülüyor ama biraz daha beklemeyi uygun buluyor. O kadar çok çalışan zavallı babacığım, her şey senin çalışmandan geliyor. Evde her gördüğüm, her yediğim, her giydiğim şey, beni eğlendiren ve aydınlatan her şey senin çalışmanın ürünüdür. Sen o kadar üzülüyor, yoruluyor, çeşitli sıkıntılar içinde oluyorsun da ben tembellik ediyorum. Of hayır, bu hiç doğru değil ve beni çok üzüyor. Bugünden itibaren tıpkı Stardy gibi kalbimin ve irademin bütün gücüyle çalışmak istiyorum. Akşam uykusunu yenmek, sabahleyin erkenden uyanmak ve tembelliği merhamet duymadan yenmek bu mücadeleden galip çıkmak istiyorum. Evet, bu yararsız ve uyuşuk yaşamaya artık kesin olarak son vermek istiyorum. Tembellik kendi kişiliğimi kendi gözümden düşürüyor, annemi ve babamı da üzüyor. ''Hadi artık bütün vücut ve ruh gücümle çalışmaya.'' ''Bana sevinçli dinlenmeler, güzel eğlenceler, hatta yemek için bile iştah sağlayacak ve öğretmenimden tatlı gülümsemeler ve babamdan öpücükler getirecek olan çalışmaya.'' ''Haydi!'' Kurmalı Küçük Tren 10 Şubat Cuma Prekosi, Garoni ile birlikte dün bize geldi. Onları büyük bir ilgiyle karşıladık. Garoni ilk kez geliyordu. Çünkü o biraz çekingendir. Bu yaşta üçüncü sınıfta bulunduğunun bilinmesini istemez. Kapının zilini çaldıkları zaman hepimiz karşılamaya gittik. Altı yıllık bir ayrılıktan sonra babası Amerika'dan dönen Krossi gelmemişti. Annem Prekossi'yi öptü. Babam işte iyi kalpli bir çocuk diyerek Garoni'yi tanıttı. Garoni tıraş edilmiş koca kafasını eğerek gizlice bana bakıyor ve gülüyordu. Prekossi madalyasını takmıştı. Mutluluk içindeydi. Babası çalışmaya başlamış, beş gündür içmiyor ve daima atölyesinde oğlunu yanında bulundurmak istiyordu. Neredeyse başka bir insan haline gelmişti. Oynamaya başladık. Ben bütün oyuncaklarımı ortaya döktüm. Lokomotifi kurmalı olduğu için kendi kendine yürüyen trenin pirakosiyi büyülemişti. Böyle bir oyuncağı hiç görmemişti. Kırmızı sarılı küçük vagonlara gözleriyle yiyecek gibi bakıyordu. Makineyi kurması için ona küçük anahtarı verdim. Oynamak için diz çöktü ve başını bir daha kaldırmadı. Onu hiçbir zaman bu kadar sevinçli görmemiştim. Trenin yürüyüşünü engellememek için bizi eliyle yana çektikçe afedersiniz, affedersiniz'' diyordu. Sonra küçük vagonları sanki camdan yapılmış ve nefesleriyle solabilirmiş gibi binbir özenle tutuyor, altına üstüne bakıp siliyor ve için için gülüyordu. Hepimiz ayağa kalkmış pirekosiye bakıyorduk. İnce boynu, her gün kanla kaplanmış gördüğüm kulakları, uzun ceketinin yukarı kıvrılmış yenlerinden sarkan incecik kollarıyla pirekosi. Bu kollar kim bilir kaç kez acıma bilmeyen vuruşlardan korunmak için kalkmıştı. Ah bu anda bütün oyuncaklarımı, bütün kitaplarımı ona vermek istedim. Ağzımdaki ekmeğin son lokmasını kopartıp ona vermeye, onu giydirmek için çıplak kalmaya hazırdım. Ayağa kalkıp ellerini öpmemek için kendimi tutuyordum. Hiç değilse küçük trenimi ona armağan etmek istiyor fakat önceden babamın izin vermesi gerektiğini düşünüyordum. Tam bu sırada elime küçük bir kağıdın tutuşturulduğunu fark ettim. Babam kurşun kalemiyle senin tren prekosinin çok hoşuna gitti. Onun oyuncağı yoktur belki de kalbin sana bir şey söylemiyor mu diye yazmıştı. Hemen lokomotifle vagonları iki elimle tutarak Prekosi'ye uzattım. Al bunlar senin olsun dedim. Anlamamış gibi yüzüme baktı. Bunlar senin işte sana hediye ediyorum dedim. Prekosi şaşkın şaşkın babama anneme baktı. Sonra bana dönüp fakat niçin diye sordu. Babam atılarak Enrico onu sana veriyor dedi. Çünkü sen en sevgili arkadaşısın. ''Kazandığın madalyayı kutlamak için sana bunu hediye ediyor.'' Pirekosi utanarak sordu. ''Fakat götürebilir miyim bizim eve?'' ''Tabii götürebilirsin.'' Çocukcağız kapının eşiğinde durdu. Çıkıp gitmeye cesaret edemiyordu. Çok mutluydu. Gülümseyen titrek dudaklarıyla kendisini hoş görmemizi rica ediyor gibiydi. Garoni, treni mendille sarmak için ona yardım etti.'' Eğildiğinde annemin cebine doldurduğu kuru çöreği dişleri arasında çıtırdatıyordu. Pirekosi bana bir gün babamın atölyesine gelirsen diyordu ben de sana birçok çivi veririm. Annem Garoni'nin ceketinin iliğine annesine götürmesi için bir küçük çiçek demeti koydu. Garoni başını kaldırmadan kaba sesiyle teşekkür ederim dedi. Gözlerinde iyi ve temiz kalbinin yansımaları görülüyordu. Kibir 11 Şubat Cumartesi Yanından Prekosi sürünerek geçtiği zaman Carlo Nobis kolunu büyük bir öz annesiler. Bu çocuk tam bir kendini beğenmişlik örneğidir. Çünkü babası çok zengin bir adam. Halbuki Derosi'nin babası da çok zengindir. Carlo Nobis yanındakilerin kendisini kirletmesinden korktuğu için sırada tek başına oturmak isterdi. O bize her zaman yüksekten bakar ve dudaklarında daima alaycı bir gülümseme vardır. İkişerli sıra halinde çıkarken yanlışlıkla ayağına dokunmaya görün. Önemsiz bir şey için hemen aşağılayıcı kötü bir söz söyler. Ya da babasını okula getireceğini söyleyerek gözdağı verir. Oysa kömürcünün oğluna dilenci dediği gün babası ona iyi bir ders vermişti. Ben ondan daha sevimsiz bir öğrenciye rastlamadım. Hiç kimse onunla konuşmaz ve giderken hoşça kal demez. Dersini bilmediği zaman hiç kimse ona yardımcı olmaz. Kendisine gelince kimseyi çekemez. Sınıfın birincisi olduğu için Derosiyi herkes tarafından sevildiği için de Garoni'yi küçümser görünür. Derosi ona hiç önem vermez. Garoni ise "Nobis seni çekiştiriyor." dedikleri zaman, bu çocuğun öyle aptalca bir kendini beğenmişliği var ki uğraşmaya bile değmez der. Bir gün Coretti'nin kedi derisinden şapkasıyla alay ederken Coretti de ona kibarlığı git de Derossi'den öğren demişti. Dün Nobis öğretmene Kalibralı'nın ayağıyla dizine dokunduğundan sızlanıyordu. Öğretmen Kalibralı'ya sordu. Bilerek mi yaptınız? O da içli bir sesle hayır öğretmenim dedi. Öğretmen Nobis dedi. Siz çok kuruntulusunuz. Nobis küçümsercesine babama söyleyeceğim dedi. Babanız da sizi haksız çıkartacaktır. Başka defalar da böyle olmuştu. Hem burada benden başka durumu değerlendirecek ve ceza verecek kimse yoktur. Sonra sözlerine devam etti. Haydi Nobis, arkadaşlarınıza karşı biraz daha saygılı olun. Görüyorsunuz ki burada işçi çocuklarıyla kibar, zengin ve fakir çocukları var. Hepsi de kardeşmişler gibi birbirlerini seviyorlar. Niçin siz de ötekiler gibi yapmıyorsunuz? Herkes tarafından sevilmek için büyük esirgemezlik göstermelerine gerek yok ki. Hadi bakalım bana pek iyi demeyecek misiniz? diye ekledi. Her zamanki küçümseyici gülümseyişle dinleyen Nobis soğuk bir şekilde hayır efendim dedi. Öğretmen oturun öyleyse dedi. Size acırım. Kalpsiz bir çocuksunuz. Artık olay kapanmış sanılıyordu fakat ikinci sırada oturan küçük duvarcı son sıradaki Nobis'e dönerek öyle tuhaf bir tavşan burnu yaptı ki bütün sınıf kahkahadan kırıldı. Öğretmen onu azarladı ama kendisi de gülmekten kendini alamadı. Ağzını eliyle kapatmak zorunda kaldı. Nobis de gülmeye başlamıştı fakat kimsenin gözünden kaçmayan yapmacık bir gülüşle. İş kazası 13 Şubat pazartesi Nobis ile Franti huyu birbirine uygun mükemmel ikilidirler. İkisi de çok soğukkanlı hatta duygusuzdur. Hiçbir olay karşısında üzüntü duymazlar. Bugün okulun kapısı önünde gördüğümüz insanı ürperten olay karşısında ikisi de kayıtsız kaldılar. Babamla beraber ikinci sınıftan birkaç yaramazın daha iyi kaymak için palto ve kasketleriyle buzların üstündeki karları temizlemelerini seyrediyorduk. Bir aralık sokağın ucunda aceleyle ilerleyen bir kalabalık göründü. Hafif sesle aralarında konuşan bu insanların yüzünde korku ve acı okunuyordu. Kalabalığın ortasında üç tane belediye memuru bunların arkasında da bir hasta sedyesi taşıyan iki adam vardı. Öğrenciler her taraftan koştular. Topluluk bize doğru geliyordu. Sedyenin üzerine uzanmış bir adam vardı. Yüzü bir ölüyü andıracak kadar solgundu. Başı omzuna sarkmıştı. Dağınık saçları kanlıydı. Ağzından ve kulaklarından kan geliyordu. Sedyenin yanında kolunda bir çocuk taşıyan kadın yürüyor, tıpkı deli gibi bağırıyordu. ''Öldü, ah öldü'' diyordu. Koltonun altında okul çantası taşıyan bir çocuk hıçkırarak kadının arkasından yürüyordu. ''Babam ne oldu?'' diye sordu. Olayı gören biri bunun bir binada çalışırken dördüncü kattan düşen bir duvarcı olduğunu anlattı. Sedyeyi taşıyanlar bir an durdular. İçimizden birçokları korkudan gözlerini kaçırıyordu. Bu sırada dirseğime birinin dirseğinin çarptığını hissettim. Bu küçük duvarcıydı. Solgun bir halde tepeden tırnağa kadar titriyordu. Öyle sanıyorum ki babasını düşünüyordu. Ben de babamı düşünüyordum. Okulda bulunduğum zaman kendimi mutlu sayarım. Çünkü babamın evde masasının başında her tehlikeden uzak olarak çalışmakta olduğunu bilirim. Arkadaşlarımın içinde birçoğu babalarının çok yüksek bir köprü üstünde veya bir makine tekerleğine yakın çalıştığını, bir kımıldanışın veya yanlış bir adımın onların hayatına mal olabileceğini düşünürler. Onlar babaları savaşa giden asker çocuklarına benzer. Küçük duvarcı bakıyor, bakıyor ve gittikçe daha çok ordu. Babam bunu hemen sezdi. ''Hadi git evine oğlum'' dedi. ''Babanı sağ ve esen bulmaya git.'' Küçük duvarcı her adımında arkasına bakarak gitti. Kalabalık yürümeye başladı. Kadıncağız yürekleri parçalayan bir sesle bağırıyordu. ''Öldü, öldü.'' Her taraftan ona ''Hayır ölmedi'' diyorlardı. Ama o bunları dinlemiyor, saçlarını yolluyordu. Tam bu aralıkta kızgın bir sesin ''Gülüyorsun ha'' dediği işitildi. Arkamı döndüğüm zaman siyah sakallı bir adamın hala sırıtan Franti'ye baktığını gördüm. Kızgın sesle bir vuruşta Franti'nin şapkasını yere atarak şöyle dedi. Çalışırken yaralanan birisi geçtiği zaman hiç olmazsa saygıyla şapkanı çıkar kötü kalpli çocuk. Yaralıyı biraz önce göndermişlerdi. Şimdi sokağın ortasında yalnız uzun bir kan şeridi görülüyordu. Demirci Dükkanı 18 Şubat Cumartesi Pirekosi dün akşam bana uğradı. Babasının dükkanını ziyaret için söz verdiğimi hatırlattı. Bu sabah evden çıktığımız zaman babam beni oraya götürdü. Dükkanına yaklaştığımızda grafinin koltuğunda bir paket sıkıştırarak oradan telaşla çıktığını gördük. Herhalde demir talaşı almaya gitmişti. Kapının önüne geldiğimizde Pirekosi'yi bir tuğla yığınının üstüne oturmuş, dizinin üstünde kitabını okurken bulduk. Hemen kalktı ve bizi duvarları kerpetenler, çekiçler, her çeşit hırdavatla donatılmış, kömür tozlarıyla dolu büyük bir avluya götürdü. Bir köşede küçük bir çocuk tarafından çekilen körüğün havasıyla canlanan ocağın ateşi görünüyordu. Pirekosi'nin babası Örs'ün başındaydı. Bir işçi çocuk kızgın ateşte bir demir çubuk tutuyordu. Bizi görür görmez başlığını çıkarttı. Ah işte oğluma şimendifer veren iyi çocuk. Bizim çalışmamızı görmek için geldiniz değil mi? dedi. Şimdi gösteririm. Bunları söylerken gülümsüyordu. Artık eski korkunç yüzü, sinsi bakışları yoktu. Çırak bir ucu ateşte kızarmış uzun demir çubuğu getirdi. Demirci de bunu alıp örse dayadı. Bir balkon parmaklığının parçalarından birini yapıyorlardı. Büyük bir çekiç aldı, kırmızı ucu bir öteye bir beriye, arada bir de örsün köşesine veya ortasına iterek çeşitli biçimde çevirip vurmaya başladı. Onu izlemek çok güzeldi. Çekicin kısa ve hızlı vuruşları altında demir eğilip bükülüyordu. Sanki elle düzeltiliyormuş gibiydi. Bir çiçek yaprağının düzenli şeklini alıyordu. Bu sırada Prekosi bize bir çeşit övünme duygusuyla bakıyordu. Bize ''Bakınız babam nasıl çalışıyor'' der gibiydi. Şimdi işlenmiş, şekillenmiş demir çubuğu önüme koyarak ''Görüyor musunuz küçük bay demircilik nasıl yapılıyormuş?'' dedi. Sonra işlenmiş demiri bir yana bıraktı, ateşe başka bir çubuk koydu. ''Babam gerçekten çok iyi'' dedi. ''Demek ki işler yolunda öyle mi?'' Çalışma isteğine tekrar kavuştunuz. Demirci terle ıslanmış alnını sildi ve biraz da kızarak ''Evet'' dedi. ''İrademi ele aldım. İrademi kazanmama kim neden oldu biliyor musunuz?'' Babam anlamamış gibi göründü. Demirci parmağıyla oğlunu gösterdi. ''İşte bu mert çocuk. Bu mert çocuk ki babası tembellik içinde yuvarlanırken, kendisine köpek kadar bile değer vermezken çalışıyor ve babasına onur veriyordu. O madalyayı gördüğüm zaman.'' Demirci çocuğuna doğru yürüdü. Ah yavrucuğum, gel sana doya doya bakayım. Çocuk hemen koştu, demirci koltuklarından tutarak onu örsün üstüne kaldırdı. Bu hayvan babanın alnını temizle yavrum, dedi. Frekosi de babası gibi simsiyah olana kadar onun alnını öpücüklerle donattı. Babası, bak şimdi iyi oldu diyerek oğlunu yere bıraktı. Babam duygulanmıştı. Çok iyi, gerçekten çok güzel prekosi dedi. Demirci ile oğluna al asmadık dedikten sonra oradan ayrıldık. Çıkacağımız zaman küçük prekosi kusura bakma diyerek cebime yavaşça bir paket çivi koydu. Ona teşekkür ettim ve penceremizden karnaval alaylarının geçişini beraberce izlemek üzere kendisini bize çağırdım. Yolda giderken babam, sen ona şimendiferini verdin diyordu. Fakat şimendifer altından yapılmış ve içi değerli incilerle doldurulmuş olsaydı bile babasının kalbini yeniden canlandıran bu şaşılacak kadar iyi kalpli çocuk için yine de az bir hediye olurdu. 1. Bölümün Sonu Küçük Palyaço 20 Şubat Pazartesi Kardamal bitmek üzere olduğundan şehir çok kalabalıktı. Her alanda bin türlü oyun ve cambaz barakaları kurulmuştu. Bizim pencerenin altında bir çadırlı cambazhane var ki orada Venedikli küçük bir kumpanya oynar. Beş tane beygirleri var. Cambazhane alanın tam ortasında. Köşelerden birisinde cambazların elbise değiştirdikleri uyudukları üç büyük araba duruyor. Tekerlekli mini mini üç ev. Her birinin pencereleri ve durmadan tüten ocakları var. Pencerenin arasına ipler girilmiş. Üzerlerinde çocuk çamaşırları var. Bir kadın var ki küçük bir çocuğu emzirir. Bütün cambazların yemeğini hazırlar ve ip üstünde dans eder. Zavallı insanlar hokkaba sözünü aşağılama için kullanırlar. Oysa ki onlar ekmeklerini namuslarıyla başkalarını eğlendirerek ve yorularak kazanıyorlar. Bütün gün cambasaneden arabalara koşuyorlar ve giymeye zorunlu oldukları ince gömlekleriyle bu soğukta titriyorlar. Çoğu defa oyun sırasında aceleyle ayakta birkaç lokma atıştırmakla yetiniyorlar. Bazı defalar cambasaneleri seyircilerle yeni dolmuşken rüzgar çıkar, örtüleri kopartır, lambaları söndürür. Artık oyun bozulmuştur. Seyircilerin paralarını geri verirler ve bütün gece çadır düzeltmeye çalışırlar. Cambashanede iki çocuk çalışıyor. Meydandan geçerken babam çocuklardan küçüğünü tanıdı. Bu cambasane sahibinin oğludur. Geçen yıl Vittorio Emanuel meydanında oynayan sirkte atlı gösteriler yapan çocuktu bu. O zamandan beri büyümüş. Sekiz yaşında kadar olmalı. Bu yavrucak yuvarlak yüzü, esmerce rengi, sivri şapkasından dağılan kıvırcık siyah saçlarıyla güzel bir çocuktur. Bu sevimli yavru kollu bir çuvala benzeyen siyah işlemeli beyaz bir palyaço elbisesi ve bezden yapılma bir ayakkabı giyer. Bu palyaço küçük bir şeytandır. Herkes ondan hoşlanır. Yapmadığı iş yoktur. Sabahleyin onu bir şala bürünmüş olarak tahta evce süt götürürken görürsünüz. Sonra Bertola sokağındaki ahırdan beygirleri almaya gider. Küçük çocuğu kolunda gezdirir, çemberleri, tahta iskemleleri, parmaklıkları ve ipleri taşır. Arabaları temizler, ateş yakar ve çok kısa olan dinlenme saatlerinde annesinin yanından ayrılmaz. Babam pencereden her zaman onu izler ve bize hep ondan çocuklarını çok sevdiklerini ve namuslu olduklarını sandığı ailesinden söz eder. Bir akşam cam basaneye gittik. Soğuk vardı. Hemen hemen kimse yoktu. Böyle olduğu halde zavallı küçük palyaço bu kadar az müşteriyi eğlendirmek için canla başla uğraşıyordu. Tehlikeli sıçrayışlar yapıyor, kendini beygirlerin kuyruğuna bağlıyor, ellerinin üstünde, ayakları havada olduğu halde yürüyordu. Beyaz pantolon, kırmızı gömlek ve uzun bir çizme giymiş olan babası elinde kamçı oğluna üzgün üzgün bakıyordu. Babam bu zavallılara çok acımıştı. Ertesi gün bize gelen ressam Delis'e onlardan söz etti. Bu zavallı adamlar diyordu. Ölesiye çalışıyorlar. Fakat işleri hiç de iyi değil. Hele o küçük çocuk ne kadar sevimli. Onlara yardım için acaba ne yapılabilir? Ressamın aklına güzel bir düşünce geldi. Güzel yazı yazmakta ustasın. Gazeteye bir makale yaz. Küçük palyaçonun eşsiz numaralarını anlatırsın. Ben de bir resmini yaparım. Gazeteyi okuyan halk hiç olmazsa bir kez olsun cam basaneye gitmek isteyecektir. Bu kararın söylenilmesiyle gerçekleştirilmesi bir oldu. Babam pencereden gördüklerimizi anlatarak küçük sanatçıyı tanıtan, herkeste kendisini görme isteği uyandıran çok eğlenceli bir yazı yazdı. Ressam da onun güzel bir resmini yaptı. Yazı ve resim cumartesi akşamı gazetede çıktı. Bunun etkisiyle halk pazar günü cambashaneye üşüştü. Gazete küçük palyaço yararına bir oyun ilan etmişti. Babam beni birinci mevkiye götürdü. Cambazlar kapıya gazeteyi asmışlardı. Cambashane dop doluydu. Seyircilerin çoğunda gazete vardı ve birbirlerine öteye bereye mutluluk duyguları içinde koşan küçük palyaçoyu gösteriyorlardı. Bu durumdan dolayı cambashane sahibi de sevinçliydi. O güne kadar hiçbir gazete ona bu kadar değer vermemişti. Para kutusu da ağzına kadar dolmuştu. Babam yanıma oturdu, seyirciler arasında birçok tanıdığımız vardı. Garibaldi'nin emrinde askerlik yapmış olan jimnastik öğretmeni kapının yanında ayakta duruyordu. İkinci mevkide küçük duvarcı, dev cüsseli babanın yanında oturmuştu. Beni görür görmez hemen tavşan gibi burnunu oynattı. Biraz ötede grofiği gördüm. Seyircileri saymaya çalışıyor, kumpanyanın kasasına girmesi gereken parayı parmaklarıyla toplamaya uğraşıyordu. Birinci mevkide bizimkine yakın sandalyelerden birinde öğrenci servis aracının altından bir çocuğu kurtaran zavallı Robert'te oturuyordu. Koltuk değneklerini dizlerinin arasına koymuştu. Topçu yüzbaşısı olan babası yanında oturmuş ve elini oğlunun omzuna dayamıştı. Oyun başladı. Küçük palyaço, beygirin, trapezin ve ipin üstünde olağanüstü oyunlar çıkartıyor, her atlayışta uzun alkışlarla karşılanıyordu. Ondan başka kötü kılıklı hokkabazlar, ip ve at cambazları da gösteri yapıyorlardı. Fakat nedense palyaço orada yokken herkes sıkılıyor gibiydi. Bir aralık kapının yanında duran jimnastik öğretmeninin cambazane sahibinin kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm. O da hemen birini arıyormuş gibi gözlerini seyircilere çevirdi. Babam öğretmenin makale yazarını duyurduğunu anlayarak teşekkür edilmesine meydan vermemek için çıktı. Bana ''Enrico sen kal ben seni dışarıda beklerim'' dedi. Küçük palyaço babasıyla birkaç kelime konuştuktan sonra bir oyuna daha başladı. Dört nala koşan beygirin üstünde dört kez elbisesini değiştirdi ve birbiri ardına rahip, gemici, asker ve akrobat kılığına girdi. Yakınımdan her geçtiğinde gözlerini benden ayırmıyordu. Oyunu bitirdikten sonra şapkasını elinde tutarak cam basaneyi dolaşmaya başladı. Herkes ona paralar ve şekerlemeler atıyordu. Ben de elimde verilecek paraları hazırlamıştım. Yanıma geldiğinde şapkasını uzatacak yerde çekilip hızla geçti. Bu davranış benim onurumu yaralamıştı. Bu görgüsüzce davranış bana niçin yapılmıştı? Oyun bitmişti. Cumba sahibi halka teşekkür etti, herkes kalkarak kapıya yöneldi. Halkın içine karışmış bunu almıştım. Tam çıkacağım sırada elime dokunulduğunu hissettim. Dönmemle küçük palyaçoyu görmem bir oldu. Esmer tatlı yüzü gülümsüyordu. Elleri şekerle doluydu. Şimdi anlamıştım. Bana "Küçük palyaçodan bu badem şekerlerini kabul eder misin?" dedi. İki üç tane aldım. Öyleyse diye ekledi. Bu öpücüğümü de al. Yanağımı uzatarak peki dedim. Kolunun tersiyle unlanmış yüzünü sildi ve boynuma sarıldı. Şapırdatarak yanağımı iki defa öptü. Al dedi. Bu öpücüklerden birini de babana götürürsün. Gözleri Görmeyen Çocuklar 23 Şubat Perşembe Öğretmenimiz hasta olduğu için yerine dördüncü sınıfın öğretmenini gönderdiler. Yeni öğretmenimiz daha önce gözleri görmeyen çocukların eğitildiği okulda görevliydi. Öğretmenlerin en yaşlısıdır. Saçları o kadar beyazdır ki başına pamuktan bir başlık geçirilmiş sanılır. Kendine özgü bir konuşma tarzı vardır. Güzel konuşur ve çok belgilidir. Sınıfa girer girmez gözü sargılı bir çocuk görerek sırasına yaklaştı, nesi olduğunu sordu. Aman çocuğum gözlerine dikkat et dedi. Bu sırada De Rossi öğretmene bir soru yöneltti. Siz gözleri görmeyen çocukların öğretmeni misiniz öyle mi? Evet yıllarca onlara öğretmenlik yaptım ben. Derosi usulcacık ekledi. Bize biraz o okuldan ve öğrencilerinden bahseder misiniz? Öğretmen masasına gidip oturdu. Koretti yüksek sesle, Körler okulu Niza sokağındadır diye söze karıştı. Öğretmen anlatmaya başladı. Hasta veya fakir der gibi kör deyip geçiyorsunuz. Kör kelimesinin anlamını iyice biliyor musunuz? Biraz düşünün, kör olmak. Hayatının sonuna kadar hiçbir şey görememek. Geceyi gündüzü ayıramamak. Ne güneşi, ne ana babayı, kısaca bizi çevreleyen dokunduğumuz varlıklardan hiçbirini görememek. Yerin dibine gömülmüş gibi sonsuz bir karanlığa batmış olmak. Gözlerinizi birazcık kapamayı deneyin ve şimdi hayatınızın sonuna kadar böyle kalacağınızı düşünün. Hemen şiddetli bir korku duyacaksınız. Üzülecek ve bunun dayanılmaz, insanı çıldırtan bir durum olduğunu sanarak umutsuzluk içinde çığlığı basacaksınız. Oysa bir dinlenme zamanında körler kurumuna girildiğinde çocukların her tarafta keman ve flüt çaldıkları, yüksek sesle konuştukları, güldükleri, merdivenlerden koşarak inip çıktıkları, koridorlardan, yatakhanelerden güvenle geçtiklerini görürsünüz. Bu kötü yazgılıların ışığı hiç görmediklerine dünyada inanılmaz. 13 ile 18 yaşlarında sağlam ve şen çocuklar vardır ki, Sizde durumlarına iyice alışmış oldukları sanısını uyandırırlar. Fakat övünç ve üzüntü okunan yüzlerine dikkatle bakarsanız, başlarına gelen bu yıkıma boyun eğinceye kadar çok derin acılar çekmiş olduklarını hemen anlarsınız. Bir kısmı da vardır ki, solgun ve tatlı yüzlerinde bir büyük acıya boyun eğişle karışık, derin bir üzüntü okunur. Bunların ara sıra gizlice bir köşeye çekilip ağladıklarını sezersiniz. Ah çocuklarım, düşünün ki bu talihsiz yavruların bir kısmı gözlerini az zaman içinde, bazısıysa yıllar boyu çekilmiş bir çileden sonra yitirmiştir. Nihayet diğerleri de sabahı olmayan bir gecede doğmuşlardır. Derin bir mezara düşer gibi dünyaya gelmişlerdir. Onlar insan yüzünün biçimini bilmezler. Onların kendi yaşamlarıyla görme duygusu yerinde olanların yaşamı arasındaki korkunç farkı düşündükçe, ne kadar acı duyabileceklerini şöyle bir göz önüne getirin. Kendi kendilerine hiçbir suçumuz olmadığı halde bu ayrım niçin demezler mi? Onlar arasında uzun yıllar yaşamış olan ben, sınıfları dolduran, yaşamları süresince kapalı olan o gözleri, o cansız ve ruhsuz göz bebeklerini kafamda canlandırdıktan sonra, sizlerin canlı bakışlarını görünce içinizde mutlu olmayan tek bir kişinin bulunamayacağı kanısına varırım. Düşünün ki yalnız İtalya'da 26 bin görme özürlü var. Duyuyor musunuz? Işığı görmeyen 26 bin kişi var. Öğretmen sustu. Sınıf büyük bir sessizliğe gömülmüştü. De Rossi, körlerin dokunma duyusu bakımından bizden daha ileri olup olmadığını sordu. Öğretmen, evet öyledir dedi. Gözlerden yoksun oluşlarını karşılamak için diğer bütün duyularını daha çok kullandıklarından... Bunlar bizimkinden daha kuvvetli olur. Sabahleyin yatakhanede kör öğrencilerden biri diğerine bugün güneş var mı diye sorar. İçlerinden biri hemen avluya inerek güneşin ılıklığını duymak için elini havada sallar. Sonra koşarak arkadaşına evet güneş var diye müjde götürür. Onlar bir adamın sesinden vücut yapısı hakkında fikir edinirler. Biz bir adamın ruhunu gözlerine bakarak anlamaya çalışırız. Onlarsa sesine göre. Bir sesin tonunu yıllar sonra yine anımsarlar. Bir odada birçok adam bulunup da içlerinden yalnız birisi konuşmuş olsa bile onlar diğer susanların varlığını hissederler. Dokunmakla bir kaşığın iyi ya da kötü yıkanmış olduğunu bile anlarlar. Küçük kızlar bir yünün boyalı veya boyasız olduğunu ayırırlar. Küçük körler ikişer ikişer sokaklardan geçerken Oradaki bütün dükkanları kokularından tanırlar. Oysaki biz bunların birçoklarından en ufak bir koku duymayız. Topaç çevirirken sadece çıkardığı vızıltıya kulak vererek aldanmaksızın onu düştüğü yerde bulurlar. İyi gören çocuklar gibi ip atlarlar, çember çevirirler, menekşe toplarlar, çakıl taşlarıyla evcikler yaparlar, hasırlar ve sepetler örerler. Çeşitli renklerdeki sazları birbirine şaşılacak kadar süratle geçirirler. Onların dokunma duyuları inanılmaz derecede hassastır. Onlar için dokunma duyusu gözlemektir. Eşyayı yoklayarak onun şeklini bulmak onların en büyük zevkidir. Sanayi müzesine götürüldükleri zaman istediklerine dokunmak için onlara izin verilirken ev modellerine, geometrik şekillere, araç ve eşyalara Nasıl yapıldıklarını görmek için büyük bir sevinçle atılışlarını izlemek. insanı bu çok gururlandırır. Evet, görmek için diyorum. Çünkü bizim gibi onlar da bu sözcüğü kullanırlar. Garofi öğretmenin sözünü kesti. Körlerin başkalarından daha iyi matematik öğrendiklerinin doğru olup olmadığını sordu. Öğretmen doğrudur dedi. Onlar matematiği ve okumayı öğrenirler. Kabartma harflerle yapılmış kitapları vardır. Ellerini kitapların üzerinde gezdirerek kolaylıkla okurlar. Küçüklerin yanıldıkları zaman nasıl kızardıklarını görmeli. Yazıda yazarlar fakat mürekkepsiz. Kalın ve sert bir kağıda demirden bir kalemle yazarlar. Kendi alfabelerine göre küçük çukur noktalar yaparlar. Bu noktalar kağıdın arkasına kabartma şeklinde çıkar. Öğrenci kağıdı çevirerek elini sürdüğü zaman ne yazdığını okuyabilir. Böylece istediklerini yazabilir ve aralarında mektuplaşabilirler. Yaptıkları hesapların sayılarını da aynı şekilde yazarlar. Bundan başka zihin hesaplarını inanılmaz bir kolaylıkla yaparlar. Çünkü çevrelerindeki eşyayı görmediklerinden dikkatleri dağılmaz. Bir görseniz bir şey okurken nasıl dinlerler? Ne kadar dikkatlidirler, her şeyi nasıl anlarlar ve aralarında bütün konularda nasıl tartışma yaparlar? Hatta küçükler arasında bile tarih ve dil konularında tartışma olur. Aynı sırada 4-5 kişi oturur, birbirlerine hiç dönmeksizin birinci üçüncüyle ile ikinci dördüncüyle ile yüksek sesle hep birazdan konuşurlar. İşitme duyguları o kadar incedir ki bir kelimeyi bile kaçırmazlar. Sınavlara sizden çok önem verirler. Kesin olarak diyeyim ki öğretmenlerine de çok bağlıdırlar. Onları adımlarından ve kokularından tanırlar. Bir sözünden onun neşeli veya neşesiz olduğunu, sağlık durumunun iyi ya da kötü olduğunu hemen anlarlar. Öğretmenin övdüğü ve işe sürdüğü zamanlarda onun kendilerine dokunmasını isterler. Teşekkürlerini belirtmek için ellerini ve kollarını sıkarlar. Birbirlerini de çok severler. Genellikle çok iyi arkadaşlık ederler. Dinlenme zamanlarında kümeler halinde toplanırlar. Piyano veya flüt öğrenenler, keman çalanlar birbirlerinden hiç ayrılmazlar. Birisiyle dost oldular mı artık bu bağ çözülmez. Arkadaşlık onlara bir iç rahatlığı verir. Birbirlerini çok iyi anlar ve aldanmadan karşılıklı değer biçerler. İyi veya kötü hakkında açık, duru ve derin inançları vardır. Yüce gönüllü bir davranış, yüksek bir iş kimseyi onlar kadar duygulandıramaz. Votini onların iyi müzisyen olup olmadığını sordu. Öğretmen de cevapladı. Müziği candan severler. Müzik onların neşesi ve yaşamıdır. Kuruma yeni girmiş küçük körler bile 3 saat ayakta durarak bir çalgıyı usanmadan dinleyebilir. Kolayca öğrenirler ve çok büyük bir istekle çalarlar. Eğer bir öğretmen içlerinden birine müziğe yatkın olmadığını söyleyecek olsa büyük bir acı duyar fakat yine de bütün gücüyle çalışmaya devam ederler. Ah kör çocukların çalgı çaldığını bir görmüş olsanız, onların alınları yükselmiş, yüzleri canlanmış, dudaklarında gülümseme, heyecandan titreyerek içlerine dalmış oldukları koyu karanlığı dolduran müzik sesleriyle kendilerinden geçmiş, sarhoş olmuş bu çocukların karşısında müziğin onlar için nasıl bir avunma kaynağı olduğunu anlarsınız. İçlerinden birisine öğretmen, sen bir sanatçı olacaksın dediği zaman, onun duyduğu mutluluk ve sevinç sınırsız olur. Onlar için müzikte birinci olan, piyano ve kemanda herkesten çok başarı sağlayan bir kral gibidir. Onu severler. İki dost kavga ettiğinde aralarını o bulur. İki arkadaş birbirlerine küsse o barıştırır. Onu müzik öğrettiği küçükler bir büyük gibi sayarlar. Uyumadan önce hepsi ona iyi geceler demeye gider. Körler hep müzikten konuşurlar. Hatta geceleri yatağa girdiklerinde çalışmaktan ve okumaktan yorulmuş, yarı uyuklar halde bile hafif sesle büyük müzik ustaları, operalar, orkestralar hakkında tartışırlar. Okuma veya müzik dersinden yoksun kalmak onlar için çok ağır bir cezadır. Böyle bir durumda o kadar üzüntüye kapılırlar ki kendilerini bu şekilde cezalandırmaya kimse cesaret edemez. Işık bizim gözlerimiz için neyse, Müzik de onların kalbi için odur. Derosi gözleri görmeyen bu çocukları gidip görmenin yakından tanımanın mümkün olup olmayacağını sordu. Öğretmen ne için olmasın dedi. Fakat çocuklar şimdi gitmenizi uygun bulmam. Onlara çöken bahtsızlığın anlamını kavrayacak, kendilerine yaraşır saygıyı duyacak bir yaşa geldiğiniz zaman gidersiniz. Bu insanın içini sızlatan bir sahnedir çocuklarım. Bazen orada sanki o sizin gördüğünüz geniş yeşillikleri, güzel mavi dağları seyrediyormuş gibi yarı açık pencerede yüzleri kımıldamadan oturmuş, biraz temiz hava alan çocuklar görürsünüz. Fakat bu ulu ve sınırsız güzellikten hiçbir şey görmediklerini, sonuna kadar da göremeyeceklerini düşündüğünüz zaman kalbiniz ezilir. Sanki kendinizi kör olmuş gibi hissedersiniz. Anadan doğma kör olanlara, dünyayı hiç görmedikleri için daha az acınır. Çünkü onlar, yoksun oldukları şeyin ne olduğunu bilmiyorlardır. Fakat yalnız birkaç aydan beri kör olan çocuklar da vardır ki, her şeyi iyice anımsamakta ve kaybettikleri şeyin ne olduğunu bilmektedirler. Onlar kafalarındaki değerli anıların gittikçe karardığını ve en sevgili varlıkların bile belleklerinde öldüğünü duymakla daha çok acı çekerler. Bu çocukların birisi bir gün bana anlatılması zor olan kederli bir tavırla ''Anneciğimin yüzünü hiç olmazsa bir defa görebilmek için gözlerimi açmayı çok isterdim. Artık onu anımsayamıyorum.'' demişti. Anneleri kendilerini görmeye geldiği zaman alından çene ve kulaklara kadar hiçbir yüz kıvrımını unutmaksızın elleriyle yüzlerini yoklarlar. Böylece onları daha yakından görür gibi olurlar. Onları birçok defa adlarıyla çağırır, kendilerini bir daha göstermelerini isterler. Onların bu durumunu gören katı yürekli insanlar bile gözyaşlarına boğulur. Onlardan ayrılıp kendi başımıza kaldığımızda dünyayı, gökyüzünü ve insanları görmenin bizler için ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlarız. İnanıyorum ki onları gördükten sonra hepinizde gözlerinizin ışığından hiç değilse bir parçasını, ne güneş ışığı ne de anne yüzü görmemiş olan bu çocuklara vermek isteyeceksiniz. Öğretmenimiz hasta. 25 Şubat Cumartesi. Dün akşam okuldan çıkınca hasta öğretmenimi görmeye gittim. Zavallı çok çalışmaktan hasta düşmüş. Günde 5 saat dersi vardı. 1 saat jimnastik, 2 saat de gece okulu dersleriyle uğraşırdı. Kısaca az uyur. Aceleyle bir şeyler yer ve sabahtan akşama kadar soluk tüketir. Annem öyle sanıyor ki bu çalışma onun sağlığını bozmuştu. Ben yalnız başıma merdivenleri çıkarken annem beni aşağıdaki kapıda bekliyordu. Merdivende o herkesi korkutan ama kimseyi cezalandırmayan siyah sakallı öğretmene Bay Kuat diye rastladım. Gözlerini açarak bana baktı ve şaka olarak fakat gülmeden aslan sesine benzeterek kükredi. Dördüncü katta öğretmenin dairesinin zilini çektiğimde hala gülüyordum. Hizmetçi kız beni öğretmenin yattığı kötü aydınlatılmış fakirce bir odaya götürünce birden irkildim. O küçük bir demir karyolada yatıyordu. Sakalı uzamıştı. Beni daha iyi görebilmek için elini alnının üstüne koydu ve iyilik dolu bir sesle ''Ah Enrico!'' diye bağırdı. Karyolaya yaklaştım. Öğretmen elini omzuma koydu. ''Teşekkür ederim çocuğum. Zavallı öğretmenini görmek için geldiğine iyi ettin. Acınacak durumdayım görüyorsun Enrico. Okul nasıl gidiyor? Arkadaşların ne yapıyorlar? Hepsi de iyiler mi? Yaşlı öğretmeninizden çok kolaylıkla vazgeçiyorsunuz öyle mi? Ben sizde oluyor mu?'' Ben hayır demek istedim fakat sözümü kesti. ''Hadi hadi bilirim hepiniz beni seversiniz. Aldanmıyorum değil mi?'' diyerek içini çekti. Duvara asılan fotoğraflara baktığımı görerek, ''Görüyor musun?'' dedi. ''Yirmi yıldan beri bana resimlerini veren öğrencilerimin anılarıdır onlar. Hepsi de iyi çocuklardı. Öldüğüm zaman son bakışım yaşamımı aralarında geçirdiğim onlara dönük olacak. Okulu bitirdiğin zaman resmini bana vereceksin değil mi Enrico?'' Sonra yatağının yanındaki masanın üstünden bir portakal aldı. ''Sana verecek bir şeyim yok.'' ''Bu bir hastanın hediyesi.'' diyerek uzattı. Ben portakalı elimde tutarken kalbimi neden olduğunu bilmediğim bir acı kapladı. ''Dikkat et Enrico.'' diyordu. ''Kurtulacağımı umuyorum. Fakat iyi olmazsam matematiğe dikkat et. En çok onda zayıfsın. Biraz uğraş. Başarın biraz uğraşmana bağlıdır. Çünkü çok zaman eksik olan yetenek değil insanın kendi yetersizliği hakkında saplandığı yanlış inançtır. Burası önemliymiş. Çoğu zaman eksik olan yetenek değil, insanın kendi yetersizliği hakkında saplandığı yanlış inançtır. Öğretmenin konuşurken soluğu daralıyor, acı çektiği görülüyordu. Fazla ateşim var, çok bitkinim diye içini çektikten sonra yine söze devam etti. Unutmayın Rico, matematiğe ve problemlere yüklen. İlk başta başarı sağlayamazsan biraz dinlenirsin, yine başlarsın. Yine başarı kazanamazsan yeni bir dinlenmeden sonra tekrar başlarsın ve kesin olarak ilerlersin. İleriye, fakat gönül rahatlığıyla, soğukkanlı olarak ve sinirlerine sözünü geçirerek. Hadi git, anneni benim tarafımdan selamla ve bir daha bu merdivenleri tırmanma. Okulda görüşürüz. Eğer görüşemezsek seni daima sevmiş olan öğretmenini arada bir hatırlarsın. Bu sözler üzerine gözlerim yaşlarla doldu. Başını ey dedi ve saçlarımı öptükten sonra hadi dedi ve duvardan tarafa döndü. Merdivenleri uçarak indim. Annemi kucaklamak istiyordum. Sokakta 25 Şubat Cumartesi ''Öğretmenin evinden dönerken seni pencereden gözetliyordum. Bir kadına çarptın. Sokakta yürürken dikkat et. Orada da ödevler vardır. Evde adımlarını ve davranışlarını ölçüyorsun da sokakta aynı şeyi niçin yapmıyorsun? Orası herkesin evidir. Bunu unutma Enrico.'' Sokakta bir ihtiyara, bir fakire, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, Yaşlı bir aileye rastlarsan onlara saygıyla yol vermek zorundasın. Biz ihtiyarlığa, yoksulluğa, anne sevgisine, sakatlığa, yorgunluk ve ölüme saygı duymak zorundayız. Kendisine arabanın çarpma tehlikesi bulunduğunu gördüğün kimse eğer bir yetişkinse haber ver, çocuksa çekip kurtar. Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al. İki çocuk kavga ediyorsa onları ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklar. İki jandarmanın arasında elleri kelepçeli bir adam geçtiği zaman halkın kalpsiz, kırıcı ve dikkatli bakışlarına kendininkini de katma. O belki de suçsuzdur. Ölüm halindeki bir hastayı taşıyan bir sedye veya cenaze alayı geçerken arkadaşlarınla konuşmanı ve gülmeyi hemen kes. Özel kurumlarında barınan körler, dilsiz ve sağırlar, sakatlar, yetimler, bırakılmış çocuklar ikişer ikişer geçerken onlara saygılı bir tavırla ve tatlılıkla bak. Düşün ki bunlar kötü yazgılılığın acınmaya değer temsilcileridir. Gülünç veya tiksindiren bir sakatlığı görmemiş gibi davran. Yerde yanan bir kibrit görürsen hemen söndür ki kimseye zararı dokunmasın. Yolunu senden soran bir yolcuya her zaman saygılı cevap ver. Herkese sırıtma, gereksiz yere koşma, bağırma, sokağa saygı duy. Bir ulusun terbiyesi hakkında sokaktaki davranışlarıyla yargıya varılır. Sokağında uygunsuz olaylar gördüğün ülkenin evlerinde de aynı şeyi bulursun. Sokağı ve doğduğun şehri iyice tanı. Bir gün ondan uzaklaşmak zorunda kalırsan, ilk adımlarını attığın, ilk heyecanlarını duyduğun, ilk arkadaşlarına edindiğin bu şehri, yıllar boyunca senin biricik dünyan olacak bu küçük vatanı belleğinde canlı bulmakta zevk duyacaksın. O senin için bir anne olmuştur, seni aydınlatmış ve korumuştur. Onun halkını, sokaklarını tanı ve sev. Ve eğer ağır ve kaba kelimelerle yerildiğini duyacak olursan bütün gücünle savun. Baba. Dövüşme 5 Mart Pazar Okulumuzda büyükler için akşam kursları uygulanıyordu. Dün akşam babam bu kursları göstermek için beni de okula götürdü. Gittiğimizde bütün sınıflar aydınlatılmış ve işçiler gelmeye başlamıştı. Camlardan birisi taşla kırıldığı için müdür ve öğretmenler çok kızgındı. Hademe hemen dışarı fırlamış ve o sırada sokaktan geçen bir çocuğu yakalamıştı. Evi okulun karşısında bulunan Stardi bu olay üzerine geldi. Gözyaşları içinde bulunan çocuğu gösterdi. Taşı atan bu değil, Franti'dir, gözlerimle gördüm. Söylersen ben sana gösteririm diyerek gözdağı vermek istedi ama ben ondan korkmam dedi. Müdür çok kızmıştı. Yarın mutlaka Franti'nin okuldan kovulacağını söyledi. Bugün Franti'yi odasına çağırdığında neler olacağını tahmin edebiliyordum. Nitekim düşündüğüm şey oldu ve Franti okuldan kovuldu. Okuldan kovulan Franti'nin öç almak isteyeceği belliydi. Stardi, Dora Grossa sokağındaki enstitüden kız kardeşini alıp dönerken köşede Franti onu bekliyormuş. Oradan geçen kız kardeşim Silvia kavgayı görmüş. Korkudan titreyerek eve gelmişti. Anlattığına göre olay şöyle olmuş. Franti meşin şapkasını kulaklarına kadar çekip ayaklarının ucuna basarak Stardine'nin arkasından koşmuş ve onu kavgaya kışkırtmak için kız kardeşinin saç örgüsünden çekmiş. Zavallı küçük kız yere yuvarlanacak gibi olmuş. Kızcağız acısından bağırınca abiyi dönmüş. Franti daha büyük ve kuvvetli olduğu için kendi kendine Stard'i ya ağzını kapar ya da bir tarafını kırarım diye düşünüyormuş. Fakat Stard'i bir saniye bile düşünmemiş. Küçük ve çelimsiz olduğu halde koca haylazın üstüne atılarak yumruk yağdırmaya başlamış. Fakat vurduğundan çok kendisi yumruk yiyormuş. Sokakta küçük kızlardan başkası olmadığı için kimse onları ayıramamış. Franti onu bir kez yere yıkmış ama o hemen kalkmış. Yine düşmanın üstüne saldırmış. Ama Franti yukarıdan vurarak çocuğun kulağını koparırcasına çekmiş ve gözünün birisini şişirip burnunu kanatmış. Olanca gücüyle direnen Star ''Sen beni öldürebilirsin ama bu sana çok tuzluya mal olacak.'' diye gürleyerek kudurmuşçasına saldırıyormuş. Alt alta üst üste boğuşmaya başlamışlar. Bir kadın pencereden ''Aferin küçük'' diye bağırırken bir diğeri de ''Bu kız kardeşini koruyan çocuktur, cesaret yavrum, kuvvetli vur'' diyormuş. Franti'ye de ''Koca kıyıcı, koca alçak'' diye haykırıyormuş. Kudurmuş olan Franti ayağına bir çelme takıp çocuğu alta düşürmüş ve üzerine abanarak ''Teslim ol, teslim ol'' diye bağırmış. Hayır diye direnen Stardy bir sıçrayışta ayağa fırlamış. Bu kez son kerteye varan öfkesiyle Franti'nin boğazına atılmış ve onu kaldırımın üstüne düşürüp dizlerini göğsüne dayamış ve dövmeye başlamış. Bu sırada oradan geçen bir adam "Ah alçak bıçak çekiyor." diyerek Franti'ye doğru koşmaya başlamış. Fakat Stardi o sırada kendinden geçmiş bir halde onun kolunu iki eliyle yakalamış ve o kadar kuvvetli ısırmış ki Bıçak düşmüş, eli kanamaya başlamış. Çevreden yetişip çocukları kaldırmışlar. Franti bitmiş, tükenmiş bir halde kaçmış. Yüzü kanlanmış, gözü şişmiş fakat yine de zaferi kazanmış olan Star ağlayan kız kardeşinin yanında kavga alanında kalmış. Bu sırada diğer kızlar sokağa yayılan defterleri kitapları topluyorlarmış. Yanındakiler aferin küçüğe kız kardeşini iyi savundu diyormuş. Fakat zaferinden çok okul çantasına düşünen Starde hemen kitap ve defterlerini yoklamaya, onları silmeye eksilmiş yırtılmış bir şey olup olmadığına bakmaya koyulmuş. Kolayca hepsini silmiş, kalem kutusuna da baktıktan ve her şeyi yerine koyduktan sonra her zamanki ağırbaşlı ve kendine güvenir durumuyla kız kardeşine ''Hadi çabuk gidelim, çözülecek dört işlemli bir problemim var.'' demiş. Anneler Babalar 6 Mart Pazartesi Stardin'in babası, Franti'nin oğluna tekrar sataşabileceği düşüncesiyle bugün oğluyla birlikte okula geldi. Halbuki artık o kaba dayıyı bir daha görmeyeceğimizi ve onun bir cezaevine konulacağını söylüyorlar. Okul bahçesinde birçok anne baba vardı. Koretti'nin babası tıpkı oğluna benzeyen bu uzun boylu, koca bıyıklı, her zaman neşeli odun tüccarı yakasının iliğine iki renkli nişan kurdelesini geçirmiş olarak oradaydı. Herkesin ana ve babasını artık iyice tanıyorum. Beyaz bir başlık giyen, eğilmiş bir büyük anne var ki, orta bir de okuyan torununu yağmur ve kar demeden okula getirip götürür. Paltosunu çıkartır, giydirir. Boyun bağını düzeltir, üzerini fırçalar, saçlarını tarar, defterlerini taşır. Anlaşılan torunundan başka hiçbir şey düşünmez. Ve kendisi için dünyada ondan güzel bir şey yoktur. Bir çocuğu arabanın altında kalmaktan son anda kurtaran Robetti'nin babası topçu yüzbaşısını da çoğu zaman orada görürüz. Bütün arkadaşlar yanından geçerken Robetti'yi okşarlar. Babası da hiçbirini ayırmaksızın oğlunun bütün dostlarını selamlar. Çocuklar ne kadar fakir ve kötü giyimli olursa olsun aralarında ayrım yapmaz. Onların ilgisinden çok memnundur ve teşekkür eder. Bazı zaman acıklı şeyler görülür. Örneğin bir aydan beri gelmeyen bir bay vardı. Çünkü çocuğunun biri ölmüştü. Diğerini de hizmetçi kızla gönderiyordu. Dün ilk kez kendi geldi. Fakat ölen yavrusunun sınıfını ve onun arkadaşlarını görünce bir köşeye çekilerek hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Müdür onu kolundan tutarak odasına götürdü. Anneler ve babalar vardır ki çocuklarının bütün arkadaşlarını isimleriyle tanırlar. Yanımızdaki okuldan genç kızlar ve yanındaki liseden öğrenciler kardeşlerini beklemek üzere gelirler. Bir de emekli ihtiyar bir albay vardır ki çocuklar kalem veya defterlerini düşürecek olsa hemen yerden alıp verir. Çok şık giyinmiş bayanlar da vardır, başörtülü, kolu sepetli kadınlarla okulu ilgilendiren konulardan konuşurlar. Aralarında örneğin, ah bu defaki problem çok zor ya da bu sabah bir dil bilgisi ödevi vardı ki bitmek bilmiyordu gibi konuşmalar geçer. Bir sınıfta hasta olduğu zaman hepsi bilir ve iyileşmesine hep beraber sevinirler. Denebilir ki okul herkesi dost ve eşit yapıyor. 78 numara 8 Mart Çarşamba Dün akşam heyecanlı bir sahne gördüm. Bir zamandan beri manav kadın ne zaman Deroesi'nin yanından geçse sevgi belirten gözle ona bakıyor. Çünkü Deroesi 78 numaralı tutuklunun gerçek yüzünü öğrendiği zamandan beri sakat kollu Crossi'ye büyük bir dostluk gösteriyor. Okulda ödevlerini yapmasına yardım ediyor, derse kalkacağı zaman yanıtlar fısıldıyor ona. Kağıt ve kurşun kalem veriyor. Kısaca babasının başına gelen ve oğlunun bilmediği acı olayı kapatmak için onu bir kardeş gibi tutuyor. Birkaç gün var ki manav kadın Derossi'yi gözünden ayırmıyor. Çünkü o ancak çocuğu için yaşayan bir kadındır. Onun biricik çocuğu sınıfın birincisi olan Derossi tarafından yardım görerek iyi notlar alıyor. Derossi onun için bir çeşit üstün insandır. Sınıfının birincisi bir kral, bir yüce varlıktır. Kadın çocuğa bir şey söylemek istiyormuş da cesaret edemiyormuş gibi bakıyordu. Sonunda dün sabah onu kapı önünde durdurarak ''Beni hoş görünüz küçük bay. Siz oğlum için o kadar iyilik yapıyorsunuz. Sizden fakir bir annenin şu küçük armağanını kabul etmek yüceliğinde bulunmanızı isterim.'' dedi. Ve sepetin içinden yaldızlanmış mukavva bir kutu çıkardı. Derosi kızardı ve kutuyu geri verdi. ''Bunu oğlunuza verin, ben hiçbir şey alamam.'' dedi. Kadın utandı. ''Sizi gücendireceğimi sanmıyordum. Fakat karameladan başka bir şey değil bu.'' diye kekeledi. Fakat Derozy yeniden başını sallayarak alamayacağını söyledi. Bunun üzerine kadın sepetten bir bağ turk çıkarttı. ''Hiç olmazsa bunu alın tazedirler, annenize götürürsünüz.'' dedi. Derosi ''Hayır, teşekkür ederim.'' dedi. Ben Krosi için her zaman elimden geleni yaparım fakat hiçbir şey kabul etmem. Sebzeci kadın iyilik dolu korkulu bir sesle sordu. Yoksa sizi gücendirdim mi? Derosi gülümseyerek hayır dedi ve yürümeye başladı. Kadın arkasından sevinçle söyleniyordu. Ah bu ne kadar iyi bir çocuk. Onun gibi yüksek duygulu ve güzel çocuk görmedim. İşin bununla kapandığını sanıyordum fakat akşamüstü saat dörtte Krossi'nin annesinin yerine bu kez kederli ve üzüntülü yüzüyle babası geldi. Derosi'yi durdurdu. Ona öyle bir gözle bakıyordu ki gerçek durumu bildiğine yüzde yüz inandığı sanılabilirdi. Ona dokunaklı ve yürekten gelen bir sesle sordu. Oğlumu sevdiğinizi görüyorum fakat onun için bu kadar çok seviyorsunuz. Derosi'nin yüzü ateş gibi kızardı. Ona şöyle yanıt vermek isterdi. Onu seviyorum çünkü derin bir üzüntüsü var. Çünkü siz de, yani babası olarak siz de suçlu olmaktan çok kötü bir rastlantının acı yazgısına uğramış bir kişisiniz. Çünkü hatanızı mertçe ödediniz. Çünkü siz iyi kalple bir insansınız. Fakat bunları söylemeye cesareti yoktu. Belki de başka birinin kanını döken ve 6 yıl hapiste kalan bir adama bunları söylemekten, bir çeşit korku duymuştu. Öbürü her şeyi anlamıştı. Sesini kısarak Derossi'nin kulağına titreyen bir sesle sordu. Oğlumu seviyorsunuz fakat babasından tiksinmiyor ve onu hiç suçlamıyorsunuz, değil mi? Derossi büyük bir heyecanla bağırdı. "Yo, hayır, hayır, tam tersi." Adam Derossi'yi kucaklamak için elinde olmayarak kollarını açtıysa da buna cesaret edemedi. Ancak sarı saçlarını okşamakla yetindi. Ellerini kendi dudaklarına götürdü, onları öptü. Yaşlı gözleriyle De bakıyordu. Sonra oğlunun elinden tutup hızlı adımlarla uzaklaştı. 14 Mart'ın Arifesi Bugün dünden daha sevinçli bir gündür. 13 Mart, Vittorio Emoniel Tiyatrosu'nda yapılacak olan ödül töreninin arifesi. Her yılın en büyük bayramı. Bu kez ödül alacakların adlarını taşıyan listeyi ödülleri dağıtacak olan kurula sunmak üzere sahneye çıkacak olan çocuklar rastgele seçilmemişti. Müdür bu sabah dersimiz bittikten sonra sınıfa geldi. Bize, çocuklar size bir iyi haber dedi. Sonra küçük Kalabriyalı'yı çağırdı. Koraçi ayağa kalkmıştı. Ona sordu, yarın tiyatroda listeyi kurula sunacaklar içinde olmak ister misin? Müdürümüz uygun karşılık alınca bize dönerek konuşmasına devam etti. Çok iyi. Böylece kurulda bir Calabria temsilcisi oldu. Bu yıl belediye ilkokulu kurula listeyi sunacak çocukların İtalya'nın çeşitli illerinden bulunmasını ve şehrin başka başka okullarından seçilmesini istemiş. Şehrimizde 20 okul ve bunların 5 tane kolu var. 7 bin öğrenci. Bu kadar büyük bir yığın içinde İtalya'nın her bölgesinden çocuk bulmak zor değil. Biri Sardunyalı, biri Sicilyalı olmak üzere iki ada temsilcisi bulundu. Tahta üzerine oymalar yapan bir sanatçı oğlunu küçük bir Floransalı'yı verdi. Bir de Romalı seçildi. Venedik, Lombardiya ve Roma bölgelerinden birçok çocuk bulmak güç olmadı. Bir de Napolili çocuk vardı. ise Cenovalı bir çocukla Corace, Seni, bir Kalabriyalı'yı veriyoruz. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Ödülleri verecekler bütün İtalya ülkesinin çeşitli yerlerinden gelmiş olacak. 12'si birden sahnede göründükleri zaman onları bir alkış tufanıyla karşılayınız. Onlar çocuktur fakat büyük adamlar gibi memleketlerinin temsilciliğini yapacaklar. Üç renkli küçük bir bayrak tıpkı büyük bir bayrak gibi İtalya'nın sembolüdür değil mi? Öyleyse onları candan alkışlayın. 10 yaşındaki genç kalplerinizin vatanın yüce varlığı önünde ne kadar heyecanla yanıp tutuştuğunu gösterin. Müdür bunları söyledikten sonra gitti. Öğretmen, demek ki Korachi sen Kalabria'nın milletvekilisin diye ekledi. Hepimiz güldük, ellerimizi çırptık. Sokağa çıktığımız zaman çocuklar Korachi'nin çevresini sardı ve bacaklarından tutup kaldırdılar. Zafer kazanan biriymiş gibi omuzlarında taşımaya başladılar. Yaşasın Kalabriya milletvekili diye bağırıyorlardı. Bu bir alay değildi. Tam tersi, sevinç içinde Koraçı'yı tebrik ediyorlardı. O hepimizin hoşuna giden bir çocuktur. Yüzünde haklı bir sevinç okunan Kalabriyalı'yı sokağın köşesine kadar götürdüler. Tam orada siyah sakallı bir bayla karşılaştılar. Kalabriyalı gülümseyen obayı gösterdi. ''Babam'' dedi. Çocuklar küçük Kalabriyalıyı babasının kucağına bıraktılar ve her biri bir yana kaçıştılar. Ödül Töreni 14 Mart Salı Öğleden sonra saat 2'ye doğru koca tiyatro tıklım tıklım dolmuştu. İğne atsan yere düşmez derler ya işte öyle. Çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, öğretmenler, işçiler, kısacası kimi ararsanız oradaydı. Herkes bayram yerine gelir gibi güzel giyinmişti. Kimi el sallıyor, kimilerinin tüyleri, kurdelaları, saç örgüleri dalgalanıyor ve salonun neşeli tatlı bir fısıltı dolduruyordu. Tiyatro kırmızı, beyaz, yeşil renkli çiçek ve dallarla süslenmişti. Sahneye gelen iki merdiven vardı. Sağdaki ödül adaylarının çıkmaları soldaki inmeleri içindi. Sahnede kırmızı kadifeli bir sıra koltuk duruyordu. Ortadakinin arkalığına defne dalından bir taç asılmıştı. Bütün tiyatronun çevresinde bay ve bayan öğretmenlerin gidip geldiği ve ödül adaylarını düzene soktukları görülüyordu. Babam ve annemle balkona gelir gelmez kırmızı tüylü şapka giyen bayan öğretmeni gördüm. Yanaklarındaki güzel çukurlarıyla gülüyordu. Yanında kardeşimin bayan öğretmeni ve baştan aşağı siyahlar giyinmiş küçük rahibe ile benim birinci sınıftaki iyi kalpli bayan öğretmenim vardı. Savallı kadın o kadar solgundu, o kadar şiddetli öksürüyordu ki tiyatronun öbür ucundan duyuluyordu. Saat tam 2'de mızıka çalmaya başladı. Aynı zamanda belediye başkanı, vali, yargıç ve okullar ile siyah elbiseler giyinmiş diğer kişiler sağdaki merdivenden çıkarak koltuklara oturdular. Mızıka durduktan sonra müzik öğretmeni ilerledi. Elindeki değneğin işaretiyle alt katta bulunan çocuklar ayağa kalktılar yeni bir işaretle de şarkıya başladılar güzel bir şarkı söyleyen bu çocukların toplamı 700 kadardı 700 çocuk sesinin hep bir ağızdan şarkı söylemesine kadar hoştu herkes bu tatlı berrak ve ruhları yücelten şarkıyı kımıldamadan dinliyordu şarkı bitince gür olarak alkışlandı sonra yine sessizlik başladı Şimdi ödül dağıtımına geçilmişti. İkinci sınıftaki öğretmenim kızıl saçları ve parlak gözleriyle ilerledi. Ödül alacakların isimlerini okuyacaktı. Ödülleri dağıtacak olan 12 çocuğun gelmeleri bekleniyordu. Gazeteler bunların bütün İtalya illerini temsil edecek çocuklar olacağını yazmıştı. Birdenbire 12'sinin de beraberce gülümseyen yüzlerle koşarak geldikleri görüldü. Sahnenin kenarına kadar ilerleyip durdular. En aşağı 3 bin kişi olan tiyatro halkı birden ayağa kalktı. Gök gürültüsünü andırır bir alkış tufanı koptu. Çocuklar epey şaşırmıştı. Balkondakilerden birisi işte İtalya diyordu. Koraci'yi, küçük Kalibriyalı'yı hemen tanıdım. Her zamanki gibi siyahlar giymişti. Yanımızda bulunan ve çocukları tanıyan belediye meclisi üyesi olan bir bay, ''Birer birer onları anneme gösteriyor ve sarışın çocuk Venedik temsilcisidir, Roma'nınkisi ise büyük ve kıvırcık saçlı olandır.'' diyordu. Aralarında çok şık giyinmiş iki üç çocuk vardı. Diğerleri işçi çocuklarıydı, hepsi de temiz giyinmişti. Floransalı içlerinde en küçüğüydü. Kuruldan birisi Floransa, Napoli, Bologna, Palermo diyerek sunarken onlar birbirinin arkasından, kendilerini alınlarından öpen belediye başkanının önünden geçiyorlardı. Alt katta veya balkonda olan çocuklar çok küçük buldukları veya elbisesinden fakir olduğunu anladıkları adaylar geçerken onları daha şiddetli alkışlıyorlardı. İçlerinde birinci sınıftan çocuklar vardı ki sahnenin üstüne geldikleri zaman ne yapacaklarını, hangi tarafa döneceklerini şaşırıyorlar ve bütün tiyatroyu kahkadan kırıp geçiriyorlardı. Aralarında güçlükle yürüyen üç karış boyunda bir yavrucak ayağı halıya takılarak boylu boyunca yuvarlandı. Vali onu tutup kaldırdığı zaman herkes alkışlıyordu. Bir diğeri de merdivenden yuvarlandı. İniltiler işitiliyordu. Fakat kazayı ucuz atlatmıştı. Ve en küçükleri tombul yanaklarıyla herkese gülüyor, yere iner inmez ana babaları tarafından kucaklanıyorlardı. Sonunda bizim okula sıra geldi. Keyfimin sınırı yoktu. Tanıdığım birçok öğrenci çağrıldı. Koretti baştan ayağa kadar yeni giyinmiş, beyaz dişlerini gösteren neşeli gülüşüyle göründü. Kim bilir o bu sabah bile kilolarca odun yükü taşımıştır. Belediye başkanı elini omzuna koyarak ödülünü verirken alnındaki kırmızı işaretin ne olduğunu sordu. Babasıyla annesini alt katta gözlerimle aradım ve elleriyle ağızlarını kapayarak güldüklerini gördüm. Sonra Derosi geçti. Düğmeleri parıldayan koyu mavi elbisesi, zarif ve kıvrak yürüyüşü, sarı kıvırcık saçlarının düştüğü alnıyla o kadar güzeldi ki içimden ona bir öpücük göndermek geldi. Sahnede bulunan bütün baylar ona bir şeyler söylemek için elini sıkmak istiyordu. Biraz sonra öğretmen, Julio Robetti diye çağırdı. Bunun üzerine topçu yüzbaşının oğlu koltuk değnekleriyle geldi. Yüzlerce öğrenci uğradığı kazanın neden olduğunu zaten biliyordu. Bir iki saniye içinde herkes öğrenince birden kopan alkış tufanı tiyatroyu sarstı. Erkekler ayağa kalkıyor, kadınlar mendillerini sallıyordu. Zavallı çocuk şaşırmış, titreyerek sahnenin ortasında kalmıştı. Belediye başkanı geldi, Robert diye çekerek kucakladı ve oturduğu koltuğun arkasında duran defne dalından yapılmış tacı alarak çocuğun koltuk deneklerinden birine geçirdi. Sonra onu sahnenin önüne değerli çocuğun babasının bulunduğu yere kadar götürdü. Baba oğlunu kucağına aldı. Aferin ve yaşa sesleri arasında locaya götürdü. Mızıka hafif ve tatlı havasına devam ediyor. Çocuklar birbirinin arkasından geçmeyi sürdürüyorlardı. Törenin sonunda alt katta bulunan 700 çocuk çok güzel olan diğer bir şarkıyla tiyatroyu inletti. Sonra belediye başkanı konuştu. Onun arkasından yargıç toplantıyı şöyle kapattı. Çocuklarım sizin için o kadar yorulan, zekalarının ve kalplerinin bütün gücünü size ayıran, yalnız sizin için yaşayan ve ölenlere selam ve şükranlarınızı göndermeden buradan çıkmayın. Yargıç bu sözleri söylerken, işte onlar diyerek balkonlarda bulunan bay ve bayan öğretmenleri gösteriyordu. Bu dokunaklı söyleyiş üzerine bütün çocuklar ayağa kalktı, kollarını öğretmenlerine doğru uzattılar. Öğretmenler öğrencilerinin bu sevimli davranışından duygulanmışlar, şapka ve mendillerini sallayarak onlara karşılık vermişlerdi. Bir Kavga 20 Mart Pazar Çok iyi biliyorum ki bu sabah Koretti ile çekişmemin nedeni onu kıskanmam değildi. Evet ben hiçbir şey almadığım halde o bir ödül kazanmıştı. Onu kıskanmadığımı kesin olarak bilmekle beraber kendimi yine de haksız buluyordum. Öğretmen onu benim yanıma koymuştu. Aylık öykü ödevini hasta olan küçük duvarcı için yazarken dirseğiyle koluma dokunmuş ve bu yüzden kağıdım kirlenmişti. Kızdım, kötü bir söz söyledim. Koretti gülerek ben yapmadım dedi. Ona inanmalıydım çünkü tanırım. Fakat gülümseyişi hoşuma gitmemişti. Kendi kendime şimdi ödül aldı ya artık burnu büyüdü diye düşündüm. Biraz sonra öç almak için onu öyle bir ittim ki... Yazdığı sayfa kirlendi. Öfkesinden kıpkırmızı oldu. Elini bana kaldırdı. İşte sen bilerek yaptın dedi. Öğretmen bakıyordu. Elini indirdi fakat seni dışarıda bekleyeceğim dedi. Acı duyuyordum. Kızgınlığım geçmişti. Daha şimdiden pişman olmuştum. Hayır Koretti beni bilerek gitmezdi çünkü o çok iyidir. Onlara gittiğimde nasıl çalıştığını, hasta annesine nasıl özenle baktığını, sonra onu bizim evde ne kadar iyi ağırladığımı, babamın ne kadar hoşuna gittiğini hatırladım. Ağzımdan kaçan o kötü sözü söylemeseydim, ondan alçakça öç almayı düşünmeseydim ne iyi yapmış olacaktım. Babamın bu olay karşısında nasıl bir öğüt vereceğini düşündüm. Şüphesiz haksızsın öyle mi? Hadi o zaman af dile diyecekti. Fakat buna cesaretim yoktu. Kendimi aşağılatırım diye utanıyor, bir yandan da Korettiye bakıyordum. Gözüm gömleğinin omzundaki söküye takıldı. Belki bir gün odun taşırken sökülmüştü burası. Onu sevdiğimi derinden duyuyor ve kendi kendime hadi cesaret diyordum. Fakat nedense beni affet kelimesi boğazımda tıkanıp kalıyordu. O bana ara sıra göz ucuyla bakıyordu, kızgın değildi. Fakat çok üzgündü. Bense ona kendisinden korkum yokmuş gibi sert bakışlar fırlatıyordum. Dışarıda görüşürüz diye tekrar etti. Çok güzel dedim görüşürüz. Babamın bir gün bana haksız olduğun zaman kendini koru fakat sakın vurma dediğini hatırladım. Kendi kendime kendimi savunurum fakat vurmam diyordum. Ama canım sıkılıyor, üzülüyor ve öğretmeni artık dinlemiyordum. ''Sonunda çıkma saati geldi. Sokakta yalnız kaldığım zaman Koretti'nin arkamdan geldiğini gördüm. Durdum. Elimde cetvelle bekledim. O ilerledi ben de cetveli kaldırdım. Dudaklarında çok içten bir gülümsemeyle yanaştı. Cetvelimi göstererek ''Yok Enrico eskisi gibi arkadaş olalım.'' dedi. Bir an için şaşırmıştım. Sonra sanki bir el beni ona doğru itmiş gibi oldu. Kendimi kollarında buldum. O beni öpüyordu. Artık aramızda hiçbir anlaşmazlık olmayacak değil mi? diyordu. Hayır hiçbir zaman dedim. Birbirimizden iç rahatlığıyla ayrıldık. Fakat eve gelince hoşuna gideceğini düşünerek olayı babama anlattım. Bana darıldı. İlk önce el uzatacak sen olmalıydın. Çünkü haksız olan senmişsin dedi. Ve senden iyi olan bir çocuğa, bir askeroğluna cetvel kaldırmamalıydın. Elimden cetveli aldı. İki parça edip duvara fırlattı. Küçük duvarcı tehlikede. 28 Mart salı. Savallı küçük duvarcı ağır hasta. Öğretmen onu görmeye gitmemizi söyledi. Garoni, Derossi, ben, üçümüz ona gitmek için sözleştik. Stardide gelecekti fakat öğretmen bize kavur anıtı konusunda bir ödev vermiş olduğundan yazmadan önce anıtı görmeye gidecektik. Bizi nasıl karşılayacağını öğrenmek için kendisini büyüklenme duygusuna kaptırmış olan Nobis'i de çağırdık. Ama o kuru bir hayırla yetindi. Votini hiç gelmek istemedi. Belki de güzel elbiselerinin kireçle lekeleneceğinden korkmuştu. Saat dörtte okuldan çıkınca yola koyulduk. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Garoni yolun üzerinde durarak ekmek tıktığı ağzıyla ''Peki ona ne alacağız?'' dedi. Cebindeki iki meteliği şıngırdattı. Üç büyük portakal almak üzere hepimiz ikişer metelik koyduk. Tavan arasına tırmanıp kapının önüne geldiğimizde Derossi madalyayı çıkartıp cebine koydu. Neden böyle yaptığını sordum. Kendime bir süs vermemek için dedi. Bana öyle geliyor ki madalyasız gitmek daha uygun bir davranış. Kapıyı çaldık babası çıktı. Dev yapılı bu koca adamın yüzü çok bozulmuştu. Üstelik garip bir sesle, siz kimsiniz diye sordu. Garoni cevapladı, biz Tonino'nun sınıf arkadaşlarıyız, ona portakal getirdik. Duvarcı başını sallayarak, ah zavallı Tonino'm, korkarım ki portakallarınızı yiyemeyecek dedi. Elinin tersiyle gözlerini sildi, bizi önüne düşürerek tavan arasındaki odaya götürdü. Küçük duvarcı burada demir bir karyola da yatıyordu. Annesi çok üzüntülü bir durumdaydı. Alnı avuçlarının içinde duruyordu. Bize bakmak için ancak şöyle bir döndü. Duvarda fırçalar, bir kazma, bir de kireç eleği asılıydı. Hastanın ayaklarına duvarcının alçıdan beyazlanmış ceketi serilmişti. Zavallı çocuk zayıflamış, sararmış, burnu incelmiş, uzun bir şekil almıştı. Zorlukla nefes alıyordu. ''İyi kalpli Tonino.'' ''Çok sevimli ve hep neşeli olan benim mini mini arkadaşım. Tavşan burnu yaptığını görmek için her şeyimi verirdim. Ne kadar acı duyuyorum. Zavallı küçük duvarcım.'' Garoni yastığın üzerine yüzüne yakın bir portakal koydu. Kokusu onu uyandırmıştı. Portakalı hemen tuttu. Fakat elinden düşürdü. Sonra gözlerini ayırmadan Garoni'ye baktı. ''Garoni, beni tanıdın mı Garoni'yim?'' dedi. Hastanın dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Elini zorlukla garoniye uzattı. O da avuçlarının içine alarak öptü. Sonra, cesaret, cesaret küçük duvarcım, yakında iyi olacaksın, okula geleceksin, öğretmen seni yanıma oturtacak, nasıl memnun musun dedi. Küçük duvarcı yanıt vermedi. Annesi üzgün bir sesle, ah benim zavallı, sevimli Toninom, benim kara yazgılı oğlum diye hıçkırarak dövünüyordu. Duvarcı kızgındı. Allah aşkına susun, başım çatlayacak diye bağırdı. Sonra bize döndü. Teşekkür ederim çocuklar, artık gidin, evinize dönün, dedi. Çocuk bir ölü gibi gözlerini kapamıştı. Garoni, size bir yararımız dokunur mu diye sordu. Duvarcı, hayır hayır iyi kalpli çocuk, teşekkür ederim diye cevap verdi. Bizi kapıya kadar uğurladı. Kapıyı kapattı. Henüz merdivenin yarısına gelmemiştik ki, Garoni diye seslenildiğini işittik. Üçümüz birden aceleyle döndük. Duvarcı yüzü değişmiş bir halde, Garoni, Tonino seni çağırıyor. Üç gündür hiç konuşmuyordu. Şimdi seni iki kez çağırdı. Tanrı dilerse bu hayırlı bir işarettir, dedi. Garoni bize seslendi. Allah vere de iyi bir belirti olsa. ''Siz güle güle gidiniz, ben kalıyorum.'' dedi ve duvarcının arkasından gitti. Derosi'nin gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Küçük duvarcı için mi ağlıyorsun? İşte konuşmaya başladı, iyi olacak tabii.'' dedim. Derosi ''Evet, umarım.'' diyordu. ''Fakat şimdi ben onu düşünmüyorum. Ben Garoni'yi düşünüyorum. Onun ne kadar iyi, ne kadar yüksek ruhlu bir çocuk olduğunu düşünüyor, böyle temiz kalpli bir arkadaşım olduğu için övünüyorum.'' İlkbahar 1 Nisan Cumartesi Bugün Nisan'ın ilk günü. Tatile üç ayımız kaldı. Bu sabah belki de yılın en güzel sabahını yaşadım. Çok mutluyum. Çünkü Koretti okul çıkışı birlikte gezmek üzere beni çağırmıştı. Sonra annem de Valdeco Yetimler Yurdunu gezdireceğine söz vermişti. Fakat beni en çok sevindiren haber küçük duarcının iyileştiğini öğrenmek oldu. Dün akşam Bay Perboni geçerken babama onun çok iyi olduğunu söylemişti. Ne güzel bir bahar sabahı. Sınıfın penceresinden masmavi gökyüzü, bahçenin tomurcuklarla örtülü ağaçları, henüz yeşillenmiş çiçek saksılarıyla evlerin açık pencereleri görülüyordu. Güldüğünü pek görmediğimiz öğretmenimiz bugün de güler yüzü değildi. Fakat biraz daha iyimser olduğu, alnının ortasındaki derin kırışıklığın kaybolmasından belliydi. Yazı tahtasının başında bir konu anlatıyor ve açık pencereden giren doğanın güzel kokularıyla yüklü temiz havayı sevinçle içine çekiyordu. Bu güzel hava hepimize şimdiden kır gezintilerini düşündürdü. Öğretmen konuyu anlatırken yakın bir sokaktan bir denilcinin dövdüğü ört sesi, ve karşıki evden yavrusunu uyutan bir annenin ninnisi duyuluyordu. Uzakta çem yakışlasında borazanlar çalınıyordu. Star diye varana dek bütün dünya neşeli ve iyimser görünüyordu. Bir ara demirci örsüne daha kuvvetli vurmaya ve anne ninnisini daha yüksek söylemeye başladı. Öğretmen sustu ve pencereden dışarı baktı. Biraz dinledikten sonra ağır ağır duygularını dile getirdi. Gökyüzü gülümsüyor, bir anne ninni söylüyor, işini seven bir adam çalışıyor, çocuklar okuyorlar. İşte hayatın güzellikleri. Sınıftan çıktığımızda diğer öğrencilerin de bizim gibi sevinç içinde olduğunu gördük. Sokakta beni bekleyen annemi görünce bugüne kadar benzerini duymadığım bir sevinçle kucağına atıldım. Bugün kendimi çok neşeli ve mutlu hissediyorum anneciğim, sebebi nedir sence dedim. Annem gülümsedi. Hava çok güzel de ondan. Bir de insanın kalbi herkese karşı sevgi saygı dolu olursa kendini hep böyle neşeli ve mutlu hisseder. Yetimler Yurdunun Anaokulu 4 Nisan Salı Annem verdiği sözü tuttu ve dün öğle yemeğinden sonra beni yetimler yurduna götürdü. Pirekossi'nin kız kardeşlerinden biri hakkında bilgi verecekti. Ben henüz yetimler yurdunu görmemiştim. Doğrusu çok hoşuma gitti. Orada 200'e yüze yakın erkek ve kız çocuk vardı. O kadar küçüktüler ki bizim ana sınıf öğrencileri onların yanında kocaman adam sayılır. Yurda vardığımızda çocuklar yemek salonuna girmişti. Salonda iki sıra masa ve masaların her birinde fasulye ve pilav dolu birer tas vardı. Yanlarında da birer kaşık bulunuyordu. Bazıları salona girerken kayıp düşüyor, öğretmen gelip kaldırıncaya kadar öylece yerde yatıyorlardı. Birçoğu kendilerinin sanarak bir tasın önünde duruyor, henüz bir kaşık yemeden öğretmen gelerek onlara çıkışıyordu. Orası senin yerin değil, ilerle bakalım diyorlardı. Küçükler ilerideki başka bir tasın önünde duruyor, hemen kaşıklamaya başlıyorlardı. Böylece her tastan birer kaşık alıyor, yarım tabak pilav yedikten sonra yerlerine gidiyorlardı. Bayan öğretmenin sürekli hadi ileriye diyerek bağırmasıyla hepsi yerlerini buldular ve dua etmeye başladılar. Şimdi yemeğe başlamışlardı. Ne güzel bir manzaraydı. Bakıyorsunuz birisi iki kaşıkla yiyor, diğeri elleriyle. Birçoğu fasulye tanelerini birer birer alarak ceplerine dolduruyordu. Diğer bir kısmı da önlüklerinin bir ucuna sıkıştırarak üstünden bastırıyor ve eziyorlardı. Yemeği bırakıp uçan sinekleri kovalayanlar da vardı. Kimisi de ağzını kapatmadan öksürerek çevresine pirinç yağdırıyordu. İçerisi cıvıl cıvıldı. İnsan çevresini civcivlerle çevrili sanıyordu. Bu iki sıra olmuş minik yavruların hele saçlarını düğümleyen kırmızı yeşil kurdelalarıyla küçük kızların hali ne kadar güzeldi. Bir bayan öğretmen sekiz kişilik küçük kızlar topluluğuna sordu. ''Pirinç nerede yetişir bilir misiniz?'' Sekizi birden yemekle dolu ağızlarını açtılar, şarkı söyler gibi bir sesle cevapladılar. ''Pirinç suda yetişir.'' Sonra bayan öğretmen hepsine komut verdi. Eller Havaya Pek kısa zaman öncesine kadar kundak bezinde bağlı kalan o küçük kollarıyla beyazlı pembeli kelebeklere benzeyen yavrular ufacık ellerini havaya kaldırdı. Şimdi oynamaya gidiyorlardı. Fakat hepsi duvarda asılı kahvaltı sepetlerini aldılar, sonra bahçeye çıktılar. Herkes sepetteki yiyecekleri çıkartmak için bir yana dağıldı. Sepetler biraz ekmek, biraz peynir, kaynamış yumurta, Elmalar ve bir avuç leblebi, kuru erik ve piliç budu gibi şeylerle doluydu. Göz açıp kapayana kadar bahçe kuş yemi serpilmiş gibi ekmek kırıntılarıyla doldu. Tavşanlar, kediler ve fareler gibi kemirerek, yalayarak ve emerek yemeleri çok tuhaftı. Bazıları yumuşak peynir parçalarını avuçlarında eziyor ve süt gibi parmaklarına yapıştırarak kollarını akıtıyorlardı. Yavrunun biri göğsünde ekmek tutuyor ve muşmulayı diliyle yalıyordu. Üç tane kız gördüm ki ellerindeki yumurtayı içinde hazine varmış gibi ufak bir çubukla deliyor, parça parça yere döktükten sonra her kırpıntıyı büyük dikkatle topluyorlardı. Bu arada annem bu sevimli yavrularla biraz konuşmak ve başlarını okşamak için bahçeye inmişti. Afacanlar hemen onun etrafını çevirdi. Bazıları boynuna sarılıyor, yanaklarını uzatarak öpücükler veriyordu. Birisi ona bir ekmek kabuğu, diğeri ısırılmış bir portakal, bir küçük kız da yaprak verdi. Başka bir tanesi de lambanın alevinde yanan parmağının ucunu gösteriyordu. Afacan bir çocuk da yakaladığı böceği uzatıyordu. Bir yumurcak annemi zorla eğdi ve kulağına ''Babam fırça yapar.'' dedi. Bu sırada bayan öğretmenlerin konuşmalarını geciktiren ufak tefek olaylar oldu. Örneğin, mendillerin düğmelerini çözemedikleri için ağlayan kızcağızlar, iki elma çekirdeği için birbirini tırmalayan minik yaramazlar vardı. Gitmeden önce annem dört beş tanesini kucağına aldı. Her taraftan yüzleri portakal suyu veya yumurta sarısına bulanmış bir sürü yaramaz geldi. Kimisi yüzüne bakmak için parmağını tutuyor... Kimisi de saatini görmek üzere kordonunu çekiyordu. Öğretmenler annemi dikkat edin elbisenizi kirletebilirler diye uyardılar. Fakat annem elbiseye hiç önem vermediği için onların başını okşayıp yanaklarını öpmeye devam etti. Etrafındaki çember iyice daralmıştı. Birçoğu eteğine yapışmış üzerine tırmanmak istiyor diğerleri ellerini uzatıp hep birlikte alasmalık diye bağırışıyorlardı. Sonunda bahçeden kurtulduk. Çocuklar geçtiğimizi görmek için burunlarını parmaklığa yapıştırmıştı. Oradan ufacık kollarını çıkartıyorlar, annemi selamlıyorlardı. İçlerinde hala muşmula, ekmek kabuğu, peynir kırıntısı isteyenler vardı. Hep birazdan, güle güle yarın da gel, her zaman gel diye bağırıştılar. Annem bir vazodaki rengarenk güllere dokunur gibi kendisine uzanan minicik elleri okşadı. Sokağa çıktığında üstü başı ekmek kırıntıları ve meyve lekeleriyle doluydu. Elbisesi buruşmuş, saçları da dağılmıştı. Bir elinde çiçekler, gözlerinde yaşlar vardı. Fakat bir bayram yerinden geliyormuş gibi sevinçliydi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Uzaktan hala güle güle yarın yine gel diyen minik kuşların cıvıltıları duyuluyordu. Beden Eğitimi Dersinde Havalar güzel gittiğinden artık beden eğitimi dersini bahçede jimnastik araçlarıyla yapacağız. Dün Garoni, müdürün odasındayken beden eğitimi dersine oğlunun sokulmamasını rica etmek üzere Nelly'nin annesi çıka geldi. Kadın elini oğlunun başına koymuş, sıkıntılı bir halde o yapamaz diyordu. Nelly hem beden eğitimi dersinden yoksun kalacağına üzülüyor hem de kendini aşağılanmış hissediyordu. ''Göreceksin anne, ben de ötekiler gibi yapacağım.'' diyordu. Annesi sevgi dolu ve masum bir ifadeyle oğluna baktı. Sanki kararsız bir hali vardı. ''Korkarım ki arkadaşları.'' diye başladığı cümleyi bitiremedi. Ama onunla eğlenmesinler demek istediği belliydi. Fakat Nelly yine söze karıştı. ''Bunun hiç önemi yok. Garoni var ya, onun bana gülümsemesi yeter.'' dedi. Sonunda annesi razı oldu ve Nelli de derslere katıldı. Öğretmen bizi epeyce yüksek olan dikey direklere götürdü. Bunların ta tepesine kadar tırmanmak ve yatay direkte durmak gerekiyordu. Deros ile Coretti iki maymun gibi tırmandılar. Küçük Precosi de dizlerine kadar gelen koca ceketine rağmen kolayca çıktı. O çıkarken diğer çocuklar kendisini güldürmek için onun sık sık söylediği, özür dilerim affedersiniz sözlerini tekrarlıyorlardı. Stardi hindi gibi kızarıp, kızgın bir köpek gibi dişlerini sıkarak soluyordu. Fakat çatlayıp ölse de tepeye varacaktı. Ve sonunda vardı da. Nobis sırası gelip de yukarıya çıkınca oraya bir imparator gibi kuruldu. Beden eğitimi dersi için özel olarak dikilmiş mavi çizgili güzel bir elbise giymiş olan Votini, İki kez denemesine rağmen beceremedi. Kolaylıkla çıkabilmek için ellerimizi toz haline getirilmiş reçineyle ovaladık. Reçine tozu iş bilir Garofi tarafından hazırlanmıştı. Bu tozdan paket paket herkese satarak yine bir kazanç yolu bulmuştu. Sıra Garoni'ye geldiğinde gayet sakin bir şekilde hiç önemi olmayan bir iş yapıyormuş gibi tırmanıverdi. O kadar kuvvetliydi ki sırtında başka bir çocuk olsa onu da çıkartırdı. Garoni'den sonra sıra Nelly'e geldi. Uzun ve ince elleriyle direği kucakladığı görülür görülmez herkes gülüşmeye ve alay etmeye başladı. Fakat Garoni ellerini göğsünün üstünde kavuşturarak çevresine öyle bir göz attı ki öğretmenin orada olmasına bakmadan eğleneni iki tokatta yere yıkacağı belliydi. Herkes gülmeyi kesti. Nelly büyük bir güçlükle tırmanmaya başladı. Zavallının yüzü ateş gibi olmuştu. Öğretmen artık in diyorsa da o inat ediyor ve direniyordu. Zavallı Neli, kendimi onun yerine koyup annemin üzüntü içinde beni seyretmiş olduğunu aklımdan geçiriyor. Bunu düşündükçe zavallı arkadaşımı her zamankinden çok sevdiğimi anlıyordum. Yukarıya kadar çıktığını görmek için elimden geleni yaptım. Ah kimse görmeden onu yukarıya itebilseydim keşke. Bu sırada Derosi, Koretti ve Garoni, hadi Neli hadi biraz daha gayret diyorlardı. Neli şimdi inleyerek kuvvetli bir çaba daha gösterdi. Yatay direğe birkaç parmak yaklaştı. Herkes birazdan, aferin Neli dayan biraz gayret diyorlardı. Sonunda Neli yatay direği yakaladı. Bunun üzerine herkes onu alkışladı. Öğretmen aferin Neli bu kadar yeter aşağı in artık dedi. Fakat Neli Diğerleri gibi tepeye kadar çıkmak istiyordu. Biraz daha uğraştıktan sonra dirseklerini, sonra dizini, en sonunda da ayaklarını direğin üstüne koydu. Soluk soluğa doğrularak herkese gülümsedi. Hepimiz yeniden alkışladık. Bu sırada o sokağa bir bakış fırlattı. O tarafa döndüğümde bahçenin parmaklığını örten yaprakların arasından annesinin kaldırımda durduğunu gördüm. Zavallı kadın bu tarafa bakmaya cesaret edemiyordu. Neli inmiş ve herkes onu kutlamıştı. Heyecanlanmış, parlak gözleriyle sanki baştan aşağı değişmiş gibiydi. Okuldan çıktığımızda annesi onu görünce beden eğitimi dersini nasıl geçti yavrum diye sordu. Neli'nin yerine arkadaşları karşılık verdiler. Çok başarılıydı, tıpkı bizim gibi o da hepsini yaptı. Biliyor musunuz Nelly çok kuvvetli hem de çok çevik. Kadıncağızın sevincini görmeliydiniz. Bize teşekkür etmek istiyor fakat dili varmıyordu. Sevincinden hepimizin yanağını okşadı ve oğluna sarıldı. İkisi birlikte yürüyerek uzaklaştılar. Çok neşeli görünüyorlardı. Daha önce ikisini de böyle mutlu görmemiştik. Babamın Öğretmeni 11 Nisan Salı Önceki gün öğle vakti babam yemekte gazeteyi okurken birdenbire hayretle bağırdı. Ben onu 20 yıldır ölmüş sanıyordum. İlkokuldaki öğretmenim Vincenzo Rosetti meğer hala yaşıyormuş. 84 yaşındaymış. Şimdi okudum ki Milli Eğitim Bakanı ona üstün görev madalyası vermiş. Görevinde 60 yıl. Emekliye ayrılalı ancak 2 yıl kadar olmuş. Buradan trenle 1 saat çeken bizim Kierideki köşkün eski bahçıvanı olan kadının memleketinde oturuyormuş dedi. ''Ve Enrico, onu görmeye gideriz olmaz mı?'' diye ekledi. Bütün gece bize hep öğretmeninden söz açtı. Öğretmenin adı, onda ilk arkadaşlarından ölmüş olan annesinden ve gençlik yıllarından binlerce unutulmaz anı uyandırıyordu. ''İyi kalpli Bay Rosetti'' diyordu. ''Şimdi görür gibi oluyorum. Kendisinden ders aldığım zaman 40 yaşında vardı.'' Bir parça eğilmiş vücuduyla ufak tefek bir adamdı. Mavi gözleri sakalsız yüzüyle biraz sertti fakat terbiyeliydi. Bizi bir baba gibi sever ve özürlü davranışlarımızı hep bağışlardı. Bir köylü çocuğuyken güçlükler içinde çalışmış ve öğretmen olmuştu. Annem onu çok sever, babam da dost sayardı. Nasıl oldu da Torino'dan Condove'ye yerleşti? Şüphesiz beni artık unutmuştur. Fakat ne önemi var, ben onu tanıyacağım. Kırk yıl geçti, kırk yıl. Enrico yarın onu görmeye gideceğiz. Dün sabah saat dokuzda istasyondaydık. Garoni'nin de bizimle gelmesini istemiştim. Fakat annesi hasta olduğu için gelemedi. Güzel bir ilkbahar günüydü. Yem yeşil çayırlardan ve havaya güzel kokular yayan çiçeklerle bezenmiş tarlalardan geçiyorduk. Babam çok sevinçliydi. Ara sıra kolunu boynuma dolayıp, Gözleri kırlarda, benimle tıpkı arkadaş gibi konuşuyordu. ''Zavallı rozetti'' diyordu. ''Babamdan sonra beni en çok seven ve bana iyilik yapan odur. Onun iyi öğütlerini, hatta hıçkırıklarla eve dönmemi gerektiren tok sözlü azarlamalarını hiç unutmadım. Eli de sertti. Sınıfa nasıl girdiğini ve her zaman aynı hareketle bastonunu bir köşeye, pardüsüyü elbise askısına nasıl koyduğunu görür gibi oluyorum.'' Temiz kalpliydi ve kafası iyilikle yoğrulmuş bir insandı. Daima neşeli görünürdü. Her gün sanki ilk kez sınıfa geliyormuş gibi dikkatli davranırdı. Bana ''Bottini ah bottini şahadet parmağıyla orta parmak kalemin üzerinde duracak'' diye seslenmesi hala kulaklarımdadır. 44 yılda herhalde çok değişmiştir. Kondoy kasabasına iner inmez hemen Kierideki eski bahçıvanımız olan kadını aradık. Onu işletmekte olduğu aktar dükkanında çocuklarının arasında bulduk. Geldiğimize çok sevindi. Bize üç yıldan beri Yunanistan'da gurbette dolaşıp yakında dönecek olan kocasından, Torino'daki sağır ve dilsizler kurumunda bulunan dilsiz kızından söz ettikten sonra, bütün kasabanın tanıdığı öğretmenin evini nasıl bulacağımızı anlattı. Şehirden çıkarak çitlerle çevrili yokuşlu bir kır yolunu tuttuk. Babam artık konuşmuyordu, anılarına dalmıştı. Bazen gülümsüyor ve başını sallıyordu. ''İşte kesinlikle diyebilirim ki odur.'' dedi. Beyaz sakallı, kısaca boylu, geniş kenarlı şapka takmış bir ihtiyar, değneğine dayanarak bize doğru ilerliyordu. Yürüyüşü kararsız elleri titrekti. Babam adımlarını sıklaştırdı. ''Evet odur.'' dedi yarın yanına varıp durduk. O da durarak babama baktı. Yüzü hala taze, gözleri parlak ve canlıydı. Babam şapkasını çıkarttı. Öğretmenim Vincenso Rosetti ile konuşma şerefine mi ulaşmış oluyorum dedi. Ta kendisi. Babam hemen saygıyla elini tuttu. Öyleyse dedi, eski bir öğrencinizin elini sıkıp sağlığınızı sormasına izin verin. Sizi görmek için ta Torino'dan geliyorum sevgili öğretmenim. İhtiyar şaşırmıştı. Babama baktı. ''Beni çok şereflendirdiniz. Fakat bilmiyorum hangi tarihte öğrencimdiniz. Affedersiniz adınızı bağışlar mısınız?'' dedi. Babam adını ve hangi tarihte, nerede onun öğrencisi olduğunu söyleyerek ekledi. ''Beni anımsamamanız olağan bir şey. Fakat ben sizi o kadar iyi tanıyorum ki.'' İhtiyar başını eğip dikkatle ve gülümseyerek kendisine bakmakta olan babama 2-3 kez fısıldayarak düşünmeye başladı. Birden başını doğrultarak pırıltılı gözlerle ''Alberto Bottini, Kosalata meydanında oturan mühendis Bottini'nin oğlu'' dedi. ''Babam tamam'' dedi. ''Çok iyi anımsadınız.'' ''İhtiyar öyleyse izin verin bayım'' dedi. Babamı kucakladı. Bembeyaz başı öğrencisinin omzuna ancak geliyordu. Babam binlerce öğrencinin eğitim öğretimi için yaşamını vermiş olan eski öğretmeninin temiz alnına, dudağını uzattı, sevgi ve saygıyla öptü. Babamın gözleri yaşarmıştı. Öğretmen, ''Lütfen benimle gelir misiniz?'' dedi ve başka bir şey konuşmayarak evine doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra bir bahçeye vardık. İçinde iki kapılı bir ev vardı. Kapılardan birisi badanalıydı. Bizi bu kapıdan dört duvarı beyaz boyalı bir odaya aldı. Bir köşede mavi beyaz, dörtgenli bir örtüyle kaplı gösterişsiz bir karyola, öte masada, üzerinde kütüphane, dört sandalye, duvara çivilenmiş eski bir coğrafya haritası vardı. Bütün odaya güzel bir elma kokusu yayılmıştı. Üçümüz oturduk, babam ve öğretmeni bir süre konuşmayarak sessizlik içinde bakıştı. Sonunda öğretmen, gözlerini güneşin satranç tahtasına benzettiği tuğla döşemeye dikerek konuşmaya başladı. Bottini dedi, anneniz ne kadar iyi bir bayandı. Siz birinci yıl bir süre solda pencerenin yanındaki ilk sırada oturdunuz. Görüyorsunuz artık iyice canımsıyorum, Şu anda kıvırcık saçlı başınız bile gözümün önünde. Biraz düşündükten sonra, Siz çok ateşli bir çocuktunuz. İkinci yıl kuş balazına tutulmuştunuz. İyileştikten sonra sizi zayıflamış ve bir şala sarılmış olarak okula getirdiklerini çok iyi hatırlıyorum. Ah ihtiyar öğretmeninizi hatırlamakla ne kadar iyi ettiniz. Önceki yıllarda eski öğrencilerim sizin gibi arada bir beni görmeye gelirdi. İçlerinde rahipler, bir albay ve çeşitli işlerde çalışanlar vardı. Bir süredir artık kimseyi göremiyorum. Korkarım ki siz son arayanım olacaksınız sevgili dostum. Babam, siz ne diyorsunuz? Henüz gücünüz yerinde, sağlığınız iyi, böyle şeyler söylemeyin. Öyle demeyin, şu titremeyi görüyor musunuz? Ellerini göstererek, işte bu kötü bir işarettir. Üç yıl önce henüz öğretmenlik yaparken ilk belirtilerini sezdim. Önceleri önem vermiyordum ve kendi kendine geçer sanıyordum. Fakat titremeler arttı. Bir gün geldi, artık yazı yazamaz oldum. Öğrencilerimden birinin defterine mürekkep damlattığım gün kalbimden vurulmuş gibi oldum. İyi kalpli oğlum. Bir süre daha bu halde sürüklendim. Sonunda 60 yıllık öğretim görevinden sonra okula öğrencilerime elveda demek zorunda kaldım. Bu çok acıydı. Son dersimi verdikten sonra bütün öğrenciler evime kadar benimle geldi, tören yaptılar. Bütün bu gösterilere karşın üzüntüm büyüktü. Artık yaşamın benim için bitmiş olduğunu anlıyorum. Geçen yıl eşimi ve tek çocuğumu kaybettim. Kardeşimin iki çocuğundan başka hiç kimsem kalmadı. Şimdi emekli aylığımla geçiniyor ve bir iş yapamıyorum. Günler bana bitmez tükenmez geliyor. Beni avutan tek uğraş eski okul kitaplarımı, okul gazetesi koleksiyonlarımı ve bana armağan edilen birkaç kitabı karıştırmak. Orada kütüphaneyi gösterdi. Bütün anılarım, bütün geçmişim duruyor. Dünyada onlardan başka bir şeyim, taşınabilir ve taşınamaz hiçbir varlığım yok benim. Sonra birden neşeli bir sesle "Bakın size aklınızdan geçmeyen bir şey göstereyim." diyerek kalktı, masasına yaklaştı. Kurdele ile bağlanmış, birçok paketle dolu bir çekmece açtı. Her birinin üstünde bir tarih vardı. Biraz aradıktan sonra bir tanesini açtı, kağıtları karıştırdı, sararmış bir sayfayı çekip babama uzattı. Bu babamın 40 yıl önce yazmış olduğu ödevlerden biriydi. Başta Alberto Bottini 3 Nisan 1838 Dil Bilgisi Ödevi kelimeleri okunuyordu. Babam hemen çocukluğundaki iri yazısını tanıdı. Gülümseyerek okumaya başladı. Fakat birden gözleri doldu. Kalkıp nesi olduğunu sordum. Eliyle beni kucakladı. Şu sayfaya bir bak. İşte zavallı anneciğimin eliyle yapılmış düzeltmeler. O daima benim T ve L harflerimi düzeltirdi. Son satır onundur. Benim yazıma benzetmeyi öğrenmişti. Yorulup uykum geldiği zaman ödevimi o bitirirdi. Ah yüce duygulu kutsal anneciğim dedi ve sayfayı öptü. Bunlar dedi benim anılarımdır. Her yıl öğrencilerimden birinin ödevini bir tarafa koyardım. Onlar sıralanmış ve numaralandırılmıştır. Her zaman onları karıştırır ve şuradan buradan birkaç satır okurum. Her biri bana binlerce şey hatırlatır. Geçmişte yaşıyormuş gibi olurum. Elimden nice öğrenci geçti sevgili evladım. Gözlerimi kapayınca yüzlerce kişi, sayısız sınıf ve yüzlerce çocuk görüyorum. Kim bilir kaç tanesi ölmüştür. Birçokları iyice aklımda. İyi olanlarını, kötü olanlarını, beni sevindiren ve üzenleri hep hatırlıyorum. Çünkü bu büyük yığın içinde bazen yılanlar da vardır. Fakat şimdi ben başka bir dünyadaymışım gibi hepsini eşit olarak seviyorum. Oturarak elimi avuçları içine aldı. Babam gülümseyerek, ''Peki dedi, bana ait bir yaramazlık hatırlıyor musunuz?'' ''Şimdilik hatırlamıyorum. Fakat bu hiçbir şey yapmadığınızı göstermez.'' Yaşınıza göre siz ağırbaşlı ve akıllıydınız. Annenize karşı beslediğiniz derin sevgiyi çok iyi hatırlıyorum. Beni görmeye gelmekle büyük bir iyilik yapmış oldunuz. Bir zavallı öğretmeni görmeye gelmek için işlerinizi nasıl bırakabildiniz? Dinleyin Bay Rosetti diye babam heyecanla cevap verdi. Okula girdiğim günü unutmadım. Beni anneciğim götürmüştü. İlk kez annem iki saatliğine benden ayrılıyor ve beni evin dışında yabancı ellere bırakıyordu. Bu iyi kalpli anne için benim okula başlayışım yaşama girişim gibi zorunlu bir acı ayrılıştı. Toplum ondan çocuğunu artık hiçbir zaman tam olarak geriye vermemek üzere koparıyordu. Her ikimiz de çok üzgündük. O beni size titreyen bir sesle tanıtıp bıraktı ve ayrılırken kapının penceresinden gözleri yaşlarla dolu bana bir daha gülümsedi. Siz bu sırada bir eliniz göğsünüze dayarak ona, ''Bayan bana güvenin'' demek ister gibiydiniz. Annemin bütün duygu ve düşüncelerini kavradığınızı anlatan ve ona cesaret diyen o bakışınızı, beni daima korumak, sevmek ve baba gibi yanlışlarımı bağışlamak için söz verircesine elinizi kalbinize koyuşunuzu unutamadım. Bu anı kalbimde daima yaşayacak ve işte bu andır ki 40 yıl sonra teşekkür ederim yüce kalpli değerli öğretmenim demek için beni Torino'dan buraya getirdi. Öğretmen cevap vermiyor ve titrek elleriyle alnımı omuzlarımı okşuyordu. Bu sırada babam çıplak duvarlara gösterişsiz yatağa, ve pencerenin kenarında bir zeytinyağı şişesinin yanına konmuş ekmek parçasına bakıyor ve zavallı öğretmen 60 yıl çalıştıktan sonra alabileceğin karşılık sadece bunlar mı diye düşünüyordu. İhtiyarsa çok memnundu. Ailemizden, diğer öğretmenlerden, babamın arkadaşlarından büyük bir canlılıkla bahsediyordu. Babam bizimle birlikte öğlen yemeği için kasabaya inmesini rica etmek üzere sözünü kesti. O teşekkür ederim diyor ve kararsız görünüyordu. Babam iki elinden tutarak rica etti. Yaşlı öğretmen böyle durmadan titreyen ellerimle lokantada nasıl yiyebilirim bu başkalarını da rahatsız eder diyordu. Babam biz size yardım ederiz dedi. En sonunda gülümseyerek başını salladı ve kabul etti. İşte benim için güzel bir gün. Kapıyı kapatarak söylüyordu bunu. Evet güzel bir gün sevgili Bay Bottin'i. İnanın hayatta oldukça bunu anımsayacağım. Babam öğretmenine kolunu verdi, ben de elinden tuttum. Patikaya indik. Yolda inekleri güden, çıplak ayaklı iki küçük kızla omzunda büyük saman yükü taşıyan bir çocuğa rastladık. Öğretmen bu çocukların okulda ikinci sınıf öğrencisi olduklarını ve sabahleyin hayvanlarını çayıra götürüp tarlada çıplak ayakla çalıştıktan sonra okula giderken ayakkabılarını giydiklerini söyledi. Yolda başka kimsecikler yoktu. Lokantaya vardığımızda öğle zamanı yaklaşmıştı. Öğretmeni ikimizin arasına oturtarak büyük bir masaya yerleştik. Hemen yemeğe başladık. Lokanta sessizdi. Zavallı ihtiyarsa çok sevinçliydi. Heyecan ellerindeki titremeyi artırmıştı. Güçlükle yemek yiyordu. Babam etini ve ekmeğini kesiyor, yemeğine tuz atıyordu. Fakat gençliğinde okuduğu kitaplarından, büyüklerinin kendisini övmelerinden, o zamanki ders programlarından söz ederken yüzü kızarıp canlanıyor ve sağlık belirten tok bir sesle gülüyordu. Babam bazen evde başı bir yana eğik, kendi kendine gülerek bana nasıl bakarsa şimdi de aynı duygularla ihtiyar öğretmeni uzun uzun süzüyordu. Yemeğin sonuna kadar babam ve öğretmeni birbirlerine övgüler yağdırdı. Lokanta sahibi ve diğer görevliler saygıdeğer öğretmenin böyle ağırlanmasını görmekle duygulandıklarını belirttiler. Saat 2'de çıktık. Öğretmen bizi istasyona kadar uğurlamak istedi. Babam tekrar koluna girdi. Ben de elini tutup değneğini taşıdım. Yoldan geçenler duruyor bize bakıyordu. Çünkü herkes Bay Rosetti'yi tanıyordu. Bazı yolcular bizi selamlıyordu. Bir yerden geçerken açık pencerelerden hep birazdan heceleyerek okuyan çocukların seslerini duyduk. İhtiyar durdu, çok duygulandığı belliydi. İşte Aziz Bottini dedi. Beni üzen şey budur. Okul çocuklarının seslerini işitmek ve artık orada bulunamamak. Orada başkasının bulunduğunu düşünmek. Tam 60 yıl. Çocuk seslerinin müziğini dinledim ve kalbimi buna verdim. Şimdi ailem yok, çocuklarım da yok. Babam eski öğretmenini iki yanağından öptü. ''Hayır öğretmenim, dünyanın her yanına yayılmış çocuklarınız var sizin. Benim her zaman anımsadığım gibi onlar da sizi her zaman anarlar.'' dedi. İhtiyar umutsuzluk içinde söze karıştı. ''Hayır hayır.'' dedi. ''Artık okulda değilim. Artık hiç çocuğum yok. Ve çocuksuz uzun zaman yaşayamayacağım. Artık son saatimin çaldığını duyuyorum.'' Babam böyle söylemeyin bu kadar iyilik yaptınız, yaşamanızı çok temiz bir işle geçirdiniz diye avutuyordu onu. İhtiyar beyaz başını bir an babamın omzuna doğru eğdi ve benim elimi sıktı. İstasyona girmiştik, tren kalkmak üzereydi. Babam eski öğretmenini iki yanağından öptü ve alasmalık sevgili öğretmenim dedi. İhtiyar titrek elleriyle babamın elini tuttu, kalbinin üstünde sıkarak, ''Al asmaldık, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim oğlum.'' dedi. Yaşlı öğretmeni öptüğüm zaman yanaklarının ile ıslanmış olduğunu anladım. Babam beni vagona yerleştirdi. Dışarı çıktığı sırada öğretmenin dayandığı kaba değneği elinden aldı, yerine sapı gümüşlü ve kendi markasıyla işlenmiş güzel bastonu bıraktı. Ve ''Beni hatırlamak için bunu saklayın lütfen.'' dedi. İhtiyar bastonu geri vermek ve kendisininkini almak istediyse de babam vagona girmiş ve kapıyı kapatmıştı. Alasmaldık iyi kalpli öğretmenim. Tren kalkmıştı. Öğretmen babama, Alasmaldık oğlum, bir zavallı ihtiyarı hatırladığın ve mutlu ettiğin için Allah senden razı olsun diyordu. Babam üzgün bir sesle bağırdı. İnşallah yine görüşürüz. Öğretmen, Artık görüşemeyeceğiz demek istiyormuş gibi başını ümitsizce iki yana salladı. İhtiyar öğretmen cevap olarak titrek elleriyle göğü gösterdi. Evet görüşeceğiz fakat öbür tarafta. Sonra bastonuna yaslanarak yürüyüp gitti. Gözden uzaklaşana kadar ardından baka kaldık. Sorunlu İstirat. 20 Nisan Perşembe Babamla yaptığımız küçük geziden sevinçle dönmüştüm ama nereden bilirdim ki 10 gün boyunca ne kırları ne de gökyüzünü görebileceğim. Ne olduğunu anlayamadan tehlikeli bir hastalığa yakalanmıştım. Annemin hıçkırarak ağladığını duyuyor, sapsarı kesilmiş babamın gözlerini benden bir dakika ayırmadığını görüyordum. Gözlüklü doktor şimdi hatırlayamadığım bir şeyler söyleyerek daima yanımda duruyordu. Gerçekten ölümle karşı karşıyaydım. Ah zavallı anneciğim, dört gün boyunca korkunç ve karışık bir kabus yaşar gibiydim. Sanıyorum ki birinci sınıftaki bayan öğretmenim beni rahatsız etmemek için öksürüklerini mendiliyle bastırarak yatağımın başucunda oturuyordu. Şimdiki öğretmenim Bay Perboni'nin de ziyaretime geldiğini ve sakalını yüzüme bastırarak beni öptüğünü hayal meyal hatırlıyorum. Kırmızı saçlarıyla Krossi'nin, sarı saçlarıyla Derossi'nin, Siyah elbisesiyle kalibralının ve bana yapraklı bir mandalina getirip annesi hasta olduğu için çabucak kaçan Garoni'nin bir sis gibi gelip geçtiğini anımsıyorum. Sonra uzun süren bir uykudan kalkıyormuş gibi uyandım. Gülümseyen ana babamı, şarkı söyleyen kız kardeşimi görerek iyileştiğimi anladım. Of ne sıkıntılı bir düşmüş. Şimdi her gün biraz daha iyileşiyorum. Zavallı küçük duvarcı da geldi. ''Hastalıktan uzamış yüzüyle bana öyle bir tavşan burnu yaptı ki hastalığımdan beri ilk kez güldüm.'' Koretti de geldi. Garofi de gelerek Bertola sokağındaki kırtasiyeciden aldığı beş çeşit özelliği olan bir kalem için yeni düzenlediği piyango biletlerinden ikisini verdi. ''Dün ben uyurken Prekosi gelmiş. Beni uyandırmamak için dudaklarını usulca ellerime dokundurarak gitmiş.'' Babasının dükkanından geldiği için yüzü kömürle kararmış bir haldeymiş. Geceliğimin kolunda bıraktığı siyah izi uyanıp gördüğüm zaman büyük bir sevinç duydum. Birkaç gün içinde ağaçlar nasıl da yemyeşil olmuş. Babam beni pencerenin önüne götürdüğü zaman kitapları kollarında okula koşan çocuklara kıskanarak bakıyordum. ''Yakında ben de okuluma kavuşacağım.'' Bütün sevgili arkadaşlarım, sıramı, bahçeyi, sokakları görmek, hastalığım süresince geçen olayları öğrenmek, kitaplarımı yeniden elime almak için içimde ne kadar itici bir güç var. Onları bir yıldır görmemiş gibiyim. Anneciğim ne kadar zayıflamış ve solmuş, zavallı babacığımsa ne kadar yorgun görünüyor. Hele beni görmeye gelen ve ayaklarının ucuyla yürüyerek yaklaşıp alnımdan öpen, ayrılan benim iyi arkadaşlarım. Bir gün onlardan büsbütün ayrılacağımı düşünerek şimdiden üzülüyorum. Belki öğrencilik hayatımı Derosi ve diğer birkaçıyla sürdüreceğim. Ya öbürleri? Okulu bitirdikten sonra onlara elveda. İleride artık birbirimizi göremeyeceğiz. Yeniden hasta olduğumda yatağımın yanında Garoni'yi, Prekosi'yi, Koretti'yi, bu iyi kalpli çocukları, bu sevgili arkadaşları artık hiç göremeyeceğim. Yıllar sonra 20 Nisan Perşembe Niçin arkadaşlarımla artık hiç görüşemeyeceğim diyorsun Enrico? Bu senin isteğine bağlıdır unutma. Sen belki üniversiteye gideceksin, arkadaşlarının bir kısmı da iş hayatına atılacak. Fakat belki de yıllarca hepiniz aynı şehirde kalacaksınız. O halde hiç görüşmemek neden? Liseye, üniversiteye devam ettiğin zaman... Dostlarını dükkanlarında, iş yerlerinde görmeye gideceksin ve birer iş adamı olmuş olarak sınıf arkadaşlarını bulmaktan zevk duyacaksın. Sorarım sana, Koretti'yi, prekosiyi aramadan edebilir misin? Onlarla birkaç saat bir arada bulunmak üzere yanlarına gittiğinde hepsinin bir meslek sahibi olduğunu göreceksin. Dünyanın ve hayatın çeşitli yönlerinin anlaşılmasına ait öyle şeyler vardır ki başka hiç kimse onları sana öğretemez. Yaşadıkça göreceksin. Şunu iyi bilmelisin ki çocukluğundaki bu arkadaşlıkları sürdüremezsen gelecekte benzerlerini kurmak zor olur. Eğer bulunduğun sosyal çevrenin dışında arkadaşlar edinemezsen bir tek kitaptan başka bir şey okumayan insanlara benzersin. İleride dostlarından ayrılacak olsan bile onları unutmamaya şimdiden karar ver. Bir de o günleri yaşadığında insanları mesleklerine göre ayırma. Her insan saygıya layıktır. Kimsenin değerini yaptığı işe göre belirleme. Çünkü soyluluk kazanılan paranın çokluğunda değil, çalışmaktadır. Üst yerlerde bulunmakta değil, değerdedir. Değerli kalpler taşıdığını bildiğin Garoni'yi, Karotti'yi, Prekosi'yi ve Küçük Duvarcı'yı hangi meslekte olurlarsa olsunlar sev. Para, pul, mal, mülk çokluğu, bu iyi çocukluk arkadaşlığını hiçbir zaman unutturmasın sana. Kırk yıl sonra bir tren istasyonundan geçerken üzeri simsiyah makineci elbisesiyle eski bir dostun Garoni'yi tanıdığın zaman, inanıyorum ki onun boynuna atılacak ve hatta krallık ileri gelenlerinden olsan bile dostunu kucaklamakta bir an bile tereddüt etmeyeceksin. Baban Garoni'nin annesi 28 Nisan Cuma Okula döner dönmez acıklı bir haber aldım. Annesi ağır hasta olduğu için Garoni birkaç günden beri okula gelmiyordu. Kadıncağız cumartesi akşamı ölmüş. Dün sınıfa girdiğimiz zaman öğretmen bize şöyle dedi. Bir çocuğun bütün yaşamı süresince rastlayabileceği en acı olay Garoni'nin başına gelmiştir. Zavallı çocuk annesini kaybetti. Yarın okula gelecek. Çocuklarım onun kalbini dağlayan büyük acıya saygı duymanızı şimdiden rica ederim. Geldiği zaman ona sevgi ve ağırbaşlılıkla yaklaşın. Kimse ona gülmesin ve hiç şaka yapmasın. Bunları unutmayın. Bu sabah diğer öğrencilerden biraz sonra zavallı Garoni geldi. Solgun gözleri kızarmış bitkin ayakları üzerinde güçlükle duruyordu. Onu bu durumda görünce kalbimden vurulduğumu sandım. O kadar tanınmaz hale gelmişti ki uzun bir hastalıktan kalkmış gibiydi. Baştan başa siyahlar giymişti. Onu görmek insanda bir acıma duygusu uyandırıyordu. Kimse bir sözcük fısıldamıyor, herkes ona üzüntüyle bakıyordu. İçeri girer girmez annesinin her gün kendisini almaya geldiği sınıfı, hele sınav zamanlarında son öğütlerini vermek üzere, onun birçok defa üzerine eğildiği sırayı görünce hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu sıranın üzerinde bir an önce sevgili annesine kavuşmak için dersin bitmesini nasıl da beklerdi. Öğretmen Garoni'yi tutup kalbine bastırarak ''Ağla ağla benim zavallı yavrum'' diyordu. ''Fakat metin ol, annen artık burada yok. Fakat o seni henüz görüyor ve seviyor. Hala senin yakınında yaşıyor.'' Bir gün onu yeniden göreceksin. Çünkü onun kalbi gibi senin de temiz ve günahsız bir kalbin var. Metin ol oğlum. Bunları söyleyerek Garoni'yi benim yanımdaki yerine getirdi. Ona bakmaya cesaret edemiyordum. Uzun süredir açmadığı kitap ve defterlerini çıkarttı. Okuma kitabını açtığı zaman oğlunun elini tutmuş bir anne resmi görünce başını koluma dayayıp hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Öğretmen onu gözyaşlarıyla baş başa bırakmamız için bize işaret etti. Garoni'ye bir şeyler söylemek istiyor fakat ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalnız elimi koluna koyarak kulağına ağlama Garoni diyebildim. Hiç konuşmadı. Başını çekmecesinin üstünden kaldırmaksızın elini bir süre elimin içinde bıraktı. Çıktığımız zaman herkes onun çevresini sessizce ve saygıyla çevirmişti. Fakat kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Sokakta beni bekleyen annemi görünce hemen onu kucaklamaya koştum. Fakat annem Garoni'ye bakarak bu davranışımı önledi. Önce bunun sebebini anlayamadım, sonra gördüm ki Garoni anlatılmaz bir üzüntü içinde, ''Sen anneni kucaklıyorsun, bense artık benimkini hiçbir zaman kucaklayamayacağım ve öpemeyeceğim. Senin annen var, benimki ise öldü.'' der gibi bana bakıyordu. Şimdi annemin beni neden durdurduğunu anladım. Elini bile tutmadan çıktım. Yangın 11 Mayıs Perşembe Bu sabah aylık öykü ödevinin bana düşen bölümü tamamlandıktan sonra öğretmenin verdiği serbest yazma ödevi için bir konu arıyordum. Bu sırada merdivende yabancı bir ses duydum. Biraz sonra iki itfaiye eri apartmana girerek babamdan ocakları ve sobaları yoklamak için izin istedi. Çünkü çatıdan nereden çıktığı bilinmeyen bir alev yükseliyormuş. Babam telaşla buyurun arayın dedi. Evimizin hiçbir yanında ateş yanmıyordu. İtfaiye erleri apartmanın ocaklarını yokladılar. Bütün odaları dolaştılar, duvarları dinlediler. Onlar bu araştırmayı yaparken babam bana döndü. İşte Enrico, senin yazma ödevin için bir konu, itfaiye. Ben onları iki yıl önce iş başında görmüştüm. Sana anlatacaklarımı yazabilirsin. Bir gece yarısı Balbo Tiyatrosu'ndan dönüşte Roma Caddesi'ne vardığımda alışılmamış kızıl bir ışık ve koşuşan adamlar gördüm. Bir ev tutuşmuştu. Pencerelerden ve çatıdan alevler fışkırıyor, duman bulutları göğe yükseliyordu. Balkonlarda kadınlar ve erkekler görünüyor, umutsuz çığlıklar atarak gözden kayboluyorlardı. Kapının önünde büyük bir kargaşa vardı. Orada toplananlar, ''İmdat, diri diri yanıyorlar, itfaiye yok mu?'' diye bağırıyordu. Tam bu sırada bir itfaiye arabası gelmiş, dört itfaiye eri binaya dalmıştı. Onlar daha içeri yeni girmişlerdi ki insanı ürperten bir olay gözüme çarptı. Üçüncü katta bir kadın bağırarak pencereye koşmuş ve atlamak isterken demir parmaklıklara takılarak havada asılı kalmıştı. Kadın pencereden çıkan ve başını yalarcasına saldıran alevlerle dumanların karşısında iki büklüm bir halde asılı dururken aşağıda halk çığlık çığlığa bağırıyordu. İtfaiye erleri ikinci kadın korkudan titreyen kiracıları tarafından yanlışlıkla durduruldu. Boş yere bir duvarı yıkarak odanın birine girdikleri zaman aşağıdan yüz kişi birden üçüncü kata üçüncü kata diye bağırıyor onları uyarmaya çalışıyordu. İtfaiye erleri üst kata doğru koştular. Burası bir cehennemi andırıyor, çatı kirişleri yanıp çöküyordu. Koridorlar alevler içinde kalmış ve boğucu bir dumanla kaplanmıştı. Kiracıların kapanmış oldukları odaya girmek için çatıdan başka yol yoktu. Erler hemen çatıya çıktılar. Bir dakika sonra dumanlar arasında siyah bir gölge gibi hayalleri göründü. Çatıya ilk çıkan itfaiye onbaşısıydı. Fakat çatıdan yanan apartmana geçebilmek için çok dar bir yoldan bir çatı penceresiyle yağmur oluğunun arasından geçmek gerekiyordu. Kalan yerler alev alev yanıyor ve bu dar geçitte kar ve buzla örtülü bulunuyordu. Tutunabilmek için bir dayanak da yoktu. Aşağıdaki halk imkansız oradan geçemezsiniz diye bağırdı. Onbaşı çatının kenarından ilerledi, hepimiz soluklarımızı tutmuş korkudan ürpererek bakıyorduk. Onbaşı geçmişti. Halk nefesini tutmuş Onbaşı'yı izliyordu. Onbaşı koşarak tehlikeli yere kadar geldi. Orada baltasıyla kiremitleri ve kirişleri parçalayarak içeri girmek için delik açtı. Bu sırada kadın pencerenin dışında asılmış duruyordu. Alevler başını sarıyordu. Bir dakika daha geçse herhalde kendisini boşluğa bırakacaktı. Çok şükür delik açılmıştı. İtfaiye onbaşısı kemerini çıkarttı, onunla aşağıya sarktı. Diğer erler de kendisine katıldılar. Bu sırada aşağıdan uzun bir kurtarma merdiveni, alevler fışkıran pencerenin altına kadar uzatıldı. Herkes karamsardı, iş işten geçti kanısındaydı. Artık kimse kurtulamaz itfaiyeciler yanıyor, her şey bitti ölecekler diye düşünüyorlardı. Birdenbire balkonun bulunduğu pencereden onbaşının alevlerle aydınlanmış yüzü göründü. Kadın boynuna asıldı. Onbaşı onu iki koluyla belinden kavrayarak çekip odaya aldı. Kalabalıktan yükselen heyecanlı çığlık bütün yangın gürültüsünü bastırdı. Fakat diğerlerin ne olacaktı? Aşağıya nasıl ineceklerdi? Çatıya dayanmış olan merdiven onlardan uzak kalmıştı. Herkes bunu düşünürken itfaiyerlerinden biri pencereden dışarı çıkarak bir ayağını binanın kenarına, ötekini de merdivene uzattı. Böylece ayakta durarak içerden arkadaşlarının uzattığı kiracıları birer birer kucağına aldı, aşağıdan tırmanan öteki erlere vermeye başladı. Onlar da arkadaşlarının yardımıyla zavallıları teker teker indirdiler. Önce balkona asılı kalan kadın, küçük kız, diğer bir kadın, yaşlı bir adam geçirildiler. İtfaiye erleri ve en son onbaşı dışarı çıktılar. Onlar inerken halk birazdan var olun sağ olun diye alkışlıyordu. En sonuncusu yani kurtarıcıların başı olan ve herkesin gözü önünde boşluğa düşmeyi göze alıp ölüme meydan okuyan onbaşı görününce herkes hayranlık belirten sevgi ve saygı dolu bir atılışla ellerini uzattı. Onu zafer kazanmış bir komutan gibi yüksek sesle selamladılar. Biraz sonra onun bilinmeyen adı Giuseppe Robino bin ağızda dolaştı. Kutsal bir ad olarak silinmemek üzere kafalara yerleşti. İşte Enrico, cesaret denen şey budur. İşte yargıya varmadan, bocalamadan, korkmadan, işittiği ölüm çığlığına, körü körüne koşan kalp cesareti budur. ''Bir gün itfaiyecilerin çalışmalarını göstermek için seni onların eğitim yaptıkları alana götürecek ve Robin Onbaşı ile tanıştıracağım. Onu tanıdığına memnun olacaksın değil mi?'' ''Ben evet'' dedim. Babam işte ta kendisi'' der demez başımı çevirdim. İşlerinden dönen iki itfaiyeci çıkmak için odadan geçiyorlardı. Babam göğsünde yaldızlı bir şerit taşıyan küçüğünü bana gösterdi. ''Robin Onbaşı'nın elini sık'' dedi. Onbaşı durdu ve gülümseyerek elini bana uzattı. Sevgiyle ve saygıyla sıktım. O da bizi selamlayarak çıktı. Babam bütün samimiyetiyle duygularını söyledi. unutmayın Enrico dedi. Yaşamında sıkacağın binlerce el içinde onunki kadar sıkılmaya değer belki on el daha bulamayacaksın. Yaz 24 Mayıs Çarşamba Cenovalı Marco bu yıl tanıdığımız küçük kahramanların en sondan ikincisidir. Artık yalnız Haziran ayı için bir tek öykümüz kaldı. Daha iki tane aylık sınavımız var, 26 günlük ders, 6 perşembe ve bir de pazar var. Yıl sonunun yaklaştığı artık seziliyor. Bahçenin ağaçları sık ve çiçekli yapraklarıyla jimnastik aletlerine güzel bir gölge veriyor. Öğrenciler yazlık elbiselerini giymişler. Sınıfların değişik elbiselerle dağılışını görmek hoş oluyor. Omuzlara değen saçlar kaybolmuş ve bütün başlar kırpılmış. Artık çıplak boyunlar, bacaklar, uzun kurdeleli hasır şapkalar, çeşitli renkte gömlekler ve kravatlar görülüyor. En fakirleri bile elbiselerine bir şeyler takıştırmışlar. Birçoğu evden okula kaçmışçasına başı açık geliyor. Kimisi de beyaz jimnastik elbiselerini giyiyor. Bayan Delcate'nin sınıfından bir çocuk var ki tepeden tırnağa kırmızılar giymiş. Tıpkı pişmiş bir ıstakoz gibi görünüyor. Birçokları denizci kılığında. Fakat en hoşa gideni bizim küçük duvarcı. Kocaman bir hasır şapkanın altında tepesine geniş bir abajur oturtulmuş muma benziyor. Hele bu şapkanın altında tavşan burnu yapması doğrusu görülmeye değer. Koretti, kedi derisinden şapkasının yerine kül rengi ipekten eski bir gezgin şapkası geçirmiş. Votini, İskoçyalıların kılığını andıran çok güzel bir elbise giymiş. Grossi'nin elbisesinden çıplak göğsü görünüyor. Pirekosi mavi bir demirci gömleği içinde kaybolmuş. Ya Garofi, eskiden bütün ticaret eşyasını taşıyan pardüsüsünü çıkartmak zorunda kaldığından, şimdi bir sürü ıvır zıvırla dolu olan cepleri çok kabarık duruyor. Bunların arasında kağıttan yapılmış yelpazeler, kalem uçları, kuş vurmaya yarayan sapanlar, buna benzer çeşitli piyango eşyası vardır. Küçük öğrenciler sabahleyin okula geldiklerinde bayan öğretmenlerine çiçek demetleri getiriyor. Öğretmenler de açık ve göz alıcı renkte elbiseler giyiyor. Rahibe dediğimiz her zaman siyahlar giyen bayan öğretmeni buradan ayırmalı. Şapkasında kırmızı tüy bulunan öğretmen de aynı şapkayı giymeyi sürdürüyor. Şimdi boynunda pembe bir kurdela da var. Kır gezintileri, kır şarkıları, kelebek ve kiraz mevsimindeyiz. Dördüncü sınıftan birçok öğrenci daha şimdiden kaçak olarak ırmakta yıkanıyor. Herkes tatili bekliyor. Her gün okuldan çıkarken daha sabırsız ve bir gün öncekinden daha sevinçliyiz. Beni üzen şey... Garoni'yi yas içinde ve birincideki zavallı bayan öğretmenimi daha zayıf halde görmektir. Zavallıcık daha solgundur. Her zamankinden sık ve şiddetli öksürüyor. Şimdi iki kat olmuş gibi yürüyor. Selam verişi öyle dokunaklı ki. Okulun kıymeti 26 Mayıs Cuma Artık okulun kıymetini anlamaya başlıyorsun değil mi Enrico? Fakat çocukluk çağında okulu yalnız içeriden görüyorsun. 30 yıl sonra çocuğunla birlikte oraya gittiğin zaman okulunu benim gibi dışarıdan görebilecek, onun kıymetini ve güzelliğini daha iyi duyacaksın. Okulun dağılma saatini beklerken onun çevresindeki ıssız sokakları dolaşır ve alt katın panjurlarla kapalı olan penceresine kulak kabartırım. Pencerelerin birinden bir öğretmenin, o ne biçim te yavrum böyle olmaz babam bunu görünce ne der diye bağıran sesini duyuyorum. Onun yanındaki pencereden bir öğretmenin kalın sesiyle ağır ağır ders yazdırdığı duyulur. 50 metre kumaş aldım, metresi 4,5 liradan onları sattım. Biraz ötede kırmızı tüylü şapka giyen öğretmen yüksek sesle bir hikaye okuyordur. Yanındaki sınıftan yükselen yüzlerce kuşun cıvıltısını andıran ses bana bir an için öğretmenin dışarı çıkmış olduğunu hissettirir. Birkaç adım sonra köşeyi dönünce bir çocuğun ağlamasını ve onu azarlayan ya da ona öğütler veren öğretmeninin sesini duyarım. Diğer pencerelerden şiir parçaları, ünlü kişilerin adları, güzel duygular, iyi davranışlar, vatan sevgisi ve cesaret hakkında söylenmiş güzel sözler işitilir. Sonra bunun arkasından öyle bir sessizlik gelir ki insan okulu bomboş sanır. Orada yüzlerce çocuğun bulunduğuna inanamaz. Fakat bu sessizlik neşeli bir öğretmenin şakasından doğan kahkahalarla aniden yok olur. Yoldan geçenler dinlemek için dururlar. Koynunda bu kadar gençlik ve umut barındıran bu kültür ve eğitim ocağına sevgi dolu gözlerle bakarlar. Ders bitiminde defterlerin kitapların kapanmasında... Ve ayak seslerinden çıkan büyük bir gürültü sınıftan sınıfa aşağıdan yukarı doğru bir müjde gibi yayılır. Bu sınıftan sınıfa dersin bittiğini haber vermek için dolaşan hademenin uyandırdığı canlılıktır. Bu gürültü üzerine çocuklarını, kardeşlerini, torunlarını almak üzere gelen bir yığın kadın, erkek, genç kız kapıya doğru üşüşürler. Küçükler bütün kapılardan dışarıya avluya doğru koşarlar. Birbirlerini çiğnercesine, paltolarına ve şapkalarına saldırırlar. En sonra öğrenciler ayaklarını vurarak uzun bir sıra halinde dışarı çıkar. Şimdi artık ana babaların soru yağmuru başlamıştır. Dersler nasıl geçti, ödevden kaç not aldın, yarına hazırlayacak neyin var, sınavların ne zaman? Okuma yazma bilmeyen zavallı anneler bile defterleri açarak problemlere bakarlar, numaraları sorarlar. Yalnız sekiz mi, on numara, bir de başarı notu öyle mi, dersten dokuz mu diyerek sevinir ya da üzülürler. Öğretmenlere sorular sorarlar, programlardan ve sınavlardan söz açarlar. Eğitim ve öğretim ne kadar güzel, ne kadar yüce bir iştir. Boşuna dememişler, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diye. Baban Sağır ve Dilsiz 29 Mayıs Çarşamba bu sabahki ziyareti yapmamış olsaydım Mayıs ayı pek de iyi geçmiş olmayacaktı. Sabahleyin kapı çalındığında babamın sesini duydum. Hayretli bir ifadeyle ''Vay sen misin George" diye bağırıyordu. Bu gelen bizim Kierideki bahçıvanımız Giorgi'ydi. Ailesi bizim Kandova'da oturuyor. Yunanistan'da 3 yıl Şimendifer'de çalıştıktan sonra vapurla dün Cenova'ya varmış. Oradan da buraya gelmişti. Kolunun altında büyük bir bohça vardı. Biraz yaşlanmış ama yüze her zamanki gibi canlı ve neşeliydi. Babam içeriye girmesini söylediyse de kabul etmedi ve hemen üzgün bir sesle ailem nasıl, küçük sisyam nasıl diye sordu. Annem birkaç gün öncesine kadar iyiydiler dedi. George derin bir soluk aldı. Görüyorsunuz ki kızcağızınızdan haber almadan önce sağır ve dilsizler kurumuna başvurmaya cesaret edemedim. İzin verirseniz bohçamı burada bırakayım ve sisyamı görmeye koşayım. Zavallı yavrumu üç yıldır göremedim. Tam üç yıldır ailemden hiçbirini görmedim. Babam bana birlikte git dedi. Bahçıvan merdivenin sahanlığında durdu. Affedersiniz dedi, size söyleyecek bir şeyim daha var. Fakat babam sözünü keserek, işler nasıl dedi. Bahçıvan yolunda gitti, biraz para getirdim. Dedikten sonra... Size küçük dilsizimin ilerleyip ilerlemediğini sormak istiyorum. Ben o zavallı yaratığı hiçbir şey bilmeyen mini mini bir hayvan halinde bırakmıştım. Doğrusu bu sağır ve dilsiz kurumlarına benim pek güvenim yok. Acaba işaretle konuşmayı öğrendi mi? Karım sis ya konuşmayı öğreniyor ve ilerliyor diye yazıyordu. Fakat kendi kendime ben işaretten anlamadıktan sonra onun konuşmasından ne anlarım? Onunla nasıl anlaşacağız? İşaretler ancak o zavallı dilsizler arasında işe yarar diyordum. Acaba Sisyam nasıl? Ne yapıyor? Babam gülümseyerek, söyleyemem kendiniz görün. Hadi çabuk bir dakika bile kaybetmeyin dedi. Birlikte çıktık. Saar ve Dilsizler Okulu bize yakındır. Yolda giderken bahçıvan üzgün üzgün benimle konuşuyor. Ah zavallı Sisyam! Dünyaya bu korkunç sakatlıkla gelsin. Bir defacık baba dediğini duymayayım, o da benim yavrum dediğimi duymasın ve yaşamında bir tek sözcük bile söyleyemesin ve işitmesin. Bereket versin bir iyiliksever, onu sağır ve dilsizler okuluna yerleştirip bütün giderlerini üzerine aldı. Bunun için de sekiz yaşına basmasını beklemek gerekti. İşte üç yıldır burada bulunuyor, yakında on birine basacak. Bari büyüdü mü, neşeli midir, biraz söyler misiniz?' Ben şimdi göreceksiniz dedim. Bu okulda nerede? Ben gittikten sonra çocuğu oraya işim götürmüştü. Galiba bu tarafta olsa gerek dedi. O böyle konuşurken okula gelmiştik bile. Hemen bekleme odasına girdik. Kapıcı bizi karşıladı. Bahçıvan, ben Sisyaboch'un babasıyım. Şimdi hemen kızımı görmek istiyorum dedi. Kapıcı, çocuklar teneffüstedir. Bayan öğretmene haber vereyim diyerek çıktı. Bahçıvan artık ne konuşuyor ne de yerinde durabiliyordu. Duvara asılı resimlere görmeksizin bakıyordu. Kapı açıldı. Siyahlar giyinmiş bir bayan öğretmen ufak bir kızı elinden tutarak içeri girdi. Babayla kız bir an bakıştılar. Sonra birer çığlık kopartarak birbirlerinin kollarına atıldılar. Kızcağız beyaz kırmızı çizgili bir elbiseyle beyaz bir önlük giymişti. Benden daha iriydi. Kollarıyla babasının boynuna sımsıkı sarılmış ağlıyordu. Baba geri çekilerek gözleriyle kızını tepeden tırnağa süzdü. Uzun bir koşu yapmış gibi soluk soluğa bağırdı. Oo, ne kadar da büyümüş, ne kadar da güzelleşmiş sevgili Sisyam, zavallı dilsizim. Bayan öğretmeni siz misiniz? Kızıma söyleyin, birkaç işaret yapsın, bir şeyler anlatsın. Sonra ben de yavaş yavaş onun işaretlerini öğrenirim.'' Bayan öğretmen güldü ve kendisine bakan kızcağıza yavaş sesle ''Söyle bakalım seni görmeye gelen bu bay kimdir?'' dedi. Kızcağız ilk kez bizim dilimizi söyleyen bir vahşi gibi tuhaf bir sesle fakat açık ve duru bir söyleyişle yanıt verdi. ''O benim babamdır.'' Bahçıvan deli gibi bağırarak geri çekildi. ''O konuşuyor. Gerçek mi bu? Sen konuşuyor musun yavrum? Bana bir şeyler söyle.'' dedi. Kendine doğru çekerek alnından öptü. ''Bayan, fakat onlar işaretlerle parmaklarla konuşmazlar mı? Bu nasıl iş?'' Bayan öğretmen açıkladı. ''Hayır Bay voce dedi. ''İşaretle konuşmak eski yöntemde. Burada yeni yöntemle konuşma yöntemiyle öğretiyoruz. Bunu bilmiyor muydunuz?'' Bahçivan şaşırmıştı. ''Hiçbir şey bilmiyordum.'' diye cevap verdi. ''Üç yıldır yurt dışındaydım. Belki bana yazmışlardır ama anlayamadım.'' Kafam biraz kalınca da, of yavrum söylediklerimi duydun mu, duyuyor musun sen? Bayan öğretmen dedi ki, hayır bayım sar olduğu için sesleri duymaz ama dudaklarınızın kımıldayışından söylediklerinizi anlar. O sizin söylediklerinizi de kendi söylediğini de duyamaz. Dudaklarını ve dilini hareket ettireceğini ve bir ses çıkartabilmek için boğazından nasıl yararlanacağını, her harfin üzerinde durarak kendisine öğrettiğimiz için konuşabiliyor. Bahçıvanın şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Buna bir türlü inanamıyordu. Kızının kulağına eğildi. Söyle bakalım Sisya, babanın geldiğine seviniyor musun? Dedikten sonra sabırsızlıkla yanıt bekledi. Kız düşünerek baktı fakat hiçbir yanıt vermedi. Babası çok şaşırmıştı. Bayan öğretmen gülmeye başladı. Yanıt vermiyor çünkü siz kulağına söylediniz. ''Dudaklarınızın hareketini göremedi. Tam karşısında durarak sorunuzu tekrar edin.'' dedi. Baba kızının yüzüne dönerek sorusunu yineledi. ''Babanın dönüşüne sevindin mi? Artık buradan hiç gitmesin mi?'' Babasının dudaklarına dikkatle bakan kızcağız açık olarak şöyle cevapladı. ''Elbette gelişine çok sevindim. Artık bizden hiç ayrılma.'' Bahçıvan kızını yeniden kucakladı. Sonra bir türlü anlayamadığı bu olayı kavrayabilmek için onu sorulara boğdu. Annenin adı nedir? Antonia. Küçük kız kardeşinin adı ne? Adelaida. Bu okula ne derler? Sağır ve dilsizler okulu. İki çarpı on ne eder? Biz bahçıvanın sevinçten güleceğini beklerken o aniden ağlamaya başladı. Fakat bu bir sevinç ağlamasıydı. Bayan öğretmen şaşırmıştı. ''Siz sevinecek yerde ağlıyorsunuz. Şimdi çocuğunuzu da ağlatacaksınız. Memnunsunuz değil mi? Öyleyse ağlamak niye?'' dedi. Öğretmen yeni açıklamalar yaptı. ''Fakat kızınız yalnız konuşmuyor, yazmayı ve hesap yapmayı da biliyor. Kullanılan bütün eşyaların adlarını sayabilir. Biraz tarih coğrafya da biliyor. İki yıl daha öğrenimini sürdürürse çok daha bilgili olacak.'' Buradan çıktığında hemen bir meslek edinebilecek. Şimdiye kadar epeyce sağır ve dilsizi dükkanlara verdik. Onlar alıcılara tıpkı ötekiler gibi hizmet edebiliyor ve işlerini görebiliyorlar. Bahçıvan tekrar şaştı. Kafası allak bullak olmuştu. Alnını kaşıyor, kızına bakıp başka açıklamalarda bulunmasını istiyordu. Öğretmen durumu anladı ve kapıcıya dönüp dedi ki, hazırlık sınıfından bir çocuk getirin. Kapıcı biraz sonra okula birkaç gün önce gelmiş olan 8-9 yaşlarında bir çocukla birlikte içeri girdi. Öğretmen, işte bu çocuk kendisine ilk dersleri öğrettiğimiz öğrencilerden biridir. Bakın nasıl öğretiyoruz. Dikkat edin, ona E harfini söyleteceğim. Dikkat edin dedikten sonra E sesini çıkartmak üzere ağzını iyice açtı ve çocuğa da aynısını yapması için işaret etti. Çocuk Emre uydu. Şimdi bayan öğretmen sesini çıkarması için işaret verdi. Küçük kız sesini çıkarttıysa da E yerine O çıktı. Öğretmen hayır bu değil deyip çocuğun iki elini tutarak birini göğsüne diğerini boğazına koydu ve E sesini yeniden söyledi. Çocuk elleriyle öğretmenin gırtlağında ve göğsündeki hareketi hissederek ağzını açtı ve bu sefer doğru olarak E sesini çıkarttı. Öğretmen aynı şekilde çocuğun elini göğsüne ve boğazına koyarak C ve D harflerini de söyletti. Bahçıvan'a dönerek şimdi anladınız mı dedi. Bahçıvan anlamış fakat anlamadığı zamankinden daha çok şaşırmıştı. Biraz düşündükten sonra öğretmene bakarak duygularını ifade etti. Siz konuşmayı böyle mi öğretirsiniz? Her gün her öğrenciye birer birer ve yıllarca böyle öğretmek için çok sabırlı olmalısınız. ''Siz bir meleksiniz. Bu yüce işinize karşı verilebilecek bir ödül düşünemiyorum. Ben ne söyleyebilirim ki? Ah beni biraz, beş dakika olsun kızımla yalnız bıraksanız.'' Kızını bir kenara çekerek çeşitli sorular sordu. Kızı da ona karşılıklar veriyordu. Bahçıvan dizlerini yumruklayarak bu yanıtlara gülüyor ve gözleri sevinçten parlıyordu. Kızını ellerinden tutmuş, ve büyük bir mutluluk içinde kendinden geçmiş bir halde gökten gelen bir sesi dinler gibi onun konuşmasını dinliyordu. Sonra öğretmene sordu. Acaba müdür beye teşekkür edebilir miyim? Müdür burada yok fakat sizin teşekkür etmeniz gereken bir başkası var. Burada küçük kızların büyüklerden birine bırakılması, onların abla veya anne sayılması gelenektir. Sizinki de bir ekmekçinin kızı olan 17 yaşında bir size bırakılmıştır. Çok iyi kalpli olan bu kız, Sisya'nıza büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. İki yıldan beri her sabah onun giyinmesine yardım eden, saçlarını tarayan, kendisine dikiş öğreten ve arkadaşlık eden odur. Sisya senin okuldaki annenin adı nedir? Kızcağız gülümsedi. Katerina dedi. Sonra babasına dönerek o çok iyidir dedi. Bayan öğretmenin bir işareti üzerine dışarı çıkmış olan kapıcı biraz sonra yanına kırmızı beyaz çizgili elbiseyle kurşuni önlük giymiş olan sarışın, gürbüz, güler yüzlü, sağır dilsiz bir kızla içeri girdi. Genç kız kapının eşiğinde durarak kızardı ve gülümseyerek başını eğdi. Dış görünüşü yetişkin bir kadını andırıyor, yüzü ise bir çocuğunkine benziyordu. Giorgio'nun kızı ona doğru koşarak kolundan tutup babasına getirdi ve onu tanıttı. Caterina Giordano. Bahçıvan okşamak için elini uzattı, sonra birden geri çekti. Ah benim iyi kalpli kızım. Yüce işin kutlu olsun. Ailenle birlikte her zaman mutlu bir yaşam süresin. Savallı Sisyam'ın iyi kalpli arkadaşı. Bunları dileyen namuslu, fakir bir işçi ve bir babadır, dedi. Genç kız başı önüne eğik gülümsüyor ve sisyeyi okşuyordu. Bahçıvan da saygılı bir gözle ona bakıyordu. Bayan öğretmen, kızınızı bugün birlikte götürebilirsiniz deyince Bahçıvan, bilemezsiniz şu anda ne kadar mutluyum, onu Kordova'ya götürüp yarın getiririm dedi. Kızcağız giyinmek için koştu, Bahçıvan devam ediyordu. Kızımı götürmeyi ne kadar istediğimi anlayabilirsiniz, 3 yıldır onu görmemiştim. ''Hem şimdi konuşuyor da, ona önce Torino şehrinin tamamını gezdireceğim. Bütün dostlarım nasıl konuştuğunu görsünler istiyorum. Ah ne güzel bir gün, işte hayırlı bir haber diye buna derler. Gel de koluma gir kızcağızım.'' Sırtında bir manto ve başında ufak bir başlık o sırada olaya girmiş olan Sisya, babasının koluna girdi. Bahçıvan kapının eşiğinden seslendi. ''Hepinize teşekkürler, hepinize yürekten teşekkür ederim. Tekrar geleceğim.'' Sonra biraz düşünerek durdu. Aniden kızından ayrıldı ve geri döndü. Yeleğin cebinde telaşla bir şey ararken haykırdı. ''Ben zavallı bir yoksulum ama yine de okula bir altın bırakacağım. Hem de yepyeni güzel bir altın.'' Bahçıvan masanın üzerine bir altın bıraktı. Bayan öğretmen çok duygulanmıştı. ''Hayır beyefendi lütfen paranızı kabul edemem. Onu cebinize koyun.'' ''Bu benim işim değildir. Müdür burada olduğu zaman gelirsiniz. Fakat inanın ki o sizden bir şey almayacaktır. Siz bunu kazanmak için kim bilir ne kadar çalıştınız. Paranızı almasak da yine size teşekkür ederiz.'' dedi. Bahçıvan direniyordu. ''Hayır hayır.'' dedi. ''Parayı bırakıyorum. Sonra görüşürüz.'' Fakat bayan öğretmen onun elini itmeye zaman bulamadan bahçıvan parayı George'nin cebine koymuştu bile. O da başını eğerek kabul etmek zorunda kaldı. Bahçıvan bayan öğretmenle genç kızı selamladı, sis yayla kol kola sokağa çıktı. ''Gel kızım, zavallı sizim yavrum benim'' dedi. Kızcağız kaba sesiyle duyduğu sevinci dile getirdi. ''Oh ne güzel güneş'' diye bağırdı. 32 derece 16 Haziran Cuma Artık yaz ortasına geldik sayılır, havalar gittikçe ısınıyor. İnsanlar şimdi daha çabuk yorulmaya başladı. İlkbahardaki güzel renkler kayboldu. Sıcaktan insanın boynu ve bacakları bükülüyor, başı düşüyor ve gözleri kapanıyor. Zavallı Nelly sıcak ona çok dokunuyor, yüzü de sapsarı. Bazen başını defterine dayayıp derin bir uykuya dalıyor. Öğretmen onun uyuduğunu görmesin diye Garoni bir kitap açıp dik olarak önüne koyar. Karosinin onu korumak için sarı saçlı kocaman kafasını sıranın üstüne öyle bir dayışı vardır ki kafası vücudundan koptu sanırsınız. Nobis'e gelince o da çok kalabalık olduğumuz için havayı bozduğumuzdan sızlanır. Üf ders yapabilmek için şimdi kendimizi daha fazla zorlamamız gerekiyor. Evimizin penceresinden sık sık gölgeli ağaçlara bakarak onların altında zevkle nasıl koşulacağını düşünüyor ve okula kapanmak için gitmek gerektiğini hatırlayınca kızıyorum. Fakat annemi gördükçe gücüm artıyor. Çünkü okuldan çıktığım zaman o yüzüme dikkatle bakıyor ve evde ödevimin her sayfasını yazarken çok yorulmadın değil mi diye soruyor. Sabahleyin saat altıda beni uyandırdığında hemen cesaret vermeye çalışıyor. Biraz gayret Enrico, şurada kaç gün kaldı ki? Ondan sonra kırlarda gezip dinleneceksin. Annem bana çok haklı olarak şimdi birçok çocuğun tarlalarda kızgın güneş altında ya da fabrikalarda çalıştıklarını hatırlatıyor. Bütün bu çocuklar bizden daha erken kalkar. Onlar için tatil yoktur. Öyleyse dişimi sıkıp dayanmalıyım, çalışmalıyım. Aslında de Rossi bize iyi bir örnektir. O sanki sıcaktan da gözlerimize çöken uykudan da tedirgin olmaz görünür. O kışın olduğu gibi şimdi de canlı ve neşelidir. Hiç yorulmaksızın çalışır. Sanki sesiyle çevresindeki havayı serinletiyormuş gibi yanındakileri de uyanık tutar. Çalışmak içine işlemiş onun. Daima dikkatli ve uyanık olan iki öğrenci daha var. Birisi herkesçe bilinen inatçı Stardidir. Uyumamak için kendini çimdikler. Sıcak bastıkça ve yorgunluğu arttıkça dişlerini daha çok sıkar. Gözlerini sanki yiyecekmiş gibi öğretmene diker. Öbürü ise iş adamı Garofi'dir. Bu günlerde pembe kağıtlardan yelpazeler yaparak ve onları kibrit kutularından çıkarttığı resimlerle süsleyerek ötekine berikine satmak için uğraşıyor. Fakat bunların içinde yine en övgüye değer olanı Koretti'dir. O babasına odun taşımak için yardım etmek üzere saat beşte kalkar. Saat on bir olunca gözlerini açamaz hale gelir ve başı göğsüne düşer fakat bir ara ayılınca kendi ensesine kuvvetli bir şamar indirir. Yüzünü soğuk suyla yıkamak üzere dışarı çıkmak için izin ister. Bazen de yanındakine kendisini çimdiklemesini söyler. Bu sabah dayanamayarak ağır bir uykuya dalmıştı. Öğretmen Koretti diye çağırınca işitmedi bile. Öğretmen kızarak yineledi, Koretti. Bunun üzerine onların evine yakın oturan arkadaşlardan biri ayağa kalktı. Koretti saat beşten beri yük taşıdı öğretmenim dedi. Öğretmen onu uykuda bırakarak yarım saat kadar derse devam etti. Sonra yavaşça Koretti'nin sırasına gitti, yüzüne hafifçe üfleyerek onu uyandırdı. Öğretmeni karşısında gören Koretti birden irkildi. Fakat Bay Perbone, Nelly'nin başını okşadı ve eğilip yanağından öptü. "Sana kıyamam yavrum" dedi. "Senin uykun tembellerinkine benzemez. Buraya gelmeden önce çok çalıştığını biliyorum." Babam. 17 Haziran Cumartesi Enrico'cuğum, arkadaşlarından ne Koretti ne de Garoni'nin senin dün akşam yaptığın gibi babalarına karşılık vereceklerini zannetmem. Bu yapılacak şey miydi Enrico? Bunu bana bir daha tekrar etmeyeceğine söz vermelisin. Baban seni azarladığında dudaklarına çirkin bir karşılık gelirse onun ölüm döşeğinde seni çağırıp artık senden ayrılıyorum Enrico diyeceği o kaçınılmaz günü düşün. ''Bak yavrucuğum, sen babanın sesini son kez duyduktan yıllarca sonra onun artık bir daha açıp okuyamayacağı kitaplarla dolu odasında pişmanlıktan nasıl oldu da kusur ettim diye gözyaşları döküp ağlarken kendi kendine soracaksın. Sana ceza vermek zorunda kaldığında, senden daha çok üzüldüğünü ve seni ağlattığındaysa ancak kusurlarını düzeltmeyi düşünmüş olduğunu iyice kavrayacaksın.'' O zaman pişman olarak ağlayacak ve yaşamını çocukları uğrunda harcayan babanın masasını gözyaşları içinde öpeceksin. Bazen sevgisinden ve iyiliğinden başka her şeyini senden saklar. Kimi zaman onun yorgunluktan ne kadar bitkin olduğunu anlayamazsın. Yaşamaktan umudunu kestiği zamanlar seni yalnız ve koruyucusuz bırakmak düşüncesiyle nasıl titrediğini bilemezsin. Baban öyle kaç kez kötümser düşüncelerin etkisinde bulunurken, sen uyuduğun zaman odana girmiş ve elinde lamba uzun uzun sana bakmış, sonra yeni bir çabayla yorgun ve üzgün yeniden çalışmasına koyulmuştur. Herkesin olduğu gibi onun da kalbine umutsuzluk çökünce, bunu unutması ve gücünü tazelemesi için seni bir dost gibi arar, sevgine sığınma gereği duyar, bunu bilir misin? Baban sende yakınlık ve içten bağlılık duyguları bulacağına, soğukluk ve saygısızlık görürse onun ne kadar üzüleceğini bir düşün. Bir daha bu korkunç nankörlükle kendini lekeleme. Ne kadar iyi kalpli de olsan yine onun senin için yapmış olduklarını hiçbir zaman karşılayamazsın. Unutma ki dünyada hiçbir şey kalıcı değildir. Sen daha çocukken dayanılmaz acı bir olay, İki üç ay veya hemen yarın babanı elinden alabilir. Ah zavallı Enrico, o zaman çevrendeki her şey nasıl da değişir. O zaman siyahlar giymiş annenle evimiz nasıl bomboş kalacak ve yasa bürünecektir. Git oğlum git, babanı bul. O şimdi iş odasında çalışıyor. Ayak parmaklarının ucuna basarak içeri gir, başını dizlerine koy, ona yalvar da seni affetsin. Annen... Kırlarda 19 Haziran Pazartesi İyi kalpli babacığım yine beni affetti. Ve Koretti'nin babasının düzenlediği çarşamba günkü kır gezisine katılmama izin verdi. Hepimiz biraz daha hava almak istiyorduk. Bu gezi bizim için gerçekten bir bayram oldu. Dün saat 2'de sucuk, yumurta ve meyve gibi yiyecek şeyler aldıktan sonra statü alanında Derosi, Garoni, Garofi, Prekosi, Koretti, Koretti'nin babası ve ben buluştuk. Meşinden küçük çantalarımızda kalaylı bakır bardaklarımız vardı. Garoni meyve suyu dolu bir su kabağı taşıyordu. Koretti babasının askerde kullandığı matarayı almış, içine su doldurmuştu. Uzun demirci gömleği giymiş olan küçük Pirekossi de koltuğunda kocaman bir ekmek taşıyordu. Şehrin dışına kadar otobüsle gittik, ondan sonra tepelere tırmanmaya başladık. Her yer yeşil gölgelik ve serindi. Çimenlerde yuvarlanıyor, yüzlerimizi derelerde yıkayarak serinliyor, çitlerin üzerinden atlıyorduk. Koretti'nin babası ceketi omzunda piposunu tüttürerek biraz uzaktan bizi gözlüyor, arada bir pantolonlarımızı yırtmayalım diye bize işaretler yapıyordu. Pirekosi'yi ilk kez ıslık çalarken görüyordum de yol boyunca bin türlü maskaralıkla bizi güldürüyor ve küçük çakısıyla değirmen çarkları, çatallar ve çeşitli şeyler yapıyordu. Bir keçi gibi yamaçlara tırmanıyor ve çok terlediği halde başkalarının eşyalarını taşımak istiyordu. Derosi ara sıra rastladığı bitkilerle böceklerin atlarını bize söylemek için duruyordu. Bütün bunları nasıl öğrenebildiğini bir türlü anlamıyorum. Garoni'ye gelince... Susarak ekmeğini ısırıyor. Artık annesini kaybetmeden önceki gibi iştahlı değil fakat yine de çok sevdiği ekmek kadar iyi bir çocuk. İçlerimizden biri bir hendekten atlarken Garoni hemen öteki tarafa geçerek elini uzatıyordu. Küçükken bir inekten boynuz yediği için şimdi onlardan çok korkan Pirekossi'nin yanından ne zaman bir inek geçse Garoni hemen onun önünde durur. İşte böylece Santa Margarita'ya kadar sıçrayarak, inişlerde koşarak, takla atarak gittik. Pirekosi bir çalıdan atlarken gömleğini yırtmış, yırtık gömlekle kalmaktan çok utanç duymuştu. Çok şükür yanında daima iğne bulunduran Garofi onu öyle iyi dikti ki eki bile belli olmuyordu. Bu arada Pirekosi durmadan affedersiniz, affedersiniz diye mırıldanıyordu. Sonra yine koşmaya başladı. Yolda yürürken Garofi zamanını hiç boşa harcamıyor, salatalık otlar ve çeşitli salyangozlar topluyor, birazcık parlayan taşa rastlayınca belki içinde altın ya da gümüş vardır diye düşünerek cebine atıyordu. Güneşin altında, gölgelerde, iniş çıkışları sıçrayarak, koşarak, tırmanarak adam akıllı yorulduk. Bir tepenin üstünde çimenlere oturduk, kahvaltıyı hazırladık. Ayaklarımızın altında geniş bir vadi uzanıyor ve ufukta tepeleri karla kaplı mavi alpler görünüyordu. O kadar acıkmıştı ki sofradaki ekmek kar gibi eriyordu. Koretti'nin babası tabak olmadığı için sucukları kabak yaprakları üstüne koyarak dağıtıyordu. Bir taraftan yiyeceklerimizi atıştırıyor, diğer taraftan öğretmenlerden, bizimle gelemeyen arkadaşlardan ve sınavlardan konuşuyorduk. Pirekosi yemek yerken biraz utangaç davranıyor fakat Garoni kendi payının en iyi parçasını zorla onun ağzına tıkıyordu. Koretti babasının yanında bağdaş kurarak oturmuştu. İkisini böyle yan yana kırmızı yüzleri ve bembeyaz dişleriyle gülümserken görenler onlara bir baba oğuldan çok iki kardeş derdi. Baba zevkle içerken bize oduncuların öğrencilerden daha çok şaraba ihtiyaçları vardır. Aslında şarap çocuklara iyi gelmez diyordu. Ve sonra oğlunun burnunu sıkarak sevgisini gösteriyordu. Çocuklar bunu seviniz, o gerçekten bir küçük baydır. İyilik, güzellik, doğrulukla dolu, tertemiz, yüce bir kalbi vardır. Size bunu ben söylüyorum diyordu. Garoni'den başka hepimiz gülüyorduk. Bay Koret de dokunaklı sözler söyleyerek konuşmasını sürdürdü. Ne yazık dedi. Bugün hepiniz çok iyi arkadaşsınız. Fakat 5-10 yıl sonra Enrico ile De Rossi ya avukat ya da öğretmen olacaklar. Oysaki ötekiler dükkancı, işçi ve bunun gibi meslekler seçmek zorunda kalacaklar. O zaman arkadaşlığa elveda. De Rossi nasıl diye karşılık verdi. Benim için Garoni her zaman Garoni'dir. Prekossi de her zaman Pirekosi kalacaktır. Ötekiler de tıpkı onlar gibidir. Koca Rusya İmparatoru bile olsam, nerede olursa olsun yine onları arar bulurum. Korettin'in babası, yaşasın diye bağırdı. İşte cevap dediğin böyle olur. Yaşasın arkadaşlık, yaşasın zenginle fakiri bir aile gibi kucağında birleştiren okullar. Hepimiz yedik içtik, sohbet ettik, eğlendik. Zaman epeyce geçmişti. Tepelerden koşarak indik. Şarkılar söyleyerek kol kola Po Nehri'nin kıyısına kadar geldik. Artık sular kararmış ve üzerinde ateş böcekleri uçmaya başlamıştı. Önümüzdeki pazar günü akşam okulları öğrencilerinin ödül töreninde hep birlikte olmayı kararlaştırdık. Statü meydanından ayrıldık. Unutulmayacak kadar güzel bir gün geçirmiştik. Eve vardım, karanlık merdivenlerde eski öğretmenim bana rastladı ve ellerimden tutup kulağıma ''Elveda Enrico, beni unutma'' dedi. Böyle dememiş olsaydı eve büyük bir sevinçle dönmüş olacaktım. Yukarı çıkıp anneme bayan öğretmenime rastladığımı söylediğim zaman çok duygulanmıştı. Bakışlarını benden kaçıran annem kızarmış gözlerle içine işleyen acıyı dile getirdi. Zavallı kadıncağız yatağına uzanmak için gitti dedi. Sonra büyük bir üzüntüyle ekledi. Ah Enrico'cum senin iyi kalpli öğretmenin hasta hem de çok hasta. Bayan öğretmenin ölümü 27 Haziran Salı Biz Victoria Emanuel Tiyatrosu'ndayken zavallı bayan öğretmenin meğer can çekişiyormuş. Annemi görmeye gelişinden 7 gün sonra saat 2'de ölmüş. Müdür Sabahleyin bu kara haberi hepimize bildirdikten sonra dedi ki ''İçinizde onun öğrencisi olanlar var. Onun ne kadar iyi ve temiz kalpli olduğunu, çocukları nasıl sevdiğini bilirler.'' O öğrencileri için bir anneydi. Kalbi her zaman öğrencileri için çarpardı. Şimdi artık yaşamıyor. Korkunç bir hastalık uzun süredir onu kemiriyordu. Eğer ekmeğini kazanmak için çalışmak zorunda olmasaydı kendisine bakabilir ve belki de kurtulurdu. İzin almış olsaydı herhalde ömrünü birkaç ay daha uzatırdı. Fakat o gücü tükenene kadar öğrencileriyle birlikte olmayı istedi. Ayın 17. cumartesi günü akşamı öğrencilerine veda etmişti. Bir daha onları göremeyeceğine dair içinde acı bir inanış vardı. Böyle olduğu halde çocuklarına yumuşak ve tatlı sözler söyledi. Hepsini kucakladıktan sonra hıçkırarak ayrıldı. Artık bundan sonra kimse onu göremeyecek. Fakat onu her zaman anımsayın çocuklarım. Birinci sınıftayken öğrencisi olan Prekosi, Sırasına başını dayayarak ağlamaya başladı. Dün akşam dersten sonra hepimiz cenazeye katılmak için evine gittik. Cenaze arabası sokakta duruyor ve birçok insan hafif sesle konuşarak bekleşiyordu. Müdürle okulun bütün öğretmenleri de oradaydı. Bunlar arasında zavallının önceden öğretmenlik ettiği başka okulların müdür ve öğretmenleri de vardı. Kendi sınıfının hemen bütün öğrencileri anneleriyle birlikte hazırdı. Baretli Okulu'nun 50 öğrencisinden oluşan bir topluluk, çelenkler, öbürleri ise gül demetleri taşıyordu. Daha önceden arabaya birçok çiçek demeti konmuştu. Büyük bir çelenk üzerinde şöyle bir yazı vardı. 4. sınıf tarafından bayan öğretmenlerine. Bu çelenk altında da 1. sınıf öğrencilerinin getirdiği başka bir çelenk duruyordu. Kapının önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bütün öğrencilerin gözleri yaşlıydı. Bir süre sessizçe bekledik. Sonunda tabut aşağı indirildi. Tabut arabaya konunca bazı küçükler öğretmenlerinin öldüğünü daha yeni öğrenmişler gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. İçlerinden biri öylesine hıçkırmaya başlamıştı ki onu oradan uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Cenaze alayı yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Pencere ve kapılarda biriken halk öğrencileri ve çelengi görünce bir öğretmen ölmüş diyorlardı. En küçük öğrencilerin yanı sıra yürüyen bazı bayanlar da ağlıyordu. İşte bu yaslı alay onu kiliseye götürdü ve oradan da toprağa verinceye kadar yalnız bırakmadı. Benim zavallı bayan öğretmenim bana karşı ne kadar da iyiydi, ne kadar sabırlıydı ve kendini yıpratırcasına uğraşan bir öğretmendi. Kitaplığındaki birkaç kitabı öğrencilerine bırakmış, kimine bir hokka, kimine bir levha, kısaca nesi varsa çocuklara dağıtmıştı. Ölümünden iki gün önce çok küçüklerin cenazesine gelip de ağlamamaları için müdüre rica etmiş. Çok iyilik eden, iyilik duygularını kalplerimize sindiren ve çok acı çektikten sonra ölen zavallı bayan öğretmenim. Şimdi karanlık toprak altında yapayalnızsın, ama kalplerimizde daima yaşayacaksın. Teşekkürler. 28 Haziran Çarşamba Savallı öğretmenim bu yılki derslerini bitirmek istemiş fakat ne yazık ki derslerin bitmesine 3 gün kala vefat etmişti. Öbür gün son kompozisyon dersini dinlemek için okula gideceğiz. Ondan sonra dersler bitecek. Temmuz'un ilk cumartesi günü de sınav var. İşte böylece bir yıl daha geçmiş ve üçüncü sınıfta bitmiş olacak. Zavallı öğretmenimin ölümü dışında bu yıl çok iyi geçti. Geçen Ekim ayında bildiğim şeyleri düşününce şimdi birçok şey öğrenmişim gibi geliyor bana. Hafızamda ne kadar çok yeni bilgi var. Şimdi düşündüğümü daha iyi söylüyor ve daha iyi yazıyorum. Kendimden daha büyüklere işlerinde yardım edebilecek kadar matematik bilgisine sahibim. Okuduklarımı şimdi daha iyi anlıyorum. Büyük bir sevinç içindeyim. Evde, okulda, sokakta bana türlü biçimlerde öğrenme isteği aşılayan ve yardım edenler o kadar çok ki. Bugün içimden onların hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle öğretmenime, bana karşı o kadar hoşgörülü ve iyi davranan bir yılda edindiğim bilgileri bana kazandırmak için o kadar yorulan öğretmenime yürekten teşekkür borçluyum. Değerli arkadaşlarımdan De de teşekkür etmeliyim. Çünkü canlı ve duru açıklamalarıyla çok kez bana güç görünen şeyleri anlatmış ve sınavların zorluklarını yenmemi sağlamıştı. Öteden beri sürekli bir direnmenin her şeyi başaracağını bana kanıtlayan Star diye, tanıdıklarının hepsine karşı yüce gönüllü davranan sevgili arkadaşım Garoni'ye, en sonra çalışırken bana sürekli cesaret veren Pirekosti ile Koretti'ye de teşekkür ediyorum. Hepsine, hepinize teşekkürler ederim. Fakat hepsinden çok sana babacığım, sana teşekkür etmeliyim. Sen benim ilk öğretmenim, ilk dostum oldun. Bana nice güzel öğütler verdin, nice iyi şeyler öğrettin. En derin üzüntülerini bile gizleyerek öğretim ve eğitimimi kolaylaştırdın. Yaşamı bana tatlı göstermek için. Didinip durdun, hele anneciğim, sen de benim koruyucu meleğim oldun, bütün sevinçlerime ve dertlerime ortak oldun, benim için okur, çalışır, ağlardın. Küçükken yaptığım gibi önünüzde diz çöküyor ve bu iyiliklerinizden dolayı 12 yılda kalbime dolan bütün iyilik duygularıyla ikinize birden teşekkür ediyorum. Sınavlar 4 e Salı işte sonunda sınav günleri gelip çattı. Okulun çevresindeki sokaklarda şimdi sınavlardan, notlardan, derslerde işlenen konulardan başka bir şey işitilmiyor. Okulda herkes heyecanlı ve koşturma içinde. Kimi öğrenciler çalışamadığı konuları arkadaşına soruyor. Kimileri harıl harıl kitap karıştırıyor. Öğrenciler, öğretmenler, anneler ve babalar hep aynı şeyden söz ediyorlar artık. Sınavlar. Dün sabah kompozisyondan bugün de matematikten yazılı sınavımız vardı. Öğrenci velilerinin çocuklarını okula götürürken yolda onlara son tavsiyelerde bulunduklarını duymak insana heyecan veriyordu. Anneler birinci sınıfta okuyan çocuklarını sanki okulun ilk günüymüş gibi sıralarına oturtuyorlar, öğretmen gelene kadar yanlarından ayrılmıyorlardı. Çocuklarının çantasını ve ceplerini tekrar gözden geçiriyorlar, kalemi silgisi olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Sınıftan bir türlü çıkmak bilmeyen anneler kapıya kadar gidip tekrar geri dönerek aman dikkatli ol diye çocuklarını uyarıyorlardı. Nihayet sınav anı geldi çattı. Bizim sınıftaki sınavlara Bay Kuat di giriyordu. Sesi aslan kükremesine benzeyen, öğrencileri azarlar gibi konuşan iri yarı bir adamdı o. Fakat böyle olmasına rağmen hiçbir öğrenciyi cezalandırdığı görülmemişti. Öğretmen yüksek sesle soruları okurken sınıftaki herkesin yüzü heyecandan bembeyaz kesilmişti. Hiç kimsenin nefes alışı bile duyulmuyordu. Bay Koatti bir soruyu okuyup bitirdiğinde başını kaldırıyor, hepimizi sert bakışlarla süzüyordu. Fakat yüzünde sanki hepimize yardımcı olmak istermiş gibi bir ifade vardı. Soruların hepsi de zordu. Bir saatten beri sınavdaydık. Bazı çocuklar ümitsizliğe kapılarak ağlamaya başladı. Bay Kuatty aslan kükremisine benzeyen kalın sesiyle bağırdı. Ne diye bebekler gibi ağlıyorsunuz. Kafanızı çalıştırın düşünün. Mutlaka bir çözüm şekli bulursunuz. Zavallı çocuklar. Hiçbirinin başarısızlığındaki suç kendisinin değildi. Bunlar ya ders çalışmaya zaman bulamamış ya da aileleri eğitimiyle hiç ilgilenmemiş olan yoksul çocuklardı. Çok şükür ki sınıfın en çalışkanı Deroside buradaydı. Arkadaşlarına yardım etmek için aklı hayale gelmedik her türlü yolu deniyordu. Sürekli etrafına bakınıyor, soruların çözüm yolunu fısıldayabilmek, bir sorunun cevabını söyleyebilmek için çırpınıyordu. Sanki asıl öğretmenimiz oymuş gibiydi. Matematikte çok iyi olan Garoni de ulaşabildiğine yardım ediyordu. Hatta zor durumda kaldığı için gururunu bir yana bırakmış olan Carlo Nobis'e bile yardım etti. Yüzünün şeklinden Stardi'nin zorlandığı da belli oluyordu. Gözlerini önündeki kağıda dikmiş, başını ellerinin arasına almış bir saattir öylece duruyordu. Garoni de düşünürken kalemini kemiriyordu. Bay Kuat de sınıfta dolaşırken bir yandan bizlere moral vermeye çalışıyordu. Çocuklar sakın telaşlanmayın, yeteri kadar süreniz var. Soruları iyi okuyun, düşünerek cevaplayın. Bunların hepsi sizin bildiğiniz şeyler. Soruları çözemediği için yüzünü asmış bir çocuk varsa Bay Kuat de hemen onun yanına gidiyor, ağzını kocaman açıp aslan gibi kükreyerek onu güldürmeye çalışıyordu. Saat on bire doğru panjurların arasından dışarıya baktığımda sokakta sabırsızlıkla bir aşağı bir yukarı yürüyen ana babaları gördüm. Krossi'nin pazarcı annesi, Prekossi'nin demirci babası, Nelly'nin karalar giymiş annesi hep oradaydı. Öğleye yakın babam da geldi. Bakışları sınav olduğumuz sınıfın penceresindeydi. Canım babacığım benim. Öğle vakti geldiğinde hepimiz işimizi bitirmiştik. Sınavın bittiğini ilan eden zil çaldığında herkes eski neşesine kavuşmuştu. Okuldan çıkışımız görülmeye değerdi doğrusu. Bütün anne babalar çocukların önünü kesmiş onları soru yağmuruna tutuyordu. Kaç soru vardı hepsini yaptın mı şu soruları ver de bir bakayım. Burada ondalıklı kesiri yanlış toplamışsın. Her taraftan çağrılan öğretmenler etrafını saranlara cevap vermeye çalışıyordu. Babam beni görünce hemen elimden cevapları yazdığım kağıdı kaptı ve heyecanlı bakışlarla inceledi. Biraz sonra kağıttan başını kaldırıp ''Aferin çok iyi'' dedi. Pirekosi'nin demirci babası bile bir şey anlamadığı halde oğlunun kağıdına bakıyordu. Biraz kaygılı bir halde babama yaklaştı. ''Lütfen soruların cevabını söyler misiniz?'' dedi. Babam cevapları tek tek okudu. Bay Pirekosi oğlunun kağıdına bakıyordu. Aynı sonuçları görünce yüzü aydınlandı. Yanında duran oğlunun başını okşadı, ''Aferin benim akıllı oğluma.'' dedi. Babamla demirci ustası Bay Prekosi birbirine bakıp iki arkadaş gibi gülümsedi. Babam elini uzatarak onunla tokalaştı. ''Sözlüde buluşmak üzere.'' dedi. Prekosi de bana elini uzattı. ''Şimdi de sıra sözlü sınavda. Sözlüde buluşuruz.'' dedi. Birkaç adım atmıştık ki arkamızdan hoş bir melodi duyup başımızı çevirdik. Oğlunun elinden tutmuş, sevinçle şarkı söyleyerek giden demirci ustasının sesiydi bu. Son Sınav 7 Temmuz Cuma Bu sabah sözlü sınavlarımız vardı. Saat sekizde hepimiz sınıftaydık. Sekizi çeyrek geçe sınav başladı ve dörder dörder sınav salonuna çağrıldık. Yeşil bir örtüyle kaplı büyük masanın etrafında, Müdür ve dört öğretmen oturuyordu. Bizim sınıf öğretmenimiz Bay Perbonide de onların arasındaydı. İlk çağrılanlardan biri bendim. Öğretmenimizin bizi gerçekten sevdiği nasıl da belli oluyordu. Öteki öğretmenler soru sorarken o gözlerini bizden ayırmıyordu. Sorular karşısında durakladığımda yüzü asılıyor, iyi cevaplar verdiğimde rahat bir nefes alıyordu. Elleriyle yaptığı işaretlerle Güzel devam et ya da hayır dikkat et demek istediğini anlıyordum. Sorular bitip de bana çok iyi gidebilirsin dediklerinde öğretmenimin gözlerinin sevinçle parladığını gördüm. Sınavdan çıkınca babamı beklemek için sınıfa gittim. Diğer arkadaşlarım da henüz oradaydı. Garoni'nin yanına oturdum. Onun yanına son defa oturduğumu düşünmek beni üzüyordu. Bu şehirden taşınacağımızı ve artık onunla birlikte okuyamayacağımı Garoni'ye söylememiştim. Bu konuda henüz bir şey bilmiyordu. Sıranın üstüne eğilmiş, babasının makinist tulumunu giymiş, resminin çevresine kalemlerle süsler yapıyordu. Babası da uzun boylu ve iri yarı bir adamdı. Onun da oğlu gibi dürüst bir yüzü vardı. Garoni'nin yarı açık gömleğinin altında, Oğlunu kötü niyetli çocuklardan koruduğu için Neyli'nin annesinin ona hediye ettiği altın kolye görünüyordu. Nihayet bütün cesaretimi toplayarak ''Garoni'' dedim. Başını yavaşça çevirip yüzüme baktı. Tatlı tatlı gülümsedi. Aklımdan geçenleri okumak istiyor gibiydi. ''Garoni, babam üç ay sonra Torino'dan gidecek'' dedim. Korktuğu başına gelmiş gibi itecekti. ''Sen de gidiyor musun yoksa?'' diye sordu. Evet dedim, ailece buradan taşınacağız. Bir müddet babasının resmini süslemeye devam etti. Seni çok özleyeceğim dedi, bana mektup yazarsın değil mi? Elbette hepinize, en başta sana yazacağım. Garoni gözlerimin içine baktı. Sağ eliyle babasının resmini süslemeye devam ederken sol elini bana uzattı. O güçlü, o güvenilir eli avuçlarımın içine aldım, hafifçe sıktım. O sırada öğretmenimiz koşarak sınıfa girdi. Çocuk gibi sevinçliydi. Yerinde zıplayarak ve ellerini çırparak çocuklar şimdiye kadar çok iyi gitti diye bağırdı. Aman geriye kalanlar dikkat edin göreyim sizi. Sakın korkmayın hepinizde gurur duyuyorum. Yine zıplayarak sınıftan çıktı. Onu bugüne kadar hiç böyle komik hareketler yaparken görmemiştik. Çok tuhafımıza gitti. Normalde gülmemiz gerekirken şaşırıp kalmıştık. Nedendir bilmem ama onun bu komik hareketi beni çok duygulandırdı. Dokuz aylık çabanın, yorgunluğun, sabrın ve sıkıntının karşılığı bir anlık mutluluktu. Bunun için hasta hasta okula gelmişti. Bunun için gürültümüze katlanmıştı. Emeğinin karşılığını görmek, başarımızla övünmek için bunca çileyi çekmişti. Ömrümün sonuna kadar hiçbirimizi diğerinden ayırmadan karşılıksız seven, bir baba gibi başarımızla övünen bu güzel insanı unutmayacağım. Onu hep o komik ve dokunaklı hareketleriyle hatırlayacağım. Eğer hala yaşıyor olursa büyüdüğümde gidip o beyaz saçlarından öpeceğim. Ayrılık Vakti 10 Temmuz Pazartesi Öğleden sonra sınav sonuçlarını öğrenmek ve karnelerimizi almak için yine okula gelmiştik. Okulun bahçesinden sınıflara kadar her taraf anne babalar ve öğrencilerle doluydu. Oturacak yer kalmadığı gibi ön sıralarla tahta arasındaki boşluk bile dolmuştu. Bütün tanıdığım arkadaşların anne babaları sınıftaydı. Garoni'nin babası, Derosenin annesi, Bay Prekosi ile Bay Coretti, Stardi'nin ve Küçük Duvarcı'nın babaları ve daha pek çokları. Tanımadığım ve ilk defa gördüğüm yüzler de vardı. Tıpkı bir pazar yeri gibi her taraftan sesler yükseliyordu. Öğretmen içeri girince derin bir sessizlik oldu. Büyüklerin bile öğretmene karşı saygılı olması hoşuma gitti. Öğretmenimiz elindeki listeden sınav sonuçlarını okumaya başladı. Listenin başında yine birincilik ödülünü kimseye kaptırmayan Derossi vardı. Annesi oğlunun sarı saçlarını okşayıp alnından öptü. Bütün anne babalar onu tanıyordu. ''Aferin sana Derosi'' dediler. O mahcup bir halde sarışın başını eğmiş önüne bakıyordu. Öğretmenimiz herkesin sınav sonuçlarını okuduğunda üç kişinin sınıfta kaldığı anlaşıldı. Bunlardan birinin babası yumruğunu sıkıp oğlunu tehdit edince çocuk ağlamaya başladı. Babanın oğluna kötü davrandığını görünce öğretmenimizin yüzü asıldı. ''Beyefendi bu sadece oğlunuzun kabahati değildir'' dedi. Çocuğuyla hiç ilgilenmeyen, okula bir defa bile gelip öğretmeniyle görüşmeyen anne babalar en az onun kadar suçludur. Sizin çocuğunuzda sadece biraz ilgi bekliyor. Sınıfta kalan çocuğun babasını güzelce uyardıktan sonra öğretmenimiz bize döndü. Çocuklar dedi, bugün son defa olarak bir aradayız. Bir yıl boyunca beraberdik. Şimdi iyi birer dost olarak ayrılacağız değil mi? Bunu söylerken kısa bir süre sustu. Sorusuna cevap arar gibi gözlerimizin içine baktı. Sanki istediği cevabı almış gibi gülümseyerek devam etti. Gelecek yıl belki sizinle tekrar aynı sınıfta olmayacağız. Fakat koridorlarda, bahçede yine birbirimizi göreceğiz. Bir sıkıntınız olduğunda seve seve yardımınıza koşarım. Sizler daima kalbimde olacaksınız sevgili yavrularım. Bazen sabrım tükenip de birinizi kırdıysam veya farkında olmadan haksızlık yaptıysam özür dilerim. Umarım beni bağışlarsınız. Sınıfta bulunan bütün öğrenciler ve anne babalar hayır hayır sizi çok seviyoruz diye bağırdılar. Öğretmenimiz duyduklarından memnun olmuştu. Yanımıza doğru yaklaştı, gözleri dolmuş, sesi titremeye başlamıştı. ''Allah sevgili çocuklarım'' dedi. Biz de hep bir ağızdan haykırdık. Hoşçakalın öğretmenim, bizi unutmayın, sizi çok seviyoruz. Öğretmen sınıftan çıkarken çok duygulanmıştı. Onun arkasından biz de kapılara hücum ettik. Öteki sınıflar da boşalıyordu. Öğrenciler, anne babalar ve öğretmenler birbirleriyle vedalaşıyorlardı. Şapkası kırmızı tüylü bayan öğretmenin çevresi minik öğrencileri tarafından sarılmıştı. Ellerindeki çiçekleri öğretmenlerine vermek ve ona sarılmak için yarışıyorlardı. Arkadaşlar arasındaki bütün kırgınlıklar ve geçimsizlikler unutuluvermişti. Derosi'yi çok kıskanan Votini bile onu ilk kucaklayanlar arasındaydı. Küçük duvarcıyla vedalaşırken o yine burnunu tavşan gibi oynatarak beni güldürdü. Pirekosi ve Garofi de kucaklaşıp vedalaştı. Sevgili arkadaşım nerede? Garoni ile sarmaş dolaş halde vedalaşıyordu. Bütün çocuklar Garoni'nin etrafına toplanmıştı. Bu dürüst ve iyi kalpli çocuk herkesin sevgisini kazanmıştı. Bu sevgi yumanın içinde Garoni de çok mutlu görünüyordu. Babası da kenarda durmuş, herkesin sevdiği bir evlat yetiştirmenin gururuyla onları seyrediyordu. Kalabalığın arasına girip ben de Garoni'nin yanına gittim. Hoşçakal Garoni derken gözlerim doldu, sesim titremeye başladı. Hıçkırıklarımı gizlemek için başımı göğsüne dayadım. O da beni alnımdan öptü. Sonra koşarak annemin babamın yanına geldi. Onların da elini öptü. Onun bu davranışı beni de anne babamı da çok mutlu etti. Babam bana bütün arkadaşlarınla vedalaştın mı diye sordu. Evet dedim. Eğer haksızlık yaptığın, kalbini kırdığın birisi varsa... Ondan mutlaka özür dilemelisin. Öyle biri var mı? Hayır babacığım hiç yok. Babam son kez okula bakarak titrek bir sesle, öyleyse alasmaldık dedi. Annem de alasmaldık diye tekrar etti. Bana gelince o kadar heyecan içindeydim ki hiçbir şey söyleyemedim. Çocuk kalbi dinlediniz. Son